Dört mezhepten birini taklid etmesi vaciptir. Taklid etmezse, Doğru yoldan sapar, Başkalarını da saptırır. İbni Abid'in, Rahmetullahi Aleyh, Reddül Muhtar'ın, 283. sayfasında diyor ki, Ami'nin, Mezhep değiştirmesi, caiz değildir. Dilediği bir mezhebi taklid etmesi lazımdır. Ami, müctehit olmayan demektir. Şah Veliyullah Dehlevi rahimehullahü teala dipnot 1 Veliyullah Dehlevi 1176 Miladi 1762'de vefat etti. Üktül Ceyyid kitabında diyor ki: İctihad derecesine yükselmemiş din adamının Hadis-i şeriften anladığıyla amel etmesi caiz değildir. Çünkü hadisi i şeriflerin mensuh veya tevilli yahut muhkem olduğunu ayıramaz. İbn Hacip de Muhtasar kitabında böyle yazmaktadır. Yine Şah Veliyyullah Hedehlevi rahmetullahi aleyh Füyudül Haramayn kitabında Hanefi mezhebi Meseplerin en kıymetlisidir. Buhari kitabında toplanmış olan sünnet-i yoluna en uygun olan bu mezheptir demektedir. Data Genc Bahş Lahori rahimehullahü teala dipnot 2 Ali bin Osman Data genç Bahş 465 Miladi 1072'de vefat etti. Keşfül Mahçup kitabında diyor ki Yahya Muaz-ı Razi rahmetullah aleyh Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördü. Ya Resulallah, senin nereden arayıp bulayım dedi. Ebu Hanife'nin mezhebinde buyurdu. Yahya bin Muaz rahmetullah aleyh 258 Miladi 872'de Nişapur'da vefat etti. İbnü Hümem rahmetullahi aleyh Tahrir kitabında diyor ki: Bir kimsenin taklid ettiği mezhebi, yani ona uygun iş yapmaya başladığı mezhebi terk etmesinin caiz olmadığı söz birliğiyle bildirilmiştir. Mevlana Abdüsselam Cevhere Şerhinde diyor ki: ibadetlerde ve içtihad ile yapılan işlerde dört mezhepten birini taklit eden kimse böyle yaptığı işi Allahü Teala'nın emrine uygun olarak yapmış olur. Abdüsselam bin İbrahim Lakani Maliki rahmetullah aleyh babasının Cevheretü't-tevhid manzumesini şerh ederek İttihafül Mürid ismini vermiş 1078 Miladi 1668'de Mısır'da vefat etmiştir. İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfesani rahmetullahi aleyh Mebde ve Me'at kitabında buyuruyor ki: Hanefi mezhebinde imam arkasında cemaatin ayakta okumamasının haklı olduğunu Allahü Teala bu fakire bildirdi. Şah Abdülaziz Dehlavi rahimehullahü Teala, Allahü Teala'yı ya şerik yapma. Ayet-i Kerimesinin tefsirinde buyuruyor ki, itaat olunması farz olan kimseler altıdır. Din bilgilerinde müctehit olanlar, Turuk Aliye Meşayhi, Abdülaziz Aziz 1239 M. 1823'te Delhi'de vefat etti. İmam Gazali rahmetullahi aleyh kimya Saadet kitabında emri maruf'u anlatırken buyuruyor ki taklid etmekte olduğu meseleye uygunsuz iş yapmaya hiçbir alim caiz dememiştir. Abdülhak Dehlevi rahmetullahi aleyh sıfr Saadet şerhinde diyor ki İslam dininin binası, bu dört direk üzerine kurulmuştur. Bir kimse, bu dört yoldan birine girerse ve bu dört kapıdan birini açarsa, başka yola geçmesi ve başka kapıya sarılması, abes ve lehv olur. İşlerinin düzenini bozmuş, doğru yoldan ayrılmış olur. Başka bir yerinde buyuruyor ki, alimlerin söz birliği, ve ahir zamanda Müslümanlara en uygun yol, dört mezhepten birini taklid etmektir. Din ve dünyanın düzeni böyle olur. Herkes, önceden dilediği mezhebi seçer. O mezhebi taklide başladıktan sonra, bunu bırakıp başka mezhebe geçmek, hiç şüphesiz birinci mezhebe suizan etmek olur. İşler ve sözler bozulur, karışır. Sonra gelen alimler bunu söz birliği ile bildirdiler. Doğrusu da budur. Hayır bundadır. İmamı Kuhistanî rahimehullahü teâlâ Muhtasar-ı Vikaye şerhinde Kitabül Eşribe'den önce diyor ki: Mutezile gibi hak yolun çeşitli olduğuna inananlar aminin cahilin mezhepleri dilediği gibi karıştırabileceğini söylediler. Ehli sünnet alimleri hak teaddüt etmez dedi ve aminin belli bir imama uyması lazım olduğunu bildirdiler. Keşf kitabı bunu uzun anlatmaktadır. Her mezhepte mübah olanları, kolay olanları araştırıp bunları yapmaya mezhepleri telfik denir. Böyle yapan fasık olur. Said bin Mesud'un Tahavi şerhi, bunu iyi anlatmaktadır. Muhammed Kuhistanî Hanefi, 962, Mîlâdî 1508'de, Buhara'da vefat etmiştir. Sual Mezhebleri telfik etmenin, din ile oynamak olduğuna inanan ve bir mezhebi taklide başlayınca, başka mezhebe geçmenin caiz olmadığını kabul eden kimse, kendi mezhebinin haklı olduğunu söylemez mi? Cevap Her mezhebde bulunanın böyle söylemesi için vesikaları vardır. Burada, Hanefi mezhebine tabi olmanın daha iyi olacağını gösteren vesikaları bildireceğiz. İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit, Rahmetullahi Aleyh, dört mezhep imamları içinde de ı kirama en yakın olanı, en alim olanı, fıkıhta en derin olanı, verağı en çok olanıydı. İmam Abdülvehhab Şarani, rahmetullahi aleyh, Şafi'i mezbinde olduğunu bildirdiği halde, insaf ile İmam Azamı şöyle tanıtmaktadır: Ona hiç kimse dilini uzatmamalıdır, çünkü o. Dört imamın en büyüğü, mezhebin ilk kurucusu, senetleri Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem en yakın olanı, ashab-ı kiramın ve tabiinin yaşayışlarını en çok gören iyiydi. Her sözü kitaba ve sünnete dayanmaktadır. Kendi re'yi düşüncesiyle hiçbir şey söylememiştir. İmam-ı gibi büyük bir alimin rabbani alim dediği ve kendi rey'iyle hiçbir şey söylememiştir dediği bir yüce imam için ve talebeleri için birkaç hadis aliminin eshab-ı rey demeleri çok haksız bir isnattır. Böyle söyleyenleri Allahü Teala buyursun. İmam-ı Azam 150 Miladi 767'de Bağdat'ta Abdülvehhab Şarani 973 miladi 1565'de Mısır'da vefat etmişlerdir. Rahimehumullahü Teala. Şafi mezbindeki büyük alimlerden İbn -i Hacer -i Mekki İmam-ı Azam'ı tanıtmak için Rahimehumullahü Teala Ayrı bir kitap yazmıştır. Kitabının ismi Hayratül Hisan fi Menaki bin Nuuman'dır. Ahmet Tahavi Hanefi'nin Uku'dül Merjan fi Menaki bi Ebi Hanifetin kitabı da meşhurdur. Tahavi 321. Miladi 933'te vefat etti. Hanefi alimlerinden İbne Abidin rahimehullahü teala Reddü'l Muhtar kitabının ön sözünde diyor ki: İmam-ı Azam'ın büyüklüğünün şahidi mezhebinin en çok yayılmış olmasıdır. Diğer mezhep imamları onun bütün sözlerini senet olarak almışlardır. Mezhebinin alimleri onun zamanından bu zamana kadar her yerde onun sözleriyle fetva verdiler. Evliyadan çoğu, onun mezhebine göre çalışarak kemale geldiler. Anadolu, Balkan Müslümanları, Hint, Sint ve Maveraün Nehir, yani Türkistan, yalnız onun mezhebini bilirler. Abbâsî devleti, her ne kadar cetlerinin mezhebinde idi ise de, Kadılarının, hakimlerinin, alimlerinin çoğu Hanefi mezhebindeydi. 500 seneye yakın bu mezhebe göre amel ettiler. Bu devletin yerine kurulmuş olan Selçukî ve sonra Harzemî melikleri ve büyük Osmanlı devleti hep Hanefi idi. Büyük alim Muhammed Tahir Sıddıkî Hanefi 981 miladi 1573'te vefat etti. Mecmuaül Bihâr fî bit Tenzîl ve Latâifil Ahbâr kitabında diyor ki: "İmam-ı Azam'dan Allahü Teâlâ'nın razı olduğunu alamet, mezhebin her yere yayılmasını kolaylaştırmasıdır." Bu işte bir sırrı ilahi olmasaydı yeryüzündeki Müslümanların çoğu onun mezhebinde olmazdı İmamı Rabbani Müceddidi Elfesani Ahmet Faruki kaddesallahu sirruhül aziz Mektubat ismindeki Farisi kitabının ikinci cildinin 55. mektubunda buyuruyor ki İmam-ı Azam Ebu Hanife İsa aleyhisselama benzemektedir. Vera ve takva nimetine kavuştuğu için ve sünneti i yeye uyduğu için naslardan ahkam çıkarmakta ve içtihat yapmakta çok yüksek dereceye ulaşmıştır. Bazı alimler onun bu derecesini anlayamadılar. Onun içtihad ile bulduğu şeyler çok ince bilgiler oldukları için kitaba ve sünnete uymuyor sandılar. Bu yüce imama, rey sahibi dediler. Onun ilminin hakikatine yetişemedikleri, onun anladığını anlayamadıkları için böyle yanıldılar. Halbuki İmam-ı Şafii, aleyhirrahme, onun anladığı bilgilerden az bir şey sezerek, fıkıh alimlerinin hepsi, fıkıh ilminde Ebu Hanife'nin talebesidir, dedi. Muhammed Parisah rahimehullah Fusul-i Sitte kitabında Hazreti İsa Aleyhisselam gökten şama inince içtihat ve ameli İmam-ı Ebu Hanife'nin mezhebine uygun düşecektir buyurdu. Bu söz belki yüce imamın İsa Aleyhisselam'a benzerliğini göstermektedir. 55. mektubundan tercüme Burada tamam oldu. Muhammed Parisa Buhara'nın büyük alimi ve büyük veli olup 822 miladi 1419'da Medine'de vefat etti. Bu ümmetin alimlerinin, salihlerinin, velilerinin çoğu Hanefi mezhebindeydiler. Mezhepsizlerin böyle bir alime ve ilmiyle amile dil uzatmaları ve mezhep taklid edenlere kafir sözleri hatta fıkıh kitaplarını okuyan kafir olur gibi küstahça konuşmaları el cenhu ala ebi hanife ve başka kitaplarda açıkça yazılıdır. Bu nasipsizlerin bu büyük ve mübarek imama böyle saldırmalarının sebebi acaba nedir? Bilmiyorlar ki ona düşmanlık bu ümmeti merhumeye düşmanlıktır. Usul-i Erbaa kitabının dördüncü kısmında buraya kadar yazılmış olanların çoğu Mevlana Mahbub Ahmet Mücedddi Emret Seri'nin Kitabül Mecid fi Vücûb-i Taklit kitabından alındı. 665, miladi 1266'da vefat etmiş olan Ebu'l-Müeyyed Muhammed bin Mahmud Harezmi'nin toplamış olduğu Müsned-i kebir İmam-ı Ebu Hanife kitabı on nevidir. Birinci nevde, İmam-ı Azam'ı metheden haberler ve eserler bildirilmiştir. Haber, hadisi i demektir. Eser, sahâbî sözü demektir. Birinci nevinde, sadr Kebir, şeref din Ahmet bin Müeyyedi'nin, Harezm şehrinde kendisine bildirdiği hadisi i şerifi yazmaktadır. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh, bildirdiği bu hadisi i şerifte, Ümmetim arasında, Ebu Hanife denilen biri gelecektir. O kıyamet günü, ümmetimin ışığı olacaktır, buyuruldu. Yine bu yoldan gelen bir hadisi i şerifte, Ümmetim arasında biri gelecektir. İsmi Numan, künyesi Ebu Hanifedir. O ümmetimin ışığıdır. buyuruldu. Yine bu yoldan gelen Enes bin Malik'in bildirdiği hadis-i şerifte Benden sonra bir kimse gelir. İsmi Numan bin Sabittir. Künyesi Ebu Hanifedir. Allahü Teala dinini ve benim sünnetimi Onun elinde kuvvetlendirecektir. Buyuruldu. Yine bu yoldan gelen haberde size Küfe şehrinde gelecek birini bildiriyorum. Künyesi Ebu Hanifedir. Kalbi ilm ve hikmet ile doludur. Ahir zamanda benaniye denilen kimseler Onun yüzünden helak olacaklardır buyuruldu. Mezhepsizler, bu hadisi i şeriflere karşı gelir. Bunlara haber verenler arasında, nasıl oldukları iyi bilinmeyen kimseler var, derler. Onlara deriz ki, sonra gelenlerin bilmemeleri, önce gelmiş olanlara kusur olmaz. Bu hadisi i şerifler, kütüb-i sitte de yoktur, derlerse, Hadisi şeriflerin sayısı, kütüb-i sitte de bildirilmiş olanlar kadar değildir. Başka hadis kitaplarında da sahih hadislerin çok bulunduğu söz birliğiyle bildirilmiştir. Tirmizide yazılı Ebu Hureyre'nin bildirdiği hadisi şerifte, iman Süreyya yıldızına gitse, faris ehlinden biri onu geri getirir buyuruldu. Bunun İmam-ı Azam'ı bildirdiği muhakkaktır. Usûli Erbağ'dan tercüme burada tamam oldu. Bu kitabı Farisi olarak Muhammed Hasan Can Serhendi Müceddidi rahmetullahi teala aleyh yazmış. 1346 miladi 1928'de Hindistan'da ve 1975'te İstanbul'da basılmıştır. Hasancan 1349 Miladi 1931'de Pakistan Haydarabad'ta vefat etti. İmam Abdurrahman Suyuti'nin Dürrul Mensur kitabında hakimin dipnot 1. Hakim Muhammed bin Abdullah 405 Miladi 1114'te Nişapur'da vefat etti. Abdullah İbni Mesuttan bildirdiği hadisi şerifte önce inen kitaplar bir harf yani kelimeydi ve bir şeyi bildirirlerdi. Kur'an-ı Kerim yedi harf üzerine nazil oldu. Yedi şey bildirmektedir. Zecir yasak, emr helal, haram, muhkem açık bildirilenler, müteşabih. Açıkça anlaşılamayan ve misaller. Bunlardan helali helal biliniz, haramı haram biliniz, emredilenleri yapınız, yasak edilenlerden sakınınız, misal ve hikaye olanlardan ibret alınız, muhkem olanlara uyunuz, müteşabih olanlara inanınız. Bunlara inandık, hepsini Rabbimiz bildirmiştir deyiniz buyuruldu. Bu hadisi şerif Vehhabi kitabının 406. sayfasında da yazılıdır. Suriye'de Hama'da Sultan Camii hatip ve müderrisi Allame Muhammed Hamid Luzum-u Mezahi Bil e'imme kitabında Hanefi mezhebini uzun anlatmakta ve dört mezhepten birine tabi olmanın vacip olduğunu ispat etmektedir. Kitap 1388 miladi 1968'de yazılmış, 1984'te İstanbul'da ofset yoluyla tekrar basılmıştır. İmamı Suyuti rahmetullahi teala aleyh 911 miladi 1505'te Mısır'da vefat etti. 22 414. sayfede Allah'tan başkasına dua etmek, başkasından sıkıntısını gidermesini istemek, ihtiyaçlarını başkasından beklemek, mezarları büyük bilmek, onları putlaştırmak, üzerine türbe yapmak, türbelerde namaz kılmak, türbedekilere ibadet etmek, kalb ile, söz ile, ibadet ile, Ölülerden bir şey beklemek büyük şirktir. Cehennemde sonsuz kalmaya sebeptirler. Allah adı ile yalan yemin etmekten korkmuyorlar. Ahmet Bedevi adı ile yalan yemin etmekten çekiniyorlar. Bu ise onu Allah'tan daha üstün, daha kuvvetli bilmektir." diyor. Kitabın müellifi doğru ile yanlışı karıştırmaktadır kuru yanında yaşı da yakmak istemektedir. allah Teala'yı bırakıp da, başka bir ölüden veya diriden bir şey beklemek, başkası adıyla yalan veya doğru yemin etmek, elbet şirk olur, imanı giderir. Fakat, birkaç kişi böyle yapıyor diyerek, kabir ziyaret etmeye, türbede Kâbe'ye karşı, Allah rızası için namaz kılıp, sevabını meyyite hediye etmeye, Allahü u sevdiği kulunu, Allah'ın yaratması için vesile etmeye şirk demek, bunun için türbeleri, mezarları yıkmak, İslamiyete ve Müslümanlara iftira olur. Müslümanlara kâfir diyen kimse, bunu düşmanlık ile, inat ederek söylüyorsa, kendisi kâfir olur. Şüpheli olan nasları, yanlış tevil ederek söylüyorsa, kâfir olmaz ise de, bid'at sahibi olur. Kitabın bu yazısı, camilere hırsızlık yapmak için veya mezhepsizlik propagandası için gidenler, vaizlere, hatip efendilere iftira ederek, ihbar yapmak için, göze girmek için, iyi tanınmak için gidenler var. O halde camileri yıkmalıdır, demeye benziyor. Böyle söyleyen bilmez mi ki camiler o kötü işler için yapılmamıştır. Namaz kılmak, vaz etmek, Kur'an'ı kerim dinlemek için yapılmıştır. Böyle birkaç kötülük için camileri yıkmak değil, kötülük yapanları camilere iyi insanlar arasına sokmamak lazımdır. Kötü bozuk kimseleri ileri sürerek. Ehli sünnet olan temiz Müslümanlara müşrik demek Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve velilerin, alimlerin rahimehullahü teala türbelerine saygısızlık yapmak İslam düşmanlığıdır. Büyük alim Abdülgani Nablusî'nin rahimehullahü teala Hadika kitabının 153. sayfasından başlayarak Sayfelerce yazdıklarının özeti şöyledir. Edille şer'iyye yani din bilgilerinin kaynağı dörttür. Kitap, sünnet, kıyas ve icma. Kıyas ile icma kitaptan ve sünnetten çıkmıştır. Şu halde din bilgisinin ana kaynağı kitap ve sünnettir. Bu ikisinden alınmayan her bilgi, her iş, bid'attır. Bid'at olan inanışlar, bilgiler ve işler, sapıklıktır. İnsanı felakete götürür. Mesela, tasavvufçu, tarikatçı olduğunu söyleyen kimseler, bir münkeri, yani icma ile bildirilenlere uymayan bir şeyi yapınca, biz batın bilgilerini biliyoruz. Bu iş bize helaldir. Siz kitaptan öğreniyorsunuz. Biz ise Muhammed aleyhisselam'dan sorup anlıyoruz. Onun sözüne güvenmezsek Allah'tan sorup öğreniyoruz. Şeyhimizin himmeti bizi marifetullah'a kavuşturuyor. Kitaptan, üstattan bir şey öğrenmeye ihtiyacımız yoktur. Allah bilgilerine kavuşmak için kitap okumamak Mektebe gitmemek lazımdır. Bizim yolumuz bozuk olsaydı, Nurlar, peygamberler, ruhlar bize görünmezlerdi. Biz yanılırsak, haram işlersek, Rüyada bize bildirilir, doğruları öğretilir. İlim adamlarının kötü gördükleri şeyler, Bize rüyada kötülenmedi. İyi bildiğimiz için yapıyoruz, diyorlar. Bu gibi saçma sözler, Zındıklıktır, sapıklıktır. İslamiyet ile alay etmektir, Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi şeriflere hakaret etmek, güvenmemektir. Bunlarda yanlış ve zamana uymayan şey bulunduğunu söylemektir. Böyle bozuk sözlere inanmamalıdır. Ehli Sünnet animleri Rahimehummullahu Teala buyuruyor ki, ilham vasıtası ile ahkam anlaşılamaz. Yani Allahü Teala'nın velilerin rahimehullahu Teala kalplerine verdiği bilgiler helal ve haramlar için delil, senet olamazlar. Resulullah'ın sallallahu Teala aleyhi ve sellem mübarek kalbine ilham her Müslüman için senettir. Herkesin bunlara uyması lazımdır. Evliyanın ilhamı İslamiyete uygun ise Yalnız kendisine senettir. Başkalarına senet olamaz. İlham kitabın ve sünnetin manalarını anlamaya yardım eder. İlham salih müminlerde olur. Bidat sahiplerinin ve fasıkların kalplerine şeytanın vesveseleri gelir. Kalbe gelen bilgilere ilmi ledduni denir. Bu ilim ruhani veya şeytani olur. Birincisine İlham ikincisine vesvese denir. İlham kitaba ve sünnete uygun olur. Vesvese bunlara uygun olmaz. Rüya da rahmani veya şeytani olur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olduğu bildirilmeden önce altı ay rüya ile amele eyledi. Tasavvuf büyüklerinden yüksek veli Cüneyd-i Baghdadî Rahimehumullahü Teala dipnot 1. Cüneyd-i Bağdadi 298 miladi 910'da Bağdat'ta vefat etti. İnsanları Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak yol yalnız Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Bundan başka olan dinler, mezhepler, tarikatler, rüyalar çıkmaz sokaktır. İnsanı saadete kavuşturmazlar Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenmeyen ve hadisi i şeriflere uymayan kimse cahil ve gâfildir buna uymamalıdır Bizim ilmimiz mezhebimiz kitap ile sünnettir buyurdu Muhyiddin Arabi rahimehullahü teala buyuruyor ki bir veli İslamiyete uydukça ilerler, ilhamları artar. Fakat velilere gelen ilhamlar kitap ve sünnetin üstüne çıkamaz. Sırri Sekati dipnot 1. Sırri Sekati 251 Miladi 865'te Bağdat'ta vefat etti. Tasavvufun 3 manası vardır. Birincisinde Sofin'in kalbinde Allahü Teââ'aya olan marifeti vera'nın nurunu söndürmez kalbinde olan marifet Nuru ile maddenin ve enerjilerinin hakikatlerini özlerini anlar ve Allahü Teâlâ'nın isimlerinin sıfatlarının tecellilerine kavuşur bedeninde olan vera nuru ile İslamiyetin ince bilgilerini anlar her işi İslam ahkamına uygun olur. İkinci manasına göre, sofinin kalbinde kitaba ve sünnete uymayan ilm bulunmaz. Uygun olup olmadığını, zahir ve batım bilgilerinde derin alim olup, tasavvuf büyüklerinin kullandıkları kelimelere anlayanlar ayırabilir. Tasavvufun üçüncü manasına göre, sofinin kerametleri İslam bilgilerinin hiçbirine aykırı olmaz. İslam ahkamına uymayan şeyler keramet olmaz. Bunlara istidraç denir buyurdu. Evliyanın sözlerinin, işlerinin İslam ahkamına uygun olup olmadığını her ilim sahibi anlayamaz. Tasavvuf bilgilerini iyi bilmek ve tasavvuf büyüklerinin sözlerinin manasını iyi anlamak lazımdır. Mesela Bayezid Bistami rahimehullah müteala dipnot 2. Bayezid Bistami 261 miladi 875'te Bistam'da vefat etti. Subhani ma azama buyurdu. Yalnız zahiri bilgileri olanlar bu sözü, mahluklardaki kusurlar bende yoktur. Benim şanım çok büyüktür demek sanır. Muhyiddin Arabi rahimehullahü teala bu söz için Allahu Teala'nın büyüklüğünü, hiç kusurlu olmadığını en iyi olarak bildirmektedir dedi. Tenzihin tenzihidir buyurdu. Şöyle ki Allahü Teala'yı ona layık olarak tenzih ve tesbih edemediğini gördü. Allahü Teala tam münezzeh olarak tecelli ettiği gibi onun istidadı ve gücü kadar yaptığı tenzihe ve tesbihe uygun tecelliler de olmaktadır. Bu tecellileri tesbih etmesini kendi istidadını tesbih etmek görüp kendimi tesbih ediyorum. Dedi. Böylece, Sübhanî dedikten sonra, başkalarının tesbihlerinin daha aşağı olduğunu, onların tenzihlerine göre olan tecellilerde görerek, kendi tesbihinin daha uygun olduğunu görünce, benim istidadım daha büyüktür, dedi. Görülüyor ki, bu sözüyle, İslamiyet'e uygun olan bir şeyi anlatmak istemiştir. Sekre halinde olduğundan başka kelime bulamamış, ince bilgilerini herkesin anlayamayacağı kelimelerle bildirmiştir. Yine bu büyük veli, Bistam şehrinde talebesini alarak, veli olduğu söylenilen bir kimseyi görmeye gittiler. Zühdü, takvası dillerde dolaşan o kimsenin yanına gidince, kıble tarafına tükürdüğünü gördü. Selam vermeyip yanından uzaklaştı. Bu adam Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem karşı lazım olan edeplerden birini gözetmedi. Veli olmak için lazım olan edepleri de gözetemez, dedi. Kıbleye karşı edepsizlik kötü bir şeydir. Ehli sünnet alimleri Yatarken ve otururken kıbleye karşı ayak uzatmaya mekruh dedi. Allahü Teala Kâbe'yi tavaf etmeyi ve tavafta temiz olmayı emre'yledi. iledi. Muhiddin Arabi rahimehullah Teala buyuruyor ki dualarının kabul olduğunu söyleyen bir kimse İslam'ın edeplerinden bir edebi gözetmezse çok kerametleri görülse de ona inanılmaz. Yine Bayezid Bistami buyurdu ki bir kimse veli olduğunu söylerse hatta havada oturursa ibadetleri yapmasına ve haramlardan sakınmasına ve İslamiyete uymasına bakmadan sözüne inanmayınız. Şimdi din kitabı yazanları da böyle kontrol etmeli İslamiyete uymayanların din kitaplarını okumamalıdır. Bayezid Bistami Hazar Denizi Cenubunda Bistam'da Muhiddin Arabi 638 miladi 1240'ta Şam'da vefat etmişlerdir. Abdur Rauf minavi rahimehullahü teala Camius Sagir şerhinde diyor ki: Avamın yani müçtehid olmayanların, sahabe-i kiramı taklid etmelerinin caiz olmadığını, alimler söz birliğiyle bildirmişlerdir. Bu söz birliğini, İmam-ı Ebu Bekir-i rahimehullahü rahimehullâhü teâlâ, haber vermektedir. Müçtehid olanın, dört mezhepten başka olan içtihatlara uymaları caizdir. Fakat, uyarak yaptığı işte, onun bütün şartlarını gözetmesi lazımdır. Ebu Süleymanı Darani, Rahimehullahü tala, buyuruyor ki çok vakt kalbime düşünceler geliyor. Kitaba ve sünnete uygun bulursam kabul ediyorum. Zünnuni Mısri, Rahimehullahü tala, buyuruyor ki Allahü talai sevmenin alameti bütün ahlakta ve bütün işlerde onun sevgili peygamberine sallallahu teala aleyhi ve sellem uymaktır. abdur Münavi 1031, miladi 1621'de Mısır'da, Ebu Süleyman 205, miladi 820'de Şam'da, Zünnûn-i Mısri 245, miladi 860'da vefat etmişlerdir. Hadîkada, 182. sayfasında i̇mam Kastalani'nin Kastelani'nin, Mevâhib ile kitabından alarak buyuruyor ki, allah Teala'yı sevmek, ikiye ayrılır. Farz olan sevmek, farz olmayan sevmek. Farz olan sevmekle, emirleri yapılır. Yasaklarından sakınılır. Kaza ve kaderine razı olunur. Haram işlemek ve farzları yapmamak, bu sevginin gevşek olduğunu gösterir. Farz olmayan sevgi nafileleri yaptırır. Şüphelilerden sakınmaya sebep olur. Buhari'nin Ebu Hüreyre'den radıyallahu an haber verdiği Allahü Teala kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında bana en sevgili olanları ona farz kıldığım şeylerdir. Kulum nafile ibadetleri yapmakla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 Burada bildirilen nafile ibadetler farzlarla birlikte yapılanlardır. Bunlar bu farzlardaki kusurları tamamlar. Ömer bin Ali Fakihani diyor ki: Bu hadisi i şerif gösteriyor ki farzlarla birlikte nafile ibadetleri yapan Allahü Teala'nın sevgisini kazanır. Ebu Süleyman Hattabi diyor ki: Bu hadisi i şerif gösteriyor ki Bunların duaları kabul olur. Bunların dua ettikleri kimseler muratlarına kavuşurlar. Fakihani İskenderi Maliki 734. Miladi 1334'te vefat etmiştir. Ebu Süleyman Ahmet Hattabi Büsti 388. Miladi 998'de vefat etmiştir. Velilerden dua, yardım beklemek. Bunun için onlara yalvarmak şirk olur demek bu hadisi şerife inanmamak olur. Abdülgani Namlusi rahimehullahü teala buyuruyor ki Cüneyd-i Bağdadi'den başlayarak buraya kadar yazdıklarımızı tasavvuf büyüklerinden Abdülkerim Kuşeyri'nin rahimehullahü teala dipnot 1 Kuşeyri 465 miladi 1072'de Nişapur'da vefat etti. Risalesinden aldım. Tarafsız olarak bunları incele. Adı geçen bu tasavvuf büyüklerinin, velilerin İslamiyete nasıl yapışmış olduklarını gör. Bütün keşiflerini, kerametlerini, kalp bilgilerini, ilhamlarını hep kitap ve sünnet ile ölçmektedirler. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem Yolundan ayrılan cahillerin sözleri ileri sürülerek ehli sünnet alimlerine tasavvuf büyüklerine dil uzatmak bir Müslümana yakışır mı? Bu velilere ve bu Allah adamlarını seven Müslümanlara müşrik diyene inanılır mı? Evliyanın kerametleri haktır, doğrudur. Ehli sünnet itikadında olan ve İslamiyete uyduğu görülen kimselere Allahü Teala'nın adeti dışında yani fizik, kimya ve fizyolojik kanunları dışında ikram ettiği, ihsan ettiği şeylere keramet denir. Bir veli keramet sahibi olduğunu söylemez, keramet göstermesini dilemez. Keramet veli'nin ölüsünde de dirisinde de hasıl olur. Peygamberler ölünce peygamberlikten ayrılmadıkları gibi veliler de ölünce evliyalık derecesinden düşmezler. Veliler Allahü Teala'ya ve sıfatlarına ariftirler. Kur'an-ı Kerim'de birçok velilerin kerametleri bildirilmektedir. İsa aleyhisselam babasız dünyaya gelince Hz. Meryem'de görülen kerametler bunlardandır. Zekeriya Aleyhisselam Hazreti Meryem'in odasına geldiği zaman yanında yiyecek olduğunu görür. "Bunu nereden aldın?" derdi. Çünkü onun yanına Zekeriya Aleyhisselam'dan başka kimse girmezdi. O da Allahü Teala yarattı cevabını verirdi. Eshab-ı Kehf'in kerametleri de Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Mağara'da senelerce aç ve susuz kaldılar. Asaf bin Berhiya'nın Belkıs'ın tahtını Süleyman Aleyhisselam'a getirmesi de Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Esab-ı Kiram'ın ve tabiinin binlerce kerametleri kitaplarda yazılıdır ve dillerde dolaşmaktadır. Mezhepsizlerin kerametlere inanmamalarına pek de şaşmamalıdır. Çünkü kendilerinde keramet hiç hasıl olmadığı gibi hocalarında ve büyük bildiklerinde böyle şeyler görüldüğünü duymuyorlar. İmam-ı Ömer Nesefî'den rahimehullahü teâlâ kerameti sorduklarında Allahü Teâlâ'nın evliyasına yani sevdiği kullarına adetini bozarak ihsanda bulunması ehli sünnete göre caizdir buyurduğu İbn-i mürtet bahsi sonunda yazılıdır. Ömer Nesefî 537 miladi 1143'te Semerkant'ta vefat etmiştir. Evliya'nın az zamanda uzak yerlere gittikleri İbn-i Abidinde, nesebin sübûti faslı sonunda da yazılıdır. Bunun üzerine Şafii ve Hanefi mezheplerinde fıkıh meseleleri bile yapılmıştır. İbn Hacer el-Haytemi'nin rahimehullahü teala fetvalarında diyor ki bir veli bulunduğu yerde akşam namazını kıldıktan sonra garba doğru çok uzağa gitse gittiği yerde güneş batmamış olsa burada güneş batınca akşam namazını tekrar kılması lazım olmadığını söyleyenler çoktur. Şemseddin Remli rahimehullahü teala ise lazım olur buyurdu. İbn-i Hacer-i Hıytemî 974, miladi 1567'de Mekke'de, Muhammed Remli 1004, miladi 1596'da vefat etmişlerdir. İhtiyac olduğu zaman, yiyecek, içecek ve giyecek hemen hasıl olması da çok görülmüştür. Resulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem, Amcası oğlu Cafer Tayyar'ın radıyallahu teala anh havada uçtuğu tarih kitaplarına geçmiştir. Lokman-ı ve benzerlerinin uçtukları da meşhurdur. Su üstünde yürümek, ağaç, taş ve hayvanlarla konuşmak da çok görülmüştür. Allahü Teala'nın böyle adetinin ve kanunlarının dışında yaptığı şeyler peygamberlerde hasıl olursa mucize denir. Peygamberlerin aleyhümüsselevatü ve teslimat diri olması şart değildir. Öldükten sonra da Allahü Teala mucize ihsan eder. Bunun gibi veliler öldükten sonra da Allahü Teala bunlara keramet vermektedir. Hiçbir veli, hiçbir nebi'nin derecesine yükselemez. Veliler dereceleri ne kadar yüksek olursa olsun Allah Teala'nın emirlerine ve yasaklarına uymaları lazımdır. Velilerin en yükseği Hazreti Ebubekir Sıddık'tır, radıyallahu anh. Bundan sonra en yükseği hazret Ömerül Faruk'tur, radıyallahu anh. Ömer, radıyallahu anh Müslüman olmadan önce 39 Müslüman vardı. Gizli ibadet ederlerdi. Bu Müslüman olunca bugünden sonra artık gizli ibadet olunmaz dedi. İslamiyette açıkça ilk ibadet eden Ömerül Faruk'tur. Radiyallahu anh. Bu ikisinden sonra velilerin en yükseği Hazreti Osmanü'z-Zinürein'dir. Radiyallahu anh. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem Rukayye ve Ümmü Gülsüm adındaki iki mübarek kızı ile Radiyallahu Teala anhünne ardarda evlendiği için iki nur sahibi adıyla şereflenmiştir. Bu iki zevcesi ölünce Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Bekar bir üçüncü kızım daha olsaydı onu da Osman'a verirdim." buyurdu. Bundan sonra Evliya'nın en üstünü Hazreti Ali mürtezadır Radiyallahu an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazasına giderken Hazreti Ali'yi Medine'de ehlibeytini korumak için kendi yerine vekil bırakmaya razı oldu ve "Sen bana Harun'un Musa'ya olduğu gibisin." Şu kadar var ki Benden sonra hiç peygamber gelmeyecektir buyurmuştu. Bunun için kendisine mürteza denildi. Resulullah'tan sallallahu teala aleyhi ve sellem sonra bu dördünün hilafeti üstünlükleri sırasına göre oldu. Bunlardan sonra evliyanın en üstünleri Eshab-ı Kiram'ın hepsidir. Radiyallahu anhum ecmain. Eshâb-ı isimlerini ve aralarında olan muharebeleri söylerken, kalbimizin ve dilimizin, onlara karşı saygılı ve iyi olması lazımdır. Çünkü onların birbirleriyle muharebeleri, içtihat ayrılığı idi. Onların bu işlerine de sevap vardır. Yanılanlarına bir sevap, doğru olanlarına iki sevap verildi. Aşere-i mübeşşere denilen on kişinin, Cennete gideceklerini Resulullah haber verdi. Bunlar dört halife ve Talha ve Zübeyr ve Sa'd bin Ebi Vakkaz ve Said bin Zeyd ve Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Abdurrahman bin Av'dır. Resulullah'ın mübarek kızı Hazreti Fatıma Zehra radıyallahu anha ile bunun iki oğlu Hasan ve Hüseyin'in ve Hadice Tül Kübra ve Ayşe Sıdlıkanın (radıyallahu təala anhum ecmain) de cennetlik olduklarına inanırız. Bunlardan başka hiç kimsenin ismini söyleyerek cennetlik olduğunu söyleyemeyiz. Başka alimlerin velilerin cennete gideceklerini çok zannederiz, fakat kesin söyleyemeyiz. Eshab-ı kiramdan sonra Evliyanın en üstünü tabiinin üstünleridir. Onlardan sonra tebeği tabiinin üstünleridir. Ridvanullah te Teala Alehim Ejmain. Müelif Allahü Teala'yı sevmenin on sebebi vardır. Dokuzuncusu Allahı sevenlerle beraber bulunmak, onların sözlerinden dökülen tatlı meyveleri toplamak, onların yanında. Ancak lazım olunca konuşmaktır. Bu on sebebe yapışmakla muhabbet dereceleri aşılır, sevgiliye kavuşulur. Diyor. Biz de böyle inanıyoruz. Tasavvuf büyüklerini bunun için seviyoruz. Allahü Teala'nın sevdiği velilerin yanına onun için üşüşüyoruz. Onları bunun için övüyoruz. Böyle yapanlara niçin müşrik diyor anlayamıyoruz. 23. Fethü'l-Mecid kitabının 415. sahifesinde, kaside-i bürde büyük cahilliktir. Yalnız peygamberlerin korumasıyla ile necat olurmuş. Bu kaside, kitaba ve sünnete karşı gelmektedir. Bu kasideyi Kur'an'dan üstün tutuyorlar, diyor. Kitabının ön sözünde, Suud torunu Aziz. dipnot 1. Abdülaziz bin Abdurrahman bin Faysal 1372 Miladi 1953'te öldü. Tevhidi yeniledi. Arabistan Yarımadasına sulh ve emniyet getirdi. Oğlu Suud da geçmişlerinin yoluna hayat verdi. Hulefa-yı Raşidin'in yolunu açtı diyor. Suud oğullarının kılınçlarının keskin olmasına dua ediyor. Yunanistan'da Atina'nın en lüks otellerinde yüzlerce gayrimeşru cariye ile Yunan kızları arasında yıllarca sefahet, içki ve fuhş alemleri sürerek 1384 Miladi 1964'te zevk safa işret içinde ölen Suudi ve dedelerini övmek için hayat verdi, yol açtı gibi metiyeler söylemesi, ondan yardım dilemesi şirk suç olmuyor da İmam-ı Busayri'nin rahimehullahü teala Allahü Teala'nın sevgili peygamberini sallallahu teala aleyhi ve sellem övmesi, o yüce peygamberi mahlukların en yüksek derecesine çıkarması her istediğini vereceğim, müjdesiyle şereflenmiş olan, o en yüksek peygamberden yardım ve şefaat istemesi, suç ve şirk oluyormuş. Utanmadan bu yazıları, din kitabı diyerek Müslümanların önüne sürmektedir. Gençleri aldatmak, mezhepsiz yapmak için, İslam alimlerine, Müslümanların göz bebeklerine, müşrik, sapık demekten haya duymamaktadır. İmam Rabbani'nin rahimehullahü teala birinci cilt kırk dördüncü mektupta bildirdiği hadisi şeriflerde Rasulullah'ın kendi yüksek makamını anlatmasına acaba ne diyecektir? Peygamberlerin seyyidi gelmiş gelecek bütün insanların en üstünü olduğunu bildirdiği için o şerefli peygambere. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem de haşa kirli kalemini bulaştırmak küstahlığını mı yapacak? Bu konuda 13. maddede geniş bilgi verildi. Lütfen o maddeyi de okuyunuz. 24. Bu vehhabi kitabının 416. sayfasında İbrahim Nehâi Allahü Teala'ya Sonra sana sığınırım demek caiz olur dediyse de, Bu söz, Diri ve hazır olup, Bir şey yapmaya gücü yeten, Ve sebep olan kimse için söylenir. Ölüler, Hissetmez, Duymaz, Faide ve zarar yapmaya güçleri yoktur. Ölülere ve gayib olan dirilere karşı, Böyle söylenmez. Ölülere, Herhangi bir suretle bağlanmak caiz değildir. Böyle olduğunu Kur'an açıkça bildiriyor. Ölülerden bir şey istemek yahut onlara bir şey söyleyerek değer vermek, kalbiyle veya bir iş yapmakla bağlanmak, onları ilah, mabut tanrı yapmak olur, diyor. Bu saçma yazıları ile Kur'an-ı Kerim'e de iftira etmektedir. İslam alimleri Rahim'ehumullahü Teala bu sapık yazılara ayet-i kerimelerle ve hadisi şeriflerle cevap vermişler. Bunların aldandıklarını ve gençleri aldatarak felakete sürüklemekte olduklarını ispat etmişlerdir. Bu kıymetli kitaplardan Seyit Davud bin Süleyman'ın Rahimehullahü Teala Minhatül vehbîye fi Reddil Vehhabiyye kitabı ofset yolu ile 1389 miladi 1969'da İstanbul'da bastırılmıştır. 1973'te 2., 1990'da 3. baskısı yapılmıştır. Arapça olan bu kitap ilk olarak 1305 Hicri yılında Bombay'da basılmıştı. Seyyid Davud, derin alim, büyük veli, kerametler sahibi olan Mevlana Halid Bağdadî'nin rahimehullahü teala talebesi olup 1222'de Bağdat'ta tevellüt ve 1299 miladi 1881'de orada vefat etti. Hal tercümesi Müncit Lügat kitabında Halidi isminde yazılıdır. İbrahim Nehai İmam azam'ın hocasının hocasıdır. 96’da küfede vefat etti. Mininhatül vehbiye kitabında diyor ki ehli sünnet itikadından ve mezheplerden ayrılanlar bugünlerde çoğalmaktadır. Bu sapıklar Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine müşrik diyorlar. Bu mübarek ümmeti öldürmeli mallarını almalı diyorlar. Bunlar böylece felakete sürükleniyorlar. Allahü Teala'nın yardımı ile vehabi denilen bu sapıkları şu küçük kitabımla reddetmeye, yazılarının bozukluğunu ispat etmeye kalkıştım. Bunu okuyarak belki yanıldıklarını anlar, hidayete kavuşurlar. Böylece büyük bir hizmet etmiş olurum. Vehabiler, Peygamberleri aleyhi müsselavatü ve teslimat ve salih kullardan evliyayı rahimehumullahü teala vasıta yaparak onları şefaat çıkılarak Allahü teala'dan dilekte bulunmaya ve Allahü teala'nın keramet olarak onlara verdiği kuvvet ile sıkıntıdan kurtarmalarını istemeye ve Allahü teala'nın bir dileğe kavuşturması veya bu sıkıntıdan kurtarması için kabirlerine gidip Onlardan şefaat istemeye inanmıyorlar. İnsan, ölüp toprak olunca, işitmez, görmez, kabir hayatı diye bir şey yoktur, diyorlar. Dünyada bir şeye kavuşmak için, diriler sebep yapıldığı halde, ölülerin de bir şeye kavuşmak için, sebep yapılmasına bir türlü inanmıyorlar. Eğer, ölülerin kabir hayatı denilen bir hayat ile, diri olduklarına, ve bu hayatlarından dolayı bildiklerine, işittiklerine, gördüklerine ve kendilerini ziyaret edenleri tanıdıklarına, selam verenlere karşılık selam verdiklerine ve birbirlerini ziyaret ettiklerine, kabirde nimet veya azab içinde olduklarına ve nimetin ve azabın ruh ile bedene birlikte olduğuna ve tanıdıkları dirilerin yaptıkları işlerin kendilerine bildirildiğine ve iyi işleri öğrenince Allahü Teala'ya hamd edip birbirlerine müjde verdiklerine ve işi yapana dua ettiklerine kötü işleri öğrenince bunları yapanlara dua ederek ya Rabbi bunlara iyi işler yapmak nasip et bize yaptığın gibi onlara da hidayet nasibeyle dediklerine inansalardı böyle inkar etmezlerdi çünkü Ölmek bir evden başka bir eve göç etmektir. Bu bildirdiklerimizin hepsinin doğru olduklarını Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler ve icma-ı ümmet bildirmektedir. Bunlara inanmayan iman edilmesi vacip olan bir şeye inanmamış olup bid'at fırkalarından olur. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem sünnetinden ayrılmış olur. Çünkü mahşer yerinde toplanmak için dirilip mezardan çıkmaya inanmak, imanın altı şartından biridir. Buna inanmayan kâfir olur. Ölüler için kabir hayatı olup, nimeti ve azabı duyduklarına inanmamak, küçük kıyamete inanmamaktır. Küçük kıyamet, büyük kıyametin örneğidir. Kabir azabına inanmayan cahiller, Mezarda bedenler çürümüştür, organlar kalmamıştır, duymazlar, görmezler, bedene azap ve nimet olmaz diyorlar. Buna deriz ki, ruhun ölmediğine siz de inanıyorsunuz. Bunun için onun duyduğuna, işittiğine, gördüğüne de inanmalısınız. Böyle olunca, ruhtan şefaat dilemek, ondan yardım istemek gibi Allahü Teala'nın yaratmasına vasıta olmasını beklemeye karşı olmamanız icap eder. Çünkü bütün dinler insan ölünce ruhun diri kaldığını bildirmektedir. Diri insanlar Allahü Teala'nın yaratmasına vasıta sebep oldukları gibi diri ruhların da Allahü Teala'nın yaratmasına sebep olacağı reddedilmez. Bunu iyi düşünemediği için Ölüden bir yardım beklenemez. Allahü Teala'nın bir şeyi yaratması için Allahü Teala'nın sevdiği kullarının ruhlarından yardım bekleyen, onlardan şefaat isteyen kafir olur, müşrik olur diyorlar. Osmanlı devletinde yetişmiş olan alimlerin büyüklerinden ehizade Zade Abdülhalim bin Muhammed, rahimehullahü Teala. Es Sadat, fi ispat il keramet lil evliyayi halal hayat ve ba'd el memat kitabında Allahü Teala'nın evliyaya keramet verdiğini, kerametlerin öldükten sonra da devam ettiğini vesikalarla ispat etmektedir. Abdülhalim Efendi 1013, Miladi 1604'te vefat etmiştir. Merginani'nin Hidayesine yaptığı şerh ile eşbaha Taliki ve Dürer ve Gurer haşiyeleri çok kıymetlidir. Sahdettin Teftazani rahimehullahü teala dipnot 1. Teftazani Mesud 792. Miladi 1389'da Semerkant'ta vefat etti. Akaid-i şerhinde Evliya'nın kerametlerini uzun yazmıştır. Birçok alimler bu şerh üzerine haşiyeler yapmışlardır. Bunlardan biri Hindistan alimlerinden Abdülaziz Ferhari'nin rahimehullahü teala Nebras ismindeki arabi şerhidir. Buna da Muhammed Berhurdar Multani rahimehullahü teala çok kıymetli bir haşiye yapmıştır. Bunun 476. sayfasında diyor ki Kerametin mevcut olduğunu ispat eden vesikaların en kuvvetlisi esabe Kiram'ın çoğundan hasıl olan kerametlerdir. Bunları bildiren çeşitli kitaplar arasında İmam Cafer Mustafa'nın rahimehullahü teala Delailün Nubuvve kitabıdır. Mutezile sapık fırkasında olanlar Kerameti inkar ettiyse de ehli sünnet alimleri bunlara uzun cevaplar vermişlerdir. Abdülaziz Ferhari 1239 miladi 1824'te Hindistan'da İmam Cafer Mustafiri Nesefî de 432 miladi 1041'de vefat etmişlerdir. Şimdi Suudi Arabistan hükümetinin dünyaya Vehhâbîliği yaymak için, Propaganda Genel Müdürlüğü kurduğunu, bunun için her sene, milyonlarca altın lira dağıttığını haber alıyoruz. Her memlekette bulunan, dinini, vicdanını satabilecek birkaç soysuz, beyinsiz kimse, paraya kavuşmak için, birçoğu da İslamiyet'i bilmediğinden, yalanlara aldanarak, dinde reform akıntısına kapıldığı için, Meshepçilikle dellallığı yapmakta, gençleri zehirlemekte, felakete sürüklemektedir. Kendilerini din adamı tanıtan bu cahiller ayet-i kerimeleri ve hadisi i şerifleri tanımıyorlar. Eş'ab-ı kiramın ve tabiini i izamın sözlerini bilmiyorlar. Koyu cahildirler. Biraz Arapça öğrenince kendini alim zannetmek katmerli cahil olmak alametidir. Böyle kimse okuyup öğrenmeye adam olmaya özenmez. Aldıkları altınlarla zevk ve safaya dalar. Dinden de dünya bilgilerinden de habersiz kalır. Zavallı gençler böyle kimseyi din adamı hem de alim sanır. İslamiyeti kan kemiren bunlardır. Din adamı ismi altında Müslümanların başına geçmeleri ise büyük felaket olur. Böyle cahil kalanlar din bilgisi diyerek kısa akıllarına, boş kafalarına gelen hayalleri yazarlar. Sapıktır ve başkalarını da saptırmaktadırlar. Buhari'deki hadis-i şerif bunların türeyeceklerine haber vermektedir. Kabirde hem ruha hem de bedene nimet ve azap vardır. Buna böylece inanmak lazımdır. İmam Muhammed bin Hasan Şeybani rahimehullah teala 135 139 miladi 805 Akaidi Şeybaniye manzumesinde kabir azabı vardır kabir azabı hem ruha hem de bedene olacaktır buyurdu Yani kabirde nimetler ve azaplar Ruha ve cesede birlikte olacaktır. Diriler bunu görmezse de inanmak lazımdır. Gaybe iman etmek lazımdır. Buna inanmamak kıyamet günü olan bas yani mezardan kalkmaya inanmamaya yol açar. Çünkü ikisi de Allahü Teala'nın kudretiyle olmaktadır. Birine inananın Ötekine de inanması akla uygundur. İnsan Kabir azabını diriyken anlayamıyor ise de ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ve bu ümmetin önce gelenleri kabir azabı olacağını haber vermişlerdir. Bu haberleri aşağıda ayrı ayrı bildireceğiz. Sonra Allahü Teala'nın sevdiği kullarının mezarlarından şefaat ve Allahü Teala'nın yaratması için vasıta vesile olmalarını istemek caiz olduğunu gösteren Hadis-i şerifleri bildireceğiz. Bunları okuyup anlayanlar ölülerin kendilerinin bir şey yapmadıklarını, mezhepsizlerin iftira ettikleri gibi onlardan bir şey yapmalarının istenilmediğini göreceklerdir. Bunlar dirilerin hareket ettiklerini, iş yaptıklarını görerek bunlardan yardım, şefaat isteyenlerin bunların kendilerinden istediklerini sanıyorlar. Halbuki dirilerden istemek de Bunların Allahü Teala'nın yaratmasına sebep olmalarını istemektir. Her şeyi yaratan, yapan yalnız Allahü Teala'dır. Diri de, ölü de, canlı da cansız da onun yaratmasına sebep olmaktadır. Onun yaratmasına mahlukların sebep olmalarını yine o dilemiştir. Alemin nizamlı, düzenli olması için birçok şeyi sebep ile yaratmak istemiştir. Dilediği birçok şeyi de Sebepsiz yaratmaktadır. Peygamberler aleyhümüssalavatu ve teslimat ve evliya rahimehumullahü teala mezarlarında kabir hayatı denilen bilmediğimiz bir hayat ile diridirler. Kendiliklerinden bir şey yapamazlar. Allahü teala onlara sebep olacak kadar kuvvet ve kıymet vermiştir. Onları sevdiği için onlara Adeti dışında olarak ikram, ihsan yapmaktadır. Onların hürmeti için istenileni yaratır. İstenilenin yaratılmasına sebep olmaları onlardan istenir. Mezhepsizlerin ehli sünnet mezarlara tapınıyorlar. Müşrik oluyorlar demeleri yalandır. Müslümanlara iftiradır. Birkaç cahil veya dinsiz saf köylüleri soymak Dünya menfaati sağlamak için İslamiyete uymayan kötü iş yapabilir. İslam bilgileri, İslam ahlakı bir memlekette azalırsa, böyle zındıkların, sapıkların türüyecekleri belli bir şeydir. Bunları bahane ederek, mezhepsizliği savunmak yerine, bu bozuk işleri düzeltmek, yıkıcı değil, yapıcı olmak icap eder. Müslümanlar arasında, Kabir hayatına ve kabirde nimet ve azaplar olduğuna inanıp da peygamberlerin ve evliyanın öldükten sonra Allahü Teala'nın yaratmasına sebep olacaklarına inanmayanlar var. Yahut Allahü Teala'nın yaratmasını düşünmeden yalnız onlardan isteniliyor, onlardan şefaat istenmesi, dileklerin onlar vasıtasıyla elde edilmesi İslamiyette bildirilmemiştir. Diyenler de vardır. Böyle söyleyenler kabir hayatına inanmayanlar kadar zararlı değildir. Bunlar Kur'an'ı ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri bilmedikleri için yahut inat ederek böyle söylüyorlar. Müslümanların inatçı olmaması, doğru sözü kabul etmesi lazımdır. Cevaplarımızı sekiz kısım halinde bildireceğiz. 1. kısım: Peygamberler Aleyhimüsselam kabirlerinde diridirler. Diri olmaları sözde değildir. Tam diridirler. Ali İmran suresinin 169. ayetinde mealen Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayınız. Onlar Rablerinin yanında diridirler. Rızıklandırılmaktadırlar, buyuruldu. Bu ayeti kerime şehitlerin diri olduklarını bildiriyor. Şehitler başka müslümanlar gibidirler. Onlardan bir üstünlükleri yoktur. Peygamberler şehitlerden elbet daha ileri de ve daha üstündür. İslam alimlerine göre her peygamber şehit olarak ölmüştür. Bunu bilmeyen yoktur. Burhanettin Ali Halebi dipnot 1 Ali Halebi Şafi'i 1044, miladi 1634'te Mısır'da vefat etti. İnsanül Uyun ismindeki siyer kitabında derecesi aşağı olan da derecesi yukarı olan da bulunmayan bir üstünlük bulunabilir diyor ise de bu sözün burada yeri yoktur. Çünkü bu söz ayet-i kerimede veya hadisi şerifte açıkça bildirilmemiş olan üstünlük içindir. Peygamberlerin şehit oldukları hadisi i şeriflerle bildirilmiş olduğu için Halebi'nin sözü burada düşünülemez. Buhari'de ve Müslim'de bildirilen hadisi i şerifte Miraç gecesinde Musa Aleyhisselam'ın kabri yanından geçirildim. Mezarında ayakta namaz kılıyordu. buyuruldu. Beyheki'nin ve başkalarının bildirdikleri bir hadisi şerifte peygamberler mezarlarında diridirler, namaz kılarlar. Buyuruldu. Başka bir hadisi şerifte Allahü Teala toprağın peygamberleri çürütmesini haram etmiştir. Buyuruldu. Bunun doğru olduğunu alimler söz birliğiyle bildirmektedir. Buharide ve Müslimde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 Mişkat kitabının son cildinde Miraç babının birinci faslı sonunda Müslim'den alarak Ebu Hüreyre'nin bildirdiği hadisi i şerifte Kâbe'nin yanında Kureyş kâfirleri bana Beytül Mukaddes'in nasıl olduğunu sordular. Oralara dikkat etmemiştim. Çok sıkıldım. Allahü Teala bana gösterdi. Kendimi peygamberler arasında gördüm. Musa aleyhisselam, ayakta namaz kılıyordu. Zayıf idi. Saçları dağınık ve sarkık değildi. Şene ekabilesinden bir yiğit gibiydi. İsa aleyhisselam, Urve bin Mes'ud Sekafi'ye benziyordu. Buyuruldu. Şene, Yemen'de bulunan bir kabilenin ismidir. Bu hadis-i şerifler, peygamberlerin Rableri yanında diri olduklarını gösteriyor.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 Peygamberler mezara konduktan sonra ruhları bedenlerine geri verilir. Biz onları göremeyiz. Melekler gibi görünmez olurlar. Yalnız Allahü Teala'nın keramet olarak ihsan ettiği seçilmiş kimseler görebilir. İmamı Süyuti de böyle bildirmiştir. İmamı Nevevi ve Sübki ve İmamı Kurtubi üstadından böyle haber vermişlerdir. İmamı Beyheki 458 Miladi 1066'da Nişapur'da İmamı Ebu'l Hasan Ali Sübki 756 Miladi 1355'te Mısır'da Muhammed Kurtubi 671 Miladi 1272'de vefat etmişlerdir. Hanbeli alimlerinden İbn Cevziye, Cevziyye Kitabü'r Ruh'ta onun bu haberini yazmaktadır. Şafii alimlerinden İbn Hacer el Haytemi ve Şemsüddin Remli ve Kadi Zekeriya ve Hanefi alimlerinden Ekmelüddin ve Şen ve Maliki alimlerinden İbn Ebi Cemre ve talebesi İbnül Haç Medhal kitabında ve İbrahim Lakani Cevheretü't Tevhid kitabında ve daha birçok alimler böyle olduğunu bildirmişlerdir. İbn Kayyım-ı Cevziyye 751 miladi 1350'de, İbn Teymiyye 728 miladi 1328'de, Şemsüddin Muhammed Remli 1004 miladi 1596'da, Kadı Muhammed Zekeriya 926 miladi 1520'de Mısır'da vefat etmişlerdir. Hicretin 61. senesinde, Harre olayında, Yezid'in adamları, Medine-i Münevvere'de işkence yaptıkları gün, Said bin Müseyyib diyor ki, Mescid-i Nebi'de ezan okunamaz, namaz kılınamaz olunca, Hücre-i Nebeviyye'den ezan ve ikamet sesi işitildi. Bunu İbni Teymiye'de, de ü Sırât-ül kitabında yazmaktadır. Çok kimse selamlara kabr-i saadetten cevap verildiğini çok zaman işitmişlerdir. Başka kabirlerden de selamlara cevap verildiği çok işitilmiştir. Bunu ileride bildireceğiz. Peygamberlerin mezarlarında diri oldukları söz birliğiyle bildirilmiş olduğu anlaşıldı. Sahih hadiste, bana selam verilince Allahü Teala ruhumu geri gönderip ona cevap veririm. Buyuruldu. Bu hadisi i şerif yukarıda bildirilenlere uygun olmuyor denilemez. Yani mübarek ruhunun cesedi şerifinden ayrıldığını, selam verilince geri verildiğini gösteriyor denilemez. Böyle söyleyenlere karşı alimler çeşitli cevaplar vermiştir. İmamı Suyuti rahmetullahi teala aleyh bu cevaplardan 17'sini bildiriyor. Bu cevapların en güzeli Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemali ilahiyi görmeye dalmıştır. Bedendeki duyguları unutmuştur. Bir Müslüman selam verince mübarek ruhu bu dalgınlıktan ayrılıp beden duygularını alır. Dünyada böyle olanlar da az değildir. Bir dünya işi veya ahiret işi aşırı düşünülürken insan yanında konuşulanı duymaz.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 Hadisi i şeriflerden de anlaşılmaktadır. Bir hadisi i şerifte, "Beni rüyada gören uyanık iken görmüş gibidir." buyuruldu. Bunun için İmam-ı Nevevî Hazretleri onu rüyada görmek tam kendisini görmektir dedi. Nitekim Abdur Rauf Münavî'nin dipnot 1 Münavî 1031 Miladi 1621'de Kahire'de vefat etti. Kunoze'de Kayık kitabında yazdığı ve Buhari'de ve Müslim'de bulunduğunu bildirdiği hadisi i şerifte "Beni rüyada gören doğru görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklime giremez." buyuruldu. Rüyada benzeri görülmüş olsaydı doğru olarak görülmüş olmazdı. İbrahim Lakani Cevheretü't-Tevhid kitabında diyor ki: "Hadis alimleri Resulullah'ın uyanık iken de, rüyada da görülebileceğini, söz birliği ile bildirmişlerdir. Görülen, kendisi midir, benzeri midir, bunda ayrılmışlardır. Çokları kendisidir dedi. İmam-ı Gazali ve Ahmet Karafi ve birkaç alim ise benzeridir dedi. Kendisi görülür diyenler çoğunluktadır. İçlerinde otuzdan çok hadis imamı, büyük alimler vardır. Her birinin senetlerini vesikalarını ayrı bir kitapta bildirdim. Ekmelüddin Muhammed Baberti 786 miladi 1384'te, Şen Bilali Hasan 1069 miladi 1658'de Mısır'da, Abdullah İbni Ebi Cemre 675 miladi 1276'da ve Muhammed İbnül Haç Fasi 737 miladi 1337'de ve İbrahim Lakani 1041 miladi 1632'de ve Ahmet Şihabüddin Karafi 684 miladi 1285'te vefat etmişlerdir. Rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn. 2. kısım Ölülerin işitmelerine ve görmelerine gelince şehitlerin Kabirlerinde diri oldukları, Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiştir. Veliler Allahü Teala'nın keramet olarak ihsan etmesiyle işitir ve görürler. Allahü Teala sevdiği kulları için adetinin kanunlarının dışında şeyler yaratır. Önce peygamberlerin ve hele bunların en yükseği olan Muhammed aleyhisselam'ın ve şehitlerin ve velilerin mezarlarında işittiklerine ve görmelerine inanmayan cahilleri susturmak için kafirlerin bile mezarda duyduklarını ve işittiklerini bildireceğiz. Buhari'nin bildirdiği hadisi şerifte, meyit mezar'a konup mezar başındakiler dağılırken onların ayak seslerini işitir. Buyuruldu. Buhari'de ve Müslim'de yazılı olan hadisi şerifte, Bedir'de öldürülen kâfirlerin, birkaç gün sonra bir çukura konulması olundu. Bundan da birkaç gün sonra, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, çukurun başına gelip durdu. Çukurdakilere, isimlerini ve babalarının isimlerini birer birer söyleyerek, Rabbinizin size söz verdiğine kavuştunuz mu? Ben, Rabbimin söz verdiği zafere kavuştum, buyurdu hazret Ömer radıyallahu an bunu işitince, Ya Rasulallah, leş olmuş kimselere mi söylüyorsun deyince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Beni doğru peygamber olarak gönderen Rabbimin hakkı için söylüyorum ki, Siz beni onlardan daha çok işitmiyorsunuz, fakat cevap veremezler buyurdu. Buhari'nin ve Müslim'in bildirdikleri hadisi i şerifte, Meyyit, Yakınlarının kendisine bağırarak ağlamasından azap duyar. Buyuruldu. İmamın evevi Müslim kitabını açıklarken, bu hadisi şerif için, meyit yakınlarının bağırarak ağlamasından azap duyar ve onlara gücenir. Dedi. Muhammed bin Cerir taberiyi de böyle söyledi. da en iyi söz budur diyerek, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem Oğlu için yüksek sesle ağlayan bir kadını susturduğunu bildirdi. Ey Müslümanlar, mezardaki kardeşlerinize yüksek sesle ağlayarak onları incitmeyiniz buyurdu. Bu hadisi şerif gösteriyor ki meyit yakınlarının ağlamalarını işitmektedir. Bununla incinmekte ve azap duymaktadır. Muhammed bin Cerir, 310. Miladi 923'te Bağdat'ta, Kadi İyat Maliki 544 Miladi 1150'de Merraküş'te vefat etti. Rahmetullahi Teala aleyhi ecmaîn. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Mezarda olanlara selam vereceğiniz zaman Esselamu aleyküm deyiniz." Bunun için Esselamu aleyküm ya ehle daril kavmil mü'minîn denir. Böyle selamın da işiten ve anlayan kimseye söyleneceği belli bir şeydir. İşit yokluğa ve taşa selam vermek olurdu. Selef yani İslam'ın büyük alimleri böyle selam verileceğini söz ile bildirdiler. Üçüncü kısım. Meyit kendini ziyarete gelenleri tanır. Ebu Bekir, Abdullah bin Ebi Dünya Kitabül Kubur'da diyor ki: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha haber verdiği hadisi i şerifte bir kimse din kardeşinin kabrini ziyarete gider ve mezarı başında oturursa onu tanır ve selamına cevap verir. buyuruldu. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu an bildirdiği hadisi i şerifte bir kimse Tanıdığının mezarı başına gidip selam verince, meyit onu tanır ve selamına cevap verir. Tanımadığı kimsenin kabrine gidip selam verince, meyit selamına cevap verir, buyuruldu. Yusuf İbni Abdülber ve Ahkam kitabının sahibi olan Abdülhak, bu hadisi şerif için sahihtir, dediler. İbni kayyım Cevziye, bu hadisi şerifi Kitabur Ruh'ta bildiriyor. Sonra çeşitli haberleri de yazıp burada yazacak daha birçok haberler vardır diyor. Hadis-i şeriflerde ziyaret kelimesi kullanılmaktadır. Meyyit kabre geleni tanımasaydı ziyaret kelimesi kullanılmazdı. Her dilde ve her lügatta ziyaret kelimesi tanıyan ve anlayan kimselerin buluşmasında kullanılır. Selamün aleyküm de anlayan kimseye söylenir. Bir kimse kabre yakın bir yerde namaz kılarsa meyyitler bunu görür. Namaz kıldığını anlar ve imrenirler. Yezid bin Harun Sülemi diyor ki İbn Sa'ib bir cenazede bulundu. Bir mezar yanında İki rekat namaz kıldı. Sonra kabre dayandı. Diyor ki, vallahi uyanıktım. Kabirden bir ses işittim. Beni incitme. Siz ibadet yaparsınız. Fakat işitmezsiniz, bilmezsiniz. Biz ise biliriz. Fakat hareket edemeyiz. Bana göre, şu kıldığın iki rekatten daha kıymetli bir şey yoktur, dedi. Meyyit İbni Sa'sebin kabre dayandığını ve namaz kıldığını anlamıştı. İbni Kayyım bunu bildirdikten sonra meyyitin işittiğini gösteren eshab-ı kiramdan gelen çeşitli haberleri yazmıştır. Mezhepsizler İbni Kayyım için müctehid diyorlar. Onu aşırı övüyorlar. Fakat İbni Kayyım'ın bu yazılarına inanmıyorlar. İnananlara da müşrik diyorlar. Bu halleri İslam alimlerine kıymet verdiklerini değil, işlerine geldiği zaman övdüklerini, hiçbir alimi beğenmediklerini göstermektedir. İbnü'l-Ebüddünya 261. Miladi 894'te Bağdat'ta İbn Abdülber 463. Miladi 1071'de Şatibe'de Yezid bin Harun Sülemi 206 Miladi 821'de vefat etti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Bedir gazasında çukura konulan kâfirlerin işitmediğini söyledi. Bunun için bazı kimseler hiçbir mevta, hatta müminler bile mezarda işitmez sandı. Bazı cahiller şehitlerin hatta Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bile işitmeyeceklerini söylediler. Meyyetin işitmesine inanmayanlar aldandılar. Çünkü Ayşe radıyallahu anha yalnız o çukurdaki kâfirlerin işitmediğini söyledi. Mezardaki kâfirlerin işitmelerini Fatır Suresi'nin 22. ayetinin "Sen ölüye duyuramazsın. Sen mezarlarda olanlara işittiremezsin." meali-i şerifindeki işitmek gibi olduğunu sandılar. Halbuki böyle değildir. Büyük alimler bildiriyor ki ayet-i kerimedeki işittirememek, işitip kabul etmek ve iman etmek demektir. Allahü Teala bunun gibi ayet-i diri olan ve kulakları, gözleri ve beyinleri olan kâfirleri mezardaki ölülere benzetmektedir. Bu benzetiş duymak ve anlamak bakımından değil duygusuzluk ve anlayışsızlık yani kabul etmemek ve inanmamak bakımındandır hastanın ruhu gargaraya gelince yani ahiretteki yerini görmeye başlayınca imana gelmesi faide vermez Allahü Teala mealen buyuruyor ki ezelde şakî olarak yazılmış olanları imana çağırman onlara faide vermez bunların imana çağrılması Mezardakilerin iman etmeleri gibi kendilerine faide vermez. Çünkü kabirdekiler görmeden inanmaları lazım gelen şeyleri gördükten sonra iman etmişlerdir. Böyle imanları kabul olmaz. Buradaki işitmek kabul etmek demektir. Filan kadın şöyledir, hiç söz duymaz denir. Böyle söylemek işittiği halde kabul etmez demektir. Kafirler için gelmiş olan iki ayet de böyledir. Onlar diridirler, gözleri ve kulakları vardır. Fakat Allahü Teala onları şakî yaptığı için kalplerini mühürlediği için Peygamberine diyor ki sen onlara duyuramazsın. Yani senin sözünle imanı kabul etmezler. Mezarda olanların imanları kabul olmadığı gibi onlar da imanı kabul etmezler demektir. Hadis-i Şeriflerde ölülerin işittikleri bildiriliyor. Bu işitmek kulaklı olan işitmektir. İki ayeti kelimede bildirilen işittirememek ise kabul ettirememek demektir. Aklı olan iyi düşünebilen bir kimse bu iki işitmeyi birbirinden kolay ayırabilir. Allahü Teala Neml suresinin sekseninci ayetinde mealen sen ölüye işittiremezsin. Buyurduktan sonra, sen ancak iman edenlere işittirebilirsin buyurdu. Mü'minlerin işittiğini bildirdi. İşitmek, kabul etmek demek olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Ayet-i kerîmede, işittiremezsin buyurulması, kulaklarıyla duymazlar demektir denirse, Allahü Teala kabirdeki mü'minlerin işittiklerini bildirmiş olur ki, Bizim anlatmak istediğimiz de budur. Kabirdeki müminlerin işittikleri Kur'an-ı Kerim ile açıkça bildirilince buna kimse inanmamazlık yapamaz. Kur'an-ı Kerim'den sonra Müslümanların en sağlam kaynağı olan hadisi i şerif'e inanmayanında buna inanması icap eder. Hazreti Ayşe radıyallahu anha kabirdeki yalnız kâfirlerin işitmeyeceklerini söylemiştir. Çünkü yukarıda yazdığımız onun bildirmiş olduğu hadisi şerif'te bir kimse mümin kardeşinin kabrini ziyaret eder ve kabir yanında oturursa ve selam verirse meyit onu tanır ve selamına cevap verir buyuruldu onu tanıması ve selam vermesi meyittin onu gördüğünü ve selamını duyduğunu göstermektedir Ayşe rayallahuha kâfirlerin işitmediğini haber verdiyse de, onların bildiklerini de haber vermektedir. Kendisinin bildirdiği bir hadisi i şerifte, benim doğru söylemiş olduğumu, onlar şimdi bilirler, buyurulmaktadır. Alimler buyuruyor ki, bilmek, işitmekle olur. Bunun için, ikisi arasında bir uygunsuzluk yoktur. İbni Teymiye ve İbni Kayyım-ı Cevziye ve İbn Recep, ve suyuti ve daha birçok alimler böyle olduğunu bildirmişlerdir. Çünkü ölmek bazı cahillerin dedikleri gibi yok olmak olsaydı onun bütün duygularının yok olması lazım gelirdi. Hazreti Ayşe'nin bildirdiği Buhari'de yazılı olan hadisi i şerifte meyyetin bildiği haber verildiği için duygularının gitmediği anlaşılmaktadır. Diğer sahabilerin haber verdikleri hadisi i şeriflerde ölülerin işittikleri bildirilmiştir. Hazreti Ayşe'nin bu işitmek kelimesinin kabul etmek, iman etmek demek olduğunu zannetmesi alimlerin söz birliğine uymamaktadır. Ehsâb-ı Kiram'ın sözleriyle onun sözünü ve onun haberindeki sözlerini birleştiren en doğru söz yine onun haber verdiği ziyaret hadisi şerifidir. Abdurrahman İbn-i Receb Hanbeli, 795, Miladi 1393'te Şam'da vefat etti. Rahmetullahi aleyh. i̇bn Hümam, Hidaye şerhi olan Fethül Kadir kitabında diyor ki, Hanefi mezhebinin alimleri yemin bilgilerini anlatırken diyorlar ki, Meyyit işitmez. Bir kimseyle konuşmamak için yemin eden bir kişi, onun Ölüsüyle ile konuşsa yemini bozulmaz. Hanefi alimlerinin yemin için olan sözleri örf ve adete dayanmaktadır. Bu sözler ölünün işitmediğini göstermez. Hanefi alimleri yemin üzerinde bilgi verirken bir kimse et yememek için yemin etse sonra balık yese yemini bozulmaz. Halbuki Allahü Teala balığa güzel et demiştir. Fakat Adette balık eti başkadır. Bunun gibi bir kimse birisiyle konuşmamaya yemin etse öldükten sonra ona söylese yemini bozulmaz. Çünkü adette konuşmak demek karşılıklı konuşmak demektir. Meyyit işitir fakat işitecek gibi konuşmadığı için adete göre konuşulmuş olmaz. Bunun için o kimsenin yemini bozulmaz denilmiştir. Meyit işitmediği için yeminini bozulmaz demek değildir. İbnü Humam Hazreti Ayşe'nin Bedir çukurundaki kâfirlere söylemesi ve diriler onlardan daha çok işitici değildirler diye yemin etmesi hadisi i şerifine sahih değildir dediğini bildiriyor. Ayşe radıyallahu anha Allahu Teala sen kabirde olanlara işittirici değilsin. Sen ölüye duyuramazsın. Buyurduktan sonra Rasulullah'ın öyle söylediği doğru olmaz demiştir. Diyor. Fakat bu hadisi şerif söz birliğiyle bildirilmiştir. Hazreti Aisha'nın buna inanmaması düşünülemez. Bu hadisi şerif ile ayet-i kerimem arasında uygunsuzluk da yoktur. Ayet-i kerimedeki ölü kafirleri bildirmektedir. İşittiremezsin demekte. De, faideli olmaz demektir. İşitmezler demek değildir. Bakara suresinin sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, anlamazlar mealindeki 171. ayeti kerimesi de böyledir. Yani kulakları vardır, gözleri vardır fakat imana ve doğru yola çağırmanı işitmedikleri ve görmedikleri için Allahü Teala Onlara sağır gibi ve kör gibi buyurmuştur. Sen ölüye işittiremezsin. Ayet-i kerimesi için İmam-ı Beydavi Hazretleri onlar doğru söze karşı kulaklarını tıkayanlar gibidir. Allah-u Teala dilediğine işitdirerek hidayete kavuşturur diyor. Küfürde inad edenleri Allah-u Teala ölülere benzetiyor. Bu ayet-i kerime Kasas Suresi'nin sen sevdiğini imana getiremezsin. Fakat Allahü Teala dilediğini imana kavuşturur. Mehalindeki elli altıncı ayeti kelimesine benzemektedir. İbnü Hümam sözüne devam ederek ölülere duyurmak yalnız Resulullah içindir demektedir. Buna karşılık bir şeyin Resulullah'a mahsus olduğunu söyleyebilmek için delil senet lazımdır deriz. Burada böyle bir senet yoktur. Hazret Ömer'in suali ve verilen cevap da hususi olmadığını göstermektedir. İbnü Hümam bedir çukurundaki kafirlere söylemek bir ata sözünü tekrarlamak gibi olur diyor ise de Hazret Ömer'e verilen cevap böyle olmadığını göstermektedir. İbnül Hümama göre Müslim kitabındaki meyitlerin cenazede bulunanların dönüşlerindeki ayaklarının seslerini işiteceklerini bildiren hadisi i şerif, meyyitin kabre konulduğu zaman sual ve cevap için işitmesini göstermektedir. Ondan sonra artık hiç işitmeyeceğini bildirmektedir. Çünkü ayet-i kerimeden meyyitin işitmediği anlaşılmaktadır. Allahü Teala kâfirlerin işitmediğini bildirmek için onlara ölüye benzetmiştir diyor. Buna cevap verilir ki bu söz kendi kendini çürütmektedir. Çünkü meyyitin kabre konduğu zaman işiteceğini söyleyenin her zaman işiteceğine de inanması lazımdır. Başka zamanlarda işitmez denilmemiştir. Kabre konulduğu zaman işiteceğini söylemenin de ayet-i kerimeye uygun olmaması lazım gelir. Kabirde bulunan meyitlere selam vermenin sünnet olduğunu ehli sünnet alimleri söz birliği ile bildirmiştir. Büyük alim İbn Melek Mesabih kitabını şerh ederken kabirde bulunanlara selam vermek hadisini açıkladıktan sonra bu hadisi şerif meyyitin işitmeyeceğini söyleyenlerin yanıldıklarını gösterdiği gibi İmam Ahmed'in ve Ebu Davud'un Sünen kitaplarında ve Hakimin Müstedrek kitabında ve İbn-i Ebi Şeybe'nin El-Musannef kitabında, ve Beyheki'nin Azabül Kabir kabr kitabında, ve Tayâlîsî ile Abdü i̇bn Hamid'in Müsned kitaplarında, ve Hammad İbn-i Sırrî'nin Ez-Zühd kitabında, ve İbn-i Cerir ve i̇bn Ebi Hatem'in, ve başka alimlerin sahih yollarla bildirdikleri, Bera bin Azib'in radıyallahu an bildirdiği, Kabirdeki fitne ve sual, hadisinin sonunda Mü'min olan meyyit için, kulum doğru söyledi, sesi işitilir. Kabre cennetten yaygı serilir. Cennet elbiseleri giydirilir. Meyyit için cennetten bir kapı açılır. Kabre cennet kokuları yayılır. Görebildiği yerlere kadar yayılır. Güzel yüzlü, güzel elbiseli, Güzel kokular saçan birisi gelir. Buna, sen kimsin, senin o hayırlı yüzün nedir der. Ben senin salih amelinim der. Bunu işitince, Ya Rabbi, kıyamet çabuk kopsa, Ya Rabbi, kıyamet çabuk kopsa da, çoluk çocuğuma ve mallarıma kavuşsam der, buyurulmuştur. Kafir olan meyyit için, bunların tersi sıkıntılar olur. Bu hadisi i şerif, Meyyit'in işittiğini ve gördüğünü ve konuştuğunu ve koku aldığını ve anlayışı olduğunu ve düşündüğünü ve cevap verdiğini göstermektedir. Bu işlerin hepsi kabir sualinden sonra olmaktadır. Böyle olduğunu alimler söz birliğiyle söylemişlerdir. İmamı Süyûtî gibi hadis alimleri bu hadisin mütevâtir yani en doğru hadislerden olduğunu bildirmişlerdir. Bu hadisi i şerif ölülere selam vermenin dirilere selam vermek gibi olduğunu ve onların da işittiklerini göstermektedir demektedir. İmam-ı Ahmed 241 Miladi 855'te Bağdat'ta Ebu Davud Süleyman Siştani Hambeli 275 Miladi 888'de Basra'da Hakim Muhammed Nişapuri 405 Miladi bin on dörtte Abdullah İbni Ebî Şeybe, iki yüz otuz beş, sekiz yüz Ebu Bekr Ahmet Beyheki, dört yüz elli sekiz, Mîlâdî bin altmış Ebu Davüd Süleyman Tayalisi Basri, iki yüz dört, Mîlâdî sekiz yüz on Ebu Muhammed Abdü İbni Hamid Keşi, iki yüz kırk dokuz, Miladi 863'te Hammad ibn Sirri Darimi 243, Miladi 857'de Küfe'de Muhammed bin Cerir Taberi 310, Miladi 923'te Bağdat'ta Ebubekr Muhammed ibn Ebi Hatem Nişapuri 320, Miladi 932'de Abdüllatif ibn Melek 801, Miladi 1399'da İzmir'de, Tire'de vefat etmişlerdir. Rahmetullahi aleyhim ecmain. Fetâvâ-yı kitabında, kabir ziyaretinin yasak olmadığını İmam-ı Azam Ebu Hanife bildirmiştir. Vehhâbî kitabı da, kabir ziyaretinin caiz olduğunu yazmaktadır. İmam-ı Muhammed'in sözünden, kabir ziyaretinin, kadınlar içinde caiz olduğu anlaşılmaktadır, diyor. tehsip kitabında kabir ziyareti müstehaptır. Meyyiti ziyaret etmek yakın ve uzaklığına göre onu diriyken ziyaret etmek gibidir diyor. Hüseyin Semani'nin Hazanetül Müftin kitabında da böyle yazılıdır. Kabirleri ziyaret ederken ayakkabılar çıkarılır. Meyyitin yüzüne karşı kıbleye arka vererek durulur. Esselâmü aleyküm ya ehlal kubur allah Teala sizi ve bizi mağfiret eylesin. Siz bizim öncülerimizsiniz. Biz de sizin eserleriniziz denir. Garâib kitabında da böyle yazılıdır. Kabristanda yüksek sesle veya yavaşça Sûre-i Mülk okunabilir. Diğer surelerin de okunacağı Zahire kitabında, Kabirlerin yanında Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti anlatılırken bildirilmektedir. Kadihan Hasen'in dipnot 1. Kadihan Fergani 592 Miladi 1196'da vefat etti. Haniye fetvalarında yazılı olduğu gibi, meyyitin Kur'an-ı Kerim sesini duyarak rahatlamasını niyet eden kimse yüksek sesle okur. Böyle niyet etmeyen kimse Yavaş okur çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in nasıl okunursa okunsun işitir. Bezzaziye'de diyor ki, Kabristan'daki yeşil otları koparmak mekruhtur. çünkü bu otlar tesbih eder. Bu tesbihler meyyitin azaptan kurtulmasına yarar. Meyit bu tesbihlerle rahat eder. Şen bilali'nin İmda'dul Fita'h kitabında ve Hanefi alimlerinden başkalarının kitaplarında da böyle olduğu yazılıdır. Fetva vermek derecesine yükselmiş olan böyle büyük alimlerin bildirdiklerine göre, meyyit dirilerin işitemediği yeşil otların tesbihi gibi sesleri işitince kendisine seslenen insanın sesini işitmez olur mu? İşitmez diyenler belki dünyada kulakla işitildiği gibi işitmezler demek istemişlerdir. Böyle olunca fıkıh kitaplarında yemin bahsinde yemini anlatırken söylediklerinin araları bulunmuş olur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifine de inanılmış olur. Alimler arasında söz birliği hasıl olur. Mezhebin reisi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh buna inanmadığını bildirdi denilirse bu yüce imamda Öteki mezhep imamları gibi sahih hadisler benim mezhebimdir buyurmuştur. Hatta Resûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pek fazla uyduğu için mürsel, hatta zayıf olan hadis-i şerifleri bile mezhebine senet olarak almıştır. Böyle bir imamın sahih hadislere uymayacağı düşünülebilir mi? Buradan da anlaşılıyor ki meyyitin, İşitmeyeceğini söyleyen birkaç alim dünyada işitildiği gibi işitmez demek istemişlerdir. Çünkü sahih hadisi bırakıp da başkasının sözüne uymak hiçbir alim için caiz olmaz. Rasulullah Efendimizin ve iki kabir arkadaşı olan Ebu Bekr ve Ömer (r.a.) anıhumanın mübarek mezarlarını ziyaret etmenin ve onlara selam vermenin ve kendilerinden şefaat istemenin sünnet olduğunu, Hanefi mezhebinin alimleri söz birliği ile bildirmişlerdir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve iki arkadaşının işittiklerine inanmamış olsalardı, bu sözleri birbirini tutmazdı. Hatta her kabri ziyaret etmek sünnettir, sözlerine uymazdı. Bunların yemin üzerindeki sözlerinin dünyada dirilerin işitmesi için olduğu söylenince sözlerinin arasında uygunsuzluk hiç kalmamaktadır. Faide, Ahmet İbni Temiiye Dipnot 1. İbni temiye 728, Miladi 1328’de Şamda vefat etti. Kitabül intisar, Fil imamı Ahmet kitabında diyor ki Bedir'de çukura doldurulan kâfirlerin işitmelerine Hz. Ayşe'nin inanmaması onun için suç olmaz. Çünkü o hadisi şerifi işitmemiştir. Fakat başkalarının inanmaması suç olur. Çünkü bu hadisi şerif her tarafa yayıldı. Zaruri inanılması lazım gelen bilgilerden oldu. İbn Teymiyye'nin bu sözü Bedir çukurundaki kâfirlerin işittiklerine inanmayanların kâfir olacağını göstermektedir. Çünkü dinde inanılması zaruriye olan bir şeye inanmayanın kâfir olacağı mezhep kitaplarının hepsinde yazılıdır. Meyitin işitmeyeceğini söyleyen birkaç alim ve mesela Âişe radıyallahu anh'a kabirdeki kâfirlerin işitmeyeceklerini söylemişlerdir. Fakat Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmeti içinde şehit olanların, veli olanların kabirlerinde işiteceklerine inanmayan hiçbir alim yoktur. Hazreti Ayşe de başkaları da buna inanmışlardır. Zamanımızda türemekte olan mezhepsizlerin ve bunlara aldanan bazı cahillerin meyyit işitmez demelerinin hatta Resulullah'ı da buna katmalarının kötülüğü çirkinliği buradan anlaşılmaktadır. Bu cahillerin, bu sapıkların cezalarını kahhar olan Allahü Teala elbette verecektir. İbni temiye ölülerin diriltilmesi üzerindeki fetvalarında diyor ki, ölüler kendilerini ziyaret edenleri bilirler mi? Tanıdıklarından veya tanımadıklarından biri kabre geldiği zaman, bunun geldiğini anlarlar mı? Cevabında evet bilirler ve anlarlar diyor. Ölülerin buluştuklarını ve soruştuklarını ve dirilerin yaptığı işlerin onlara gösterildiğini bildiren haberleri yazıyor. Hazreti Halit İbni Zeyt Ebu Eyyub Ensarî Hazretlerinin haber verdiği hadisi i şerifi Abdullah ibni Mübarek nakletmektedir. Bu hadisi i şerifte bir mümin Vefat ederken, bir rahmet meleği, bunun ruhunu alır. Meyitler dünyada müjde isteyenlerin toplandığı gibi, bunun etrafına toplanırlar. Ona sormaya başlarlar. İçlerinden birkaçı da, kardeşinizi bırakınız dinlensin. Çok sıkıntılı yerden geliyor derler. Etrafına üşüşürler. Dünyadaki tanıdıklarını sorarlar. Filan adam ne yapıyor, filanca kadın evlendi mi? derler buyurulduğunu bildiriyor. halet bin Zeyd, radıyallahu anh, 49, miladi 670 senesinde, Süfyan bin Avf emrindeki asker ile, İstanbul'u muhasara ederken, dizanteri hastalığından vefat etti. İstanbul'da, Eyüp denilen yerdeki türbesi çok muhteşem olup, ziyaretçiler, mübarek ruhiyle tevessül etmektedirler. Allahü Teala şehitlerin diri olduğunu, ve rızıklandırıldıklarını bildirdi. Bir hadisi i şerifte şehit ruhlarının cennete girdikleri haber veriliyor. Alimlerden birkaçı bu nimetlerin yalnız şehitler için olduğunu, sıddıkların böyle olmadıklarını söylüyorlar ise de imamlarımızın ve ehli sünnet alimlerinin çoğunun söylediği doğrudur. Bunlar diri olmak ve rızıklandırılmak ve ruhların cennete girmesi Yalnız şehitler için değildir, dediler. Ayet-i kerimelerden ve hadisi şeriflerden böyle anlaşılmaktadır buyurdular. Bunların yalnız şehitler için bildirilmesi, şehitlerin ölüp yok oldukları sanılarak cihattan korkulmasını önlemek içindir. Cihada gitmeye ve şehit olmaya mani olan şüpheyi gidermek içindir. İsra suresinin Fakirlik korkusu ile evlatlarınızı öldürmeyiniz. Mehalindeki 31. ayeti de bunun gibidir. Fakirlik korkusu olmadan da öldürmek caiz olmadığı halde fakirlik korkusu ile öldürenler çok olduğu için ayeti kerime vakalara göre gönderilmiştir. Abdülvehhab Muhammed bu ayeti kerimeyi ileri sürerek kabir ziyaretini yasaklamaktadır. Buraya kadar. Ahmet İbni Teymiyye-i Harrani'nin kitabındaki vesikaları bildirdik. Vehhabiler İbni Teymiyye'nin yolunda olduklarını söylüyorlar. Onun büyük alim olduğunu bildiriyorlar. Kendisine Şeyhül İslam diyorlar. Halbuki onun kitaplarını ve fikirlerini kabul etmiyorlar. O bütün meyyitlerin şehitler gibi diri olduklarını ve şehitler gibi rızıklandırıldıklarını bildiriyor. Onun sözüne uymayan ve onun sözüne uyanlara kafir ve müşrik damgası basanların, onun yolunda olduklarına hiç inanılır mı? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işitmez ve ziyarete gelenleri, kendisine yalvaranları görmez, bilmez ve tanımaz diyen ahmaklar, İbni Teymiye'nin ve hiçbir kimsenin yolunda değildirler. Kendi nefsleri, keyifleri arkasındadırlar. Allahü Teala bunlara akıl versin ve doğru yolu göstersin. Amin. Meyyitlerin dirileri gördüklerini bildiren vesikalardan biri Buhari'deki, her meyit'e her sabah ve her akşam ahiretteki yeri gösterilir. Cennetlik olana cennetteki yeri, cehennemlik olana cehennemdeki yeri gösterilir. Hadisi şerifidir. Gösterilir sözü gördüklerini bildirmektedir. Allahü Teala Firavun'un adamları için onlara sabah akşam ateş gösterilir buyurdu. Meyit görmeseydi gösterilir demek faydasız olurdu. Ebu Nuaym Amr bin Dinardan alarak bildiriyor ki bir kimse ölünce ruhunu bir melek tutar. Ruh bedenin yıkanmasına, kefenlenmesine bakar. Kendisine insanlar seni nasıl övüyorlar işit denir. Abdullah İbni Ebi Dünyanın dipnot 1. İbni Ebi Dünya 281 Miladi 894'te Bağdat'ta vefat etti. Amr bin Dinardan alarak bildirdiği hadisi i şerifte Bir kimse öldükten sonra çoluk çocuğunun başına gelenleri bilir kendisini yıkayanlara ve kefenleyenlere bakar buyuruldu. Buhari'deki sahih hadiste Münker ve Nekir melekleri sual ve cevaptan sonra meyyite cehennemdeki yerine bak. Allahü Teala değiştirerek sana cennetteki yeri ihsan eyledi derler. Bakar ikisini birlikte görür buyuruldu. İbn Ebi Dünya ve Beyhaki Şuabül İman kitabında Ebu Hüreyre'den bildirdikleri hadisi i şerifte bir kimse tanıdığı kabir yanına gelip selam verirse meyyit de onu tanır ve selam verir. Tanımadığı kabrin başına gelip selam verirse selamına cevap verir. Buyuruldu. Bu hadisi i şeriften anlaşılıyor ki meyyit kendini ziyaret edeni kabri başına geleni görmektedir. Görmeseydi Dünyada tanımamış olduğunu tanımaması bildirilmezdi. Birincisini tanıyarak cevabı veriyor. İkincisinin selamına tanımayarak cevap veriyor. İmam-ı Ahmet ve hâkim, Hazreti i Âişe'den radıyallahu anha, haber veriyorlar ki, odama girer, elbisemi çıkarırdım. Çünkü kabirlerde babam ve zevcim vardı. Hazreti Ömer radıyallahu teâlâ anh da, Defnedildikten sonra odama girince elbiselerimi çıkarmaz oldum. Çünkü o yabancıydı. Ondan haya ederdim. Erbeynütta'iye kitabında bildirilen hadisi i şerifte bir meyyit dünyada sevdiği kimse kendisini ziyarete geldiği zaman sevinir buyuruldu. Bu hadisi i şerif meyyitin ziyarete geleni gördüğünü bildiriyor. Görmeseydi, tanımaz ve sevinmezdi. Sahih-i Müslim'de, Amr ibn-i As'tan, radıyallahu anh, dipnot bir. Amr ibn As, kırk üç, miladi altı yüz altmış Mısır'da vefat etti. Haber veriliyor. Öleceği zaman buyurdu ki, Beni defnedince, üzerime toprak atınız. Sonra bir hayvan kesilerek, etleri parçalanacak zaman kadar, Kabrimin başında bekleyiniz. Sizinle kabrime alışayım ve sizi göreyim. Böylece Rabbimin gönderdiği sual meleklerine rahat cevap vereyim. Kabirdeki meyyitlerin duyduklarını ve gördüklerini bildiren böyle sağlam haberler çoktur. Lüzumu kadar bildirdik. Uzatmaya hacet olmasa gerektir. Dirilerin yaptığı işlerin ölülere gösterildiğini yukarıda bildirmiştik. Onlar da görmek olmasaydı, işlerin onlara gösterilmesi doğru olmazdı. Çünkü işlerin gösterilmesi demek iki omuzda bulunan Kiramen Katibin meleklerinin yazdığı şeylerin gösterilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu da mevtaların gördüğünü bildirmektedir. Bunun için biz de ölülerin görmesini anlattıktan sonra dirilerin işlerinin onlara gösterilmesini bildiren Hadisi i şerifleri yazmayı uygun bulduk. Bu bilgileri cahiller anlamıyor. Çünkü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyyesini ve bu konudaki hadisi i şerifleri işitmemişlerdir. Kendilerini alim sanan bu adamlar o kadar cahil ve o kadar ahmaktırlar ki kabirde olan peygamberler salavatullahi teala aleyhim ecmaîn ve veliler rahimehullahu teala kabir başına gelip kendilerinden şefaat isteyenleri ve yalvaranları nasıl bilirler diyorlar bunlara deriz ki o büyüklere dünyadayken birçok şeyler bildiriliyor öldükten sonra da niçin bildirilmesin yahut deriz ki Allahü teala adet-i ilahiyesinin dışında olarak bunlara ikram ve ihsan ederek İşitiyorlar ve biliyorlar. Dirilerin işlerinin ölülere gösterildiği hadisi şeriflerde bildirilmiştir. Buna inanmayanlara karşı vesiko olan hadisi şerifleri yukarıda bildirdik. Bu hadisi şerifleri okuyup anlamayan biri ölü yalnız dünyadayken tanımış olduğu kimseleri görüp işitir derse ona deriz ki hadisi şerifler tanıdık ve tanımadık diye ayırmıyor. Fakat bunlar inat ediyorlar. Ölüp de başlarına gelinceye kadar inanmazlar. Ümmetin amellerinin Resulullah'a gösterildiğini bildiren pek çok hadisi i şerif vardır. Bezzaz'ın sahih kimselerden alarak, Abdullah İbni Mes'ud hazretlerinden haber verdiği hadisi i şerifte, Hayatım sizin için hayırlıdır. Bana anlatırsınız. Ben de size anlatırım. Öldükten sonra vefatım da sizin için hayırlı olur. Amelleriniz bana gösterilir. İyi işlerinizi gördüğüm zaman Allahü Teala ya ham Kötü işlerinizi gördüğüm zaman sizin için af ve mağfiret dilerim. Buyuruldu. Bu hadisi şerif, Rasulullah'tan işittim denilerek bildirildi. Başka sağlam kimseler bunu mürsel olarak da bildirmişlerdir. Amellerin, işlerin tanıdıklara gösterildiğini bildiren hadisi i şerife gelince İmam Ahmet ve Hakimi Tirmizi Nevadirül Usul kitabında ve Muhammed bin İshak İbni Mende dipnot 1 İbni Mende 395 miladi 1005'te vefat etti. Adındaki meşhur hadis alimlerinin bildirdikleri hadisi i şerifte yaptığınız işler kabirde olan yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza bildirilir. İyi işlerinizi görünce sevinirler. Böyle olmayan işleriniz için, Ya Rabbi, bizi doğru yola kavuşturduğun gibi, bu kardeşimizi de kavuştur. Ondan sonra ruhunu al, derler, buyuruldu. Büyük hadis alimi Süleyman Ebu Davud Tayalisi, Dipnot 2, Ebu Davud 204. Miladi 819'da vefat etti. Müsned kitabında Cabir bin Abdullah'tan gelen hadisi şerifi şöyle bildiriyor: Yaptığınız işler mezardaki yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza gösterilir. İşleriniz iyi ise sevinirler. İyi değil ise ya Rabbi. Bunlara iyi işler yapmaları için kalplerine ilham eylederler. İbn Ebi Şeybe Musannef kitabında ve Hakimi Tirmizi ve İbn Ebi Dünya İbrahim bin Meysere'den haber veriyorlar ki Ebu Eyyub el Ensari İstanbul'a gaza etmeye gitti. Birinin yanından geçerken bir kimsenin öğle vakti yaptığı işler akşam olunca mezardakilere gösterilir. Akşam yaptığı işleri sabah olunca mezardakilere gösterilir dediğini işitti. Ebu Eyyub Hazretleri böyle ne söylüyorsun dedikçe de, vallahi bunu sizin için söylüyorum dedi. Ebu Eyyub yahram bi sana sığınırım. İbadet-i samitin ve sa'at bin ubadenin yanında onlar öldükten sonra yaptıklarımdan dolayı yüzümü kara etme dedi. O kimse cevabında Allahü Teala kullarının kusurlarını örter, amellerinin iyisini gösterir buyurdu. Hakimitir Müzi'nin Nevadir kitabında bildirdiği hadisi şerifte insanların yaptıkları işler Pazartesi ve Perşembe günleri Allahü Teâlâ'ya arz olunur. Peygamberlere, evliyaya ve ana babaya Cuma günleri gösterilir. İyi işleri görünce sevinirler. Yüzlerinin parlaklığı artar. Allah'tan korkunuz, ölülerinizi incitmeyiniz buyuruldu. İnsanların yaptığı işler, mezardaki tanımadıkları ölülere de bildirilir. Abdullah İbni Mübarek ve İbni Ebid Dünya'nın, Ebu, Ebu Eyyub el-Ensari'den bildirdikleri hadisi i şerifte, Yaptığınız işler, ölülere bildirilir. İyi işlerinizi görünce sevinirler, kötü işlerinizi görünce üzülürler. Buyuruldu. Hakim İtir ve İbni Ebüd Dünyanın ve Beyheki'nin Heki'inin Şuabül İman kitabında Numan bin Beşir'den bildirdikleri hadisi şerifte, mezardaki kardeşleriniz için Allahü Teala'dan korkunuz, yaptığınız işler onlara gösterilir. Buyuruldu. Bu iki hadisi i şerif bütün ölüler içindir. Ebu Derdâ radıyallahu teâlâ an buyuruyor ki yaptığınız işler ölülerinize gösterilir. Bununla sevinirler veya üzülürler. İbnü'l-Kayyimi Cevziyye Kitabü'r Ruh kitabında İbn Ebü'd-Dünyadan o da Sadaka bin Süleyman Caferî'den bildiriyor ki bir kötü huyum vardı. Babamın ölümünden sonra pişman oldum. Bu taşkınlıklarımdan vazgeçtim. Bir aralık bir kabahat yaptım. Babamı rüyada gördüm. Ey oğlum! Senin güzel işlerinle kabrimde rahat ediyordum. Yaptığın işler bize gösteriliyor. İşlerin, salihlerin amellerine benziyor. Fakat, son yaptığından dolayı çok üzüldüm, utandım. Yanımdaki mevtalar arasında beni utandırma, dedi. Bu haber, yabancı mevtaların da dünyadaki işleri anladıklarını gösteriyor. Çünkü, çocuğun işleri babasına gösterildiği zaman, babası oğluna, beni yanımdaki ölülere utandırma, demektedir. Yabancı ölüler, çocuğun işlerinin babasına gösterildiğini anlamasalardı, babası rüyada böyle söylemezdi hazret Halit bin Zeyd Ebu Eyyûb el-Ensâri'nin, radıyallahu teâlâ anh, bildirdiği hadisi i şerifte de, tanıdığı bütün ölülere, dünyadaki işlerin gösterildiğini, yukarıda bildirmiştik. Dördüncü kısım, Meyyitlerin, birbirini ziyaret etmeleri ve buluşmaları da, sahih haberlerle bildirilmiştir. Haris bin Ebi Üsâme, ve Ubeydullah bin Said Vâilî, İbane kitabında, ve ukayli Câbir bin Abdullah'tan haber verdikleri hadisi i şerifte, Ölülerinizin kefenini güzel yapınız, onlar, kabirlerinde birbirlerini ziyaret ederler, ve övünürler, buyuruldu. Müslim, sahihindeki hadisi i şerifte, kardeşinin cenaze işini görenleriniz, kefenini güzel yapsın, buyuruldu. Çünkü meyyitler, birbirini ziyaret ederler ve övünürler. Ebu Hüreyre'nin bildirdiği hadisi i şerifte, ölülerinizin kefenlerini güzel yapınız. Çünkü birbirlerini kefenleri içinde olarak ziyaret ederler, buyuruldu. Tirmizi ve İbni Maciye ve Muhammed bin Yahya Hemedanî, Sahih kitabında ve İbni Ebid Dünya ve Beyheki Şuabül İman kitabında, Ebu Katade'den bildirdikleri hadisi i şerifte, Biriniz din kardeşinin cenaze işlerini görürse, kefenini güzel yapsın. Çünkü onlar kabirleri içinde birbirlerini ziyaret ederler, buyuruldu. Haris bin Ebi Üsame Bağdadi, 282 Miladi 895'te Ubeydullah Vayili 440 Miladi 1048'de Muhammed bin Ömer Hicazi Ukayli 322 Miladi 934'te Muhammed Tirmizi 320 Miladi 932'de Bak şehrinde Muhammed İbni Mace 273 Miladi 886'da Kazvin'de Muhammed Hemedani Mısırı Şafi'i 347. Miladi 959'da Abdullah İbni Ebi Dünya 281. Miladi 894'te Bağdat'ta Ahmet Abu Bekir Beyheki 458. Miladi 1066'da Nişapur'un Beyhek köyünde vefat etmiştir. Rahmetullahi Teala aleyhim ecmain. İbn Teimiye fetvalarının çeşitli yerlerinde diyor ki, kabirlerin bulunduğu şehirler dünyada birbirlerine yakın olsa da uzak olsa da mevtalar birbirlerini ziyaret ederler. Uzak şehirlerde bulunan mevtaların ruhları birbirleriyle buluşurlar. Hanefi mezhebinin alimleri fıkıh kitaplarında kefenin güzel olması sünnettir. Çünkü mevtalar birbirlerine övünürler ve birbirlerini ziyaret ederler yazılıdır. Hatta bütün mezheplerin alimleri fıkıh kitaplarında bunun böyle olduğunu bildirmektedirler. Böyle olduğunu bildiren haberler ve insanı hayrete düşüren vakalar çok bildirilmiştir. Okumak arzu edenler hadis alimi İmamı Suyuti Hazretlerinin Şerhu's-Sudur kitabına müracaat buyursun. Mezhepsizler hadis alimlerine güvendiklerini söylüyorlar. Hadis kitaplarından senet vesika olarak çok hadisler yazıyorlar. En büyük İslam alemi İbn Teymiyye'dir diyorlar. Bu hadis kitaplarında ölülerin Bizim bilmediğimiz ve anlamadığımız bir görmekle ve işitmekle duyduklarını okuyorlar da bunlara inanmıyorlar. Resulullah Efendimizin ve evliyanın işittiklerine inananlara kafir diyorlar. Müşrik diyorlar. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek türbesi önünde şefaat ya Resulallah diyen hacıları müşrik biliyorlar. Bundan dolayı yüz binlerce hacının, minada kestikleri yüz binlerce kurbana, netstir leştir diyerek bu kurban etlerini yemiyorlar. Toprakla örtüp, üzerlerinden buldozer geçiriyorlar. Müşriklerin kestikleri yenmez ve satılmaz diyorlar. 5. Kısım Ölüler, dünyada diri olanların yaptıkları işleri, kendilerine gösterilmeksizin de bilmektedirler. Meshep sizlerin allame dedikleri çok büyük bildikleri İbnül Kayyım-ı Cevziyye Kitabü'r Ruh kitabında şöyle yazmaktadır. Fasl. Hafız yani hadis alimi Ebu Muhammed Abdullah Eşbili rahimehullahü teala burada uzun şeyler bildirmektedir. Ölüler dirilerin işlerinden haber sorarlar dirilerin sözlerini ve işlerini anlarlar. Kitabında bir sahife sonra Amr bin Dinar diyor ki İnsan ölünce geride bıraktıklarındaki olan bitenleri bilir. Kendisini yıkadıklarını ve kefenlediklerini görür. Onlara bakar. İbni Kayyım-ı Cevziye kitabında bir sahife daha sonra diyor ki Sa'b bin Cusame ile Af bin Malik birbiriyle ahiret kardeşi oldular. Hangimiz önce ölürsek rüyada görünelim dediler. Sahab önce öldü. Avfa rüyasında göründü. Av sordu. Allahu Teala sana ne yaptı? Affe ile dedi. Konuşmalarının sonunda kardeşim ben öldükten sonra bana yakın olanların yaptığı her şey bana bildiriliyor. Hatta kedimizin şu kadar gün önce öldüğünü haber aldım. Kızım altı güne kadar ölecektir. Ona vasi ol," dedi. Rüya'da söylediği gibi oldu. Kitabında bundan sonra Sabit bin Kays'ın Halit bin Velid'in radıyallahu teala anh askeri arasında bulunan birisine rüyasında göründüğünü bildiriyor. Halit bin Velid'e git, ona söyle ki Şehid olduğum zaman, İslam askerinden birisi yanıma geldi. Sırtımdan, çelik gömleğimi çıkarıp, çadırına götürdü. Çadırı en sondadır. Çadırı yanında, uzun yuları olan bir at otlamaktadır. Gömleğimi ondan alsın, dedi. Bu kimse halide bunları bildirdi. Gittiler, gömleği çadırda buldular. Altıncı kısım Dirilerin yaptıkları işleri haber alınca ölülerin incindikleri İmamı Suyuti'nin Şerh kitabında Deylemi'nin Ayşe validemizden radıyallahu anha bildirdiği hadisi şerifi yazıyor. Burada insan evindeyken nelerden incinirse kabrinde de onlardan incinir. Buyuruldu. İmamı Kurtubi Teskiret kitabında diyor ki: Dünyada olanların yaptıkları şeyleri Allahü Teala bir melek ile yahut alamet ile işaretle veya başka bir yoldan ölülere bildirir. İbnül Kayyımı Cevziye Kitabü'r Ruh kitabında diyor ki: Dirilerin ruhları ile ölülerin ruhlarının buluştuklarını bildirenlerden biri de şudur. Diri, ölüyü rüyada görerek ondan bir şeyler soruyor. Meyit dirinin bilmediklerini ona haber veriyor. Verdiği olmuş veya olacak haberler doğru çıkıyor. Çok defa diriyken gömmüş olduğu ve kimseye bildirmediği malın yerini haber veriyor. Alacağı olduğunu ve şahitlerini bildirmesi de çok görülmüştür. Kimsenin bilmediği, kendinin gizli yaptığı bir işe haber vermesi ve bildirdiği gibi çıkması çok görülmüştür. Çok şaşılacak bir şey de, şu zamanda öleceksin dediği kimsenin, o zamanda öldüğü görülmüştür. Bir dirinin gizlice yaptığı bir işin, bir ölü tarafından başka bir diriye bildirilmesi de çok görülmüştür. Sab ve sabit öldükten sonra, Rüyada dirilerle konuşmuşlardır. Bunları yukarıda bildirmiştik. İmamı Suyuti Şerhü Sudur kitabında Muhammed bin Siirinden, radıyallahu anh bildiriyor ki: Meyyitin bildirdiği şeyler hep doğrudur. Çünkü meyyit hiç yalan ve yanlışlık olmayan bir alemdedir. O alemde olanlar hep doğru söyler. Gördüklerimiz ve anladıklarımız bu sözümüzü kuvvetlendirmektedir. İbnü'l-Kayyım ve başkaları da böyle söylediler. Ruh latif olduğu için duygu organlarıyla anlaşılmayan şeyleri anlamaktadır. Hakim ve Beyheki Delail kitabında Süleyman'dan haber veriyorlar ki Ümmü Seleme Hazretlerinin yanına girdim. Ağlıyordu. Niçin ağladığını sordum. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördüm. Ağlıyordu. Mübarek başında ve mübarek sakallarında toprak vardı. Mübarek yüzünüz niye böyle diye sordum. Oğlum Hüseyin'in şehit edildiğini gördüm buyurdu. Bunu Hatîb-i Tebrizi Mişkâtül Mesabih kitabında da yazmaktadır. İbni Ebi Dünya, rahmetullahi aleyh Beni Esed kabilesinden bir mezarcıdan bildiriyor. Mezarcı diyor ki: Bir gece kabristandaydım. Bir kabirden şöyle ses geldi. Ey Abdullah dedi. Ne istiyorsun ya Cabir? cevabı verildi. Yanın bizim yanımıza annemiz gelecek dedi. Onun bize faydası olmaz. Bize dua olunmaz. Babam ona kızmıştı. Dua etmemek için yemin etmişti. Cevabı verildi. Sabah olunca bir kimse geldi. Bu iki kabir arasına bir mezar kazmamı söyledi. Gece ses işitmiş olduğum iki kabri gösterdi. Bu kabirdekilerin ismi nedir dedim. Bunun ismi Cabir'dir. Şunun ismi Abdullah'tır diyerek gösterdi. Gece işittiklerimi ona söyledim. Evet, onun için dua etmemeye yemin etmiştim. Şimdi yeminimi bozup, dua edeceğim ve kefaret vereceğim, dedi. Abdullah Eşbili Maliki 497 Miladi 1104'te Sa'ab bin Cüsame, Ebu Süfyan'ın hemşiresi Zeynep binti Harbin oğlu olup, Hazreti Abu Bekr'in hilafeti zamanında vefat etti. Ebu Shuja şehirdar Deylemi, 558 milyadî 1164'te Hâkim Muhammed Nishapurî, 405 milyadî 1014'te, Süleyman bin Yasar, Meimune radıyallahu anhânın azatlısıydı. 107 Miladi 726'da veli Yüdün Muhammed Hatibi Tebrizi Şafi'î 749. Miladi 1347'de Ahmed İbn Haceri Askalani 852. Miladi 1448'de Mısır'da Hafız Yusuf İbni Abdilber Malikî 463. Miladi 1071'de, Endülüs'te Şatibede vefat etti. Rahmetullah yaleyhim ecmain. Yedinci kısım. Ölülerin iş yaptıkları, Allahü Teala'nın izniyle onlarda birçok şeyler görüldüğü sahih kitaplarda bildirilmektedir. Hadis alimi İmam Süyuti, El mütekaddim kitabında ve Hafız İbni Hacer fetvalarında buyuruyorlar ki. Müminlerin ruhları İlliyin denilen makamda, kâfirlerin ruhları Sıccin denilen yerdedir. Her ruh cesedine bilinmeyen bir halde bağlıdır. Bu bağlılıkları dünyadaki bağlılıklar gibi değildir. Rüya gören kimsenin gördüğü şeylere olan bağlılığı gibidir. Fakat ölülerin cesetlerine ve başka şeylere bağlılıkları rüya görenin bağlılığından pek çok kuvvetlidir. Bunun içindir ki, İbn-i Abdilberrin, ruhlar kabirlerinin yanındadır sözüyle, yukarıdaki sözün arasını bulmak güç olmaz. Ruhların, kendi cesetlerine tesir ve tasarruf etmelerine ve kabirde bulunmalarına izin verilmiştir. Meyit kabirden çıkarılıp, başka kabre konursa, Ruhun bedenle olan bağlılığı bozulmaz. Beden çürüyüp toprak maddeleri, sıvıları ve hasıl olan gazları dağılınca bu bağlılık yine bozulmaz. İmamı Suyuti buyuruyor ki ruhun illiyinde olduğu halde bedene bağlanmasına ve tasarruf yapmasına izin verildiğini İbn Asakir'in Abdullah İbn Abbas'tan haber verdiği şu hadisi şerif göstermektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cafer Tayyar Hazretleri şehit olduktan sonra buyurdu ki: Bir gece Cafer Tayyar yanıma geldi. Yanında melek vardı. İki kanatlıydı. Kanatlarının uçları kana boyanmış idi. Yemen'deki Bişe denilen vadiye gidiyorlardı. İbni Adi'nin Hazreti Ali ibni Ebi Talib'ten haber verdiği hadisi i şerifte Cafer bin Ebi Talibi meleklerin arasında gördüm. Bir şah yağmur geleceğini müjdeliyorlardı. buyuruldu. Hadis âlimlerinden Hakimin Abdullah İbni Abbas'tan verdiği haberde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyordum. Esma binti Umeys yanımızdaydı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyküm Selam dedikten sonra: "Ya esma Şimdi zevcin Cafer Cebrail ve Mikail ile birlikte yanıma geldiler. Bana selam verdiler. Selamlarına cevap verdim. Bana dedi ki Muhte gazasında kafirler ile birkaç gün savaştım. Vücudumun her tarafında 73 yerimden yaralandım. Bayrağı sağ elime aldım. Sağ kolum kesildi. Sol elime aldım. Sol kolum kesildi. Allahü Teala iki kolum yerine bana iki kanat verdi. Cebrail ve Mikail ile birlikte uçuyorum. İstediğim zaman cennetten çıkıyorum. İstediğim zaman girip Meyvelerini yiyorum, buyurdu. Esma bunları işitince, Allahü Teala'nın nimetleri, Cafere afiyet olsun. Fakat, herkes bunu benden işitince inanmazlar diye korkuyorum. Ya Resûlallah, minbere çık, sen söyle. Sana inanırlar, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mescide teşrif edip, Minbere çıktı. Allahü Teâlâ'ya hamd ve Sena eyledikten sonra Cafer İbni Ebi Talip Cebrail ve Mikail ile birlikte yanıma geldiler. Allahü Teâala ona iki kanat vermiş. Bana selam verdi buyurdu. Sonra Esma'ya haber verdiklerini bir bir söyledi. Bu hadisi şerifler gösteriyor ki Allahü Teala şehit olan ve salih olan kullarına insanlara faydalı olan işleri yapmak için izin vermektedir. Bunu bildiren daha nice haberleri hadis alimleri yazmışlardır. Bunlardan birini İmamü Celaleddin Süyuti şöyle bildiriyor. İbn dünya diyor ki: Ebu Abdullah Şami Rumlarla gazaya gitmişti. Düşmanı kovalıyorlardı. İki kişi askerden uzaklaştılar. Birisi şöyle anlatıyor. Düşman kumandanına rastladık. Üzerine hücum ettik. Çok savaştık. Arkadaşım şehit oldu. Geri döndüm. Askerlerimizi aradım. Sonra kendi kendime dedim ki, Sana yazıklar olsun. Niçin kaçıyorsun? Geri döndüm. Düşman kumandanına saldırdım. Kılıncım boşa gitti. O bana saldırdı, beni devirdi. Göğsümün üstüne oturdu. Beni öldürmek için eline bir şey aldı. Tam o sırada, şehit olmuş olan arkadaşım yerinden fırladı. Ensesinden saçlarını yakaladı. Üstümden çekti. Birlikte kâfiri öldürdük. Uzaktaki bir ağaca kadar birlikte konuşarak yürüdük. Orada ölü olarak yattı. Arkadaşlarıma gelip olanları haber verdim. Hanefi mezhebi alimlerinden Ravdatül Ulema kitabının sahibi, Hüseyin Buhari Zendüvisti ve Zübdetül Fukaha kitabının sahibi de bu vakayı bildirmişlerdir. Hadis alimlerinden Mehamili Emali Yül İsfehaniye kitabında bildiriyor ki Abdüllaziz bin Abdullah dedi ki bir arkadaşla Şamdaydık. Yanında zevcesi de vardı. Bunların oğlunun şehid olduğunu daha önceden biliyordum. Yanımıza bir süvari geldi. Arkadaşım bunu karşıladı. Zevcesine dönerek bu bizim oğlumuz. Dedi. Zevcesi, şeytan senden uzak olsun, sen aldanıyorsun, oğlunun çoktan şehit olduğunu unuttun mu? Dedi. Adam söylediğine pişman oldu. Fakat süvariye yaklaştı. Dikkat ile bakarak, vallahi bu bizim oğlumuz dedi. Kadın da bakmak zorunda kaldı. Vallahi o diye bağırmaya başladı. Babası, oğlum sen şehit olmuştun değil mi dedi. Evet babacığım. Fakat Ömer bin Abdülaziz şimdi vefat etti. Şehitler onu ziyaret etmek için Rabbimizden izin istedik. Ben ayrıca size selam vermek için de izin istedim dedi. Veda edip yanlarından ayrıldı. Az zaman sonra Ömer bin Abdülaziz'in vefat ettiği işitildi. edildi. İmam buyuruyor ki bu haberler sağlamdır, doğrudur. Hadis alimleri vesikalarıyla birlikte bunları yazmışlardır. Bunu İmam Yâfîi rahmetullahi aleyh yazmıştır. Onun yazısını kuvvetlendirmek için ben de bildirdim. Böyle vakalar İmamü Suyuti'nin kitabında çok yazılıdır. Anlamak isteyenler oradan okuyabilirler. İmamı Yafi'i buyuruyor ki: Mevtaları iyi veya kötü halde görmek Cenab-ı Hakk'ın bazı kullarına ihsan ettiği bir keşftir, keramettir. Dirilere müjde vermek, vaz olmak yahut ölüler için hayırlı bir iş yapılmasına borçlarının ödenmesine yaraması içindir. Ölüleri görmek daha çok rüyada olmaktadır. Uyanık iken görenler de vardır. Evliya için hal sahipleri için keramettir. Kitabının başka bir yerinde diyor ki: Ehli sünnet mezhebinin alimleri buyuruyor ki ölülerin illiyindeki veya siccindeki ruhlara ara sıra yani Allahutaala dileyince, mezarlarındaki cesetlerine red dolunurlar. En çok cuma geceleri böyle olur. Birbirleriyle buluşurlar, konuşurlar. Cennetlik olanlar nimetlere kavuşur. Azap görecekler azap olunurlar. Ruhlar illiyinde veya siccinde iken ceset olmaksızın da nimetlenir ve azap çekerler. Kabirde ise ruh ve ceset birlikte nimetlenir yahut azaplanır. İbnül Kayyım cevziye Kitabur Ruh'ta diyor ki: Bu yazılardan anlaşılıyor ki ruhun hali kuvvetli ve zayıf ve büyük ve küçük olduğuna göre değişmektedir. Büyük ruhlar için olanlar başka ruhlar için olmaz. Dünyada da ruhların kuvvetli, zayıf, süratli olduklarına göre başka başka halleri olduğu bilinmektedir. Bedenin esaretinden ve bağlılığından ve tasarrufundan kurtulan ruhların kuvvetleri, nüfuzları, himmetleri, süratleri ve Allahü Teala'ya ve madde alemine taallukları bedene bağlı olan ruhlar gibi elbette değildir. Ruhun kendisi yüksektir, temizdir. Büyüktür. Yüksek himmet sahibidir. Bedenden ayrıldıktan sonra, daha başka olur. Başka şeyler yapabilir. İnsanların öldükten sonra ruhları, rüyada görülüp, öyle şeyler yapmışlardır ki, diriyken, bedene bağlı oldukları zaman, bunları yaptıkları görülmemiştir. Bir kişi veya iki kişi veya birkaç kişinin, büyük bir orduyu mağlûb etmesi, çok görülmüştür. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekr ve Ömer radiallahu anhuma çok defa rüyada görülmüş ve ruhları kâfir ve zalim askerlerini dağıtmış, kaçırmıştır. Bu yazdıklarımız Naziat suresinin beşinci ayetinin tefsirinde bazı müfessirlerin, mesela Beydavi'nin Evliyanın ruhu bedenden ayrılınca melekler alemine gider. Oradan cennet bahçelerinde dolaşır. Bedenine de bağlılığı kalıp tesir eder. Demelerine uygun olmaktadır. Hüseyin bin Yahya Zendevisti Buhari 400 miladi 1010'da vefat etti. Ravdatül Ülema kitabı meşhurdur. Ahmet Mehamili Şafii 415 Miladi 1024'te Bağdat'ta Ömer bin Abdülaziz 101 Miladi 720'de Afifuddin Abdullah Yafii Şafii 768 Miladi 1367'de Mekke'de Kadi Abdullah Beydavi Şirazi 685 Miladi 1281'de Tebriz'de vefat etti. 8. kısım. Dirilerin mezardaki nimetleri ve azapları anlaması ve baş gözüyle görmesi caiz olduğu Allahü Teala ve Resulü tarafından haber verilmiştir. Ehli sünnet ve cemaat alimleri kabirde nimet ve azap olduğunu bunun hem ruha hem de bedene birlikte olduğuna inanmak lazım geldiğini söz birliğiyle bildirmişlerdir. Akaid kitapları bunları uzun uzun bildirmektedir. Kabir azabına yalnız Mutezile ve Hariciler inanmıyorlar. Kabir azabının doğru olduğu hadis-i şeriflerle ve ashab-ı kiramın radıyallahu teala aleyhim ecmaîn eserleriyle, ile selef-i salihinin yazılarıyla bildirilmektedir. Bazı cahillerin kabir azabına inanmamaları bu vesikalardan haberleri olmadığı içindir. Onların imanını kuvvetlendirmek için vesikalardan birkaçını bildirmek uygun görüldü. Peygamberlerin kabirde bilmediğimiz bir hayat ile diri olduklarını, namaz kıldıklarını yukarıda bildirmiştik. Peygamberlerin vefatlarından sonra hac ettikleri haride ve Müslim'de bildirilmektedir. Peygamber olmayanlara gelince Ebu Nuaym bildiriyor ki Sabitül Benani diyor ki Hamidi Tavi ile sordum. Mezarda yalnız peygamberler mi namaz kılar? Hayır, başkaları da kılabilir dedi. Sabit ya Rabbi bir kimsenin mezarda namaz kılmasına izin veriyor isen sabitin de kabirde namaz kılmasını nasip eyle dedi. Ebu Nuaym yine bildiriyor ki Şeyban bin Cisr dedi ki kendinden başka ilah bulunmayan Allahü Teala'ya yemin ederim ki Sabiti Benani'yi mezara koydum. Hamidi tavil de yanımdaydı üzerine toprak örttük toprak bir yerinden çöktü kabre baktım namaz kıldığını gördüm İbn Cerir Tehsibü'l-Asar kitabında ve Ebu Nuaym İbrahim bin Samit'ten haber veriyorlar ki seher vakitlerinde kabristandan geçenler Sabit Benani'nin kabrinden Kur'an-ı Kerim sesi duyduklarını söylerlerdi İbnü'l-Cevzi Safetü's-Safve kitabında da bunu bildirmektedir. Tirmizi ve Hakim ve Beyheki Abdullah İbn Abbas'tan haber verdiler ki, eşhab-ı kiram'dan birkaçı bir yere çadır kurmuşlardı. Burada bir kabir bulunduğunu bilmiyorlardı. Çadırda Mülk suresinin okunduğu işitildi. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber verdiklerinde bu sureyi şerife insanı kabir azabından korur buyurdu. İbnül Kayyım-ı Cevziyye'nin Kitabür Ruh kitabında diyor ki: "Meyyetin kabirde okuduğunu bu hadisi i şerif ispat etmektedir." Çünkü Abdullah İbn Ömer de bir yere çadır kurmuştu. Çadırda Kur'an-ı Kerim sesi işitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Bu sözü tasdik buyurdu. Hadis alimlerinden Abdurrahman İbn Recep Ehvalül Kubur kitabında diyor ki: Allahü Teala dilediği kuluna kabirde salih işler yapmayı ihsan eder. İnsan ölünce amel ibadet yapmak vazifesi biter. Kabirdeki ibadete sevap verilmez. Fakat Allahü Teala'nın ismini söylemekle ve ibadet etmekle zevklenir. Melekler ve cennette olanlar da böyledirler. İbadet yapmaktan lezzet duyarlar. Çünkü zikir ve ibadet ruhu temiz olanlar için en tatlı şeydir. Ruhu hasta olanlar bunun tadını duyamaz. İbnül Kayyım Cevziye Kitabur Ruh'ta ve İbn Teymiyye ve daha birçok alimler ve İmamı Suyuti Şerhü Sudur kitabında bunu bildirmektedirler. Ebül Hasan bin Bera Ravda kitabında bildiriyor ki: Mezarcı İbrahim bir mezar kazmıştım. Mezardan ve kerpiç parçalarından misk kokusu duydum. Kabre baktım. Bir ihtiyar oturmuş Kur'an-ı Kerim okuyordu." dedi. Muhammed bin İshak ibni Mende Asım-ı Sekati'den haber veriyor ki: "Belh şehrinde bir kabir kazdık. Yanındaki kabrin içi göründü. İçerde yeşil kefenli bir ihtiyar elinde Kur'an-ı Kerim okuyordu." Bu kitapta bunun gibi çok şeyler yazılıdır. Hadis alimlerinden Ebu Muhammed Halal, kerâmatül Evliya kitabında, Ebu Yusuf Gasûlî'den haber veriyor. Şam'da İbrahim bin Ethem hazretlerinin yanına gittim. Bugün şaşılacak bir şey gördüm dedi. O nedir dedim. Karşıdaki kabristanda bir kabir yanındaydım. Kabir yarıldı. Yeşil kefenli bir ihtiyar göründü. Ya İbrahim, Allahü Teala beni senin için derlitti. Dilediğini benden sor, dedi. Allahü Teala seni nasıl karşıladı dedim. Etrafımı kötü amellerim sarmıştı. Seni üç şey için affettim buyurdu. Benim sevdiklerimi severdin. Dünyada hiç içki içmezdin. Ak sakalınla huzuruma geldin. Böyle huzuruma gelen müminlere azap yapmaktan utanırım buyurdu. İhtiyar bundan sonra kabirde kayboldu. İbnü'l-Cevzi Safvetü's-Safve kitabında Muazeyi anlatırken bildiriyor. Ümmü'l-Esved dedi ki: "Muaze benim süt anam idi." Bir gün dedi ki: "Ebu's Sahba ve oğlum şehit olunca dünya gözüme zindan oldu. Hiçbir şeyden tat alamaz oldum. Yalnız şunun için yaşamak istiyorum ki Cenab-ı Hak'ın rızasına kavuşturacak bir şey yapabilsem de Ebü's-Sahbâ ile ve oğlum ile cennette buluşabileyim. Muhammed bin Hüseyin bildiriyor. Muazze vefat ederken ağladı. Sonra güldü. Sebebini sorduk. Namazdan, oruçtan ve Kur'an-ı Kerim okumaktan ve Allahü Teala'yı zikretmekten ayrılıyorum diye üzülmüştüm. Sonra Ebu Sahba'yı gördüm. İki parça yeşil elbise giymiş. Dünyada böyle görmemiştim. Bunun için de güldüm dedi. Muazze Hazreti Ayşe'yi radiyallahu anha görmüştü. Ondan hadisi i şerif haber vermişti. Haseni Basri ve Ebu Kılabe ve Yezid Rekâşi gibi büyük alimler Muhazeden hadis rivayet etmişlerdir. Zübde müellifi İbrahim Mısri 957'de Muhammed İbni Cerir Taberi 310 miladi 923'te Ebul Ferec Abdurrahman İbnü'l-Cevzi Hambeli 597 miladi 1200'de İbn İshak Muhammed 151 miladi 768'de Bağdat'ta İbn Mende Muhammed 395 miladi 1005'te Ebu Muhammed Abdullah Halal Maliki 616 miladi 1219'da Mısır'da i̇bn Recep Hambeli 795'te vefat etmiştir. Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmain. Kabir azabını görenler de vardır. Mü'min suresinin 46. ayet-i kerimesinde mealen, Firavna ve adamlarına her sabah ve akşam gidecekleri cehennem ateşi gösterilir, buyuruldu. Buhari ve Müslim'deki hadisi i şerifte, eğer gizli tutabilseydiniz, kabir azabını benim işittiğim gibi size de işittirmesi için dua ederdim.'' buyuruldu. Kabir azabı, ruha ve cesede birlikte olmaktadır. Çünkü küfrü ve günahları ikisi birlikte yapmaktadır. Yalnız ruha azap yapılması, hikmete ve ilahi adalete uygun değildir. Alimler buyuruyor ki beden kabirde çürüyüp yok olmakta görülüyor ise de Allahü Teala'nın ilminde vardır. Eşab-ı Kiram'dan birçoğu ölülerin ruhlarına bedenleriyle birlikte azap yapıldığını görmüş ve haber vermişlerdir. İbn Kayyim Cevziye, cevziyye Kitabür Ruh'ta ve İmamı Suyuti Şanhus Sudur'da ve Abdurrahman İbn Recep Hambeli ehval kuburda bildiriyorlar ki, Bir kimse, Rasulullah'ın yanında, Topraktan birinin çıktığını gördüm. Bir adam buna sopa ile vurarak, Yerde gayip olduğunu, Böylece toprağa girip çıktığını gördüm, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bunu işitince, O gördüğün Ebu Cehildir. Kıyamete kadar böyle azap çeker buyurdu. Bu ve bunun gibi haberler, peygamberler ve evliya gibi herkesin de kabirdekileri görebileceğini bildirmektedirler. Evliya'nın görmesi hiç inkar edilemez. Allahü Teala'nın kudretiyle görmektedirler. Buraya kadar yazdıklarımız, mevtaların mezarda kabir hayatı denilen bilmediğimiz bir hayat ile diri olduklarını göstermektedir. İslam alimlerinin hepsi diyor ki ölmek yok olmak değildir. Bir evden bir eve göç etmek demektir. Peygamberler aleyhissalavatü teslimat ve veliler rahimehullahü teala da İslamiyeti yaymak için çalışmışlardır. Hepsi şehitlik derecesine kavuşmuşlardır. Şehitlerin diri oldukları, kuran ı Kerim'de açıkça bildirilmektedir. Böyle olunca, onlardan tesebbüp ve teşeffû ve tevessül etmek, şaşılacak bir şey midir? Tesebbüp demek, onları sebep yapmak, yani Allah-u katında yardım etmelerini dilemektir. Tevessül demek, bizim için dua etmelerini dilemektir. Çünkü onlar Allahü Teala'nın dünyada da ahirette de sevgili kullarıdır. Onların istediklerine kavuşacaklarını, her dilediklerinin verileceğini Kur'an-ı Kerim bildirmektedir. Böyle olan meyyitlerden, dirilerden beklenen şeyleri bekleyen bir kimse kötülenebilir mi? Bunlardan beklenen şeyleri Allahü Teala'nın yaratacağına Allah'tan başka yaratıcı bulunmadığına inanan bir kimsenin mezardaki peygamberleri, velileri sebep kılması, vesile yapması hiç inkar olunabilir mi? Bunları onlar çürüdü, toprak oldu, yok oldu zannedenler inkar eder. İslamiyeti bilmeyenler ve onların büyüklüğünü, yüksekliğini anlayamayanlar inanmaz. Peygamberlerin ve evliyanın yüksekliklerini ve üstünlüklerini anlamayan kimseler din cahilleridir İslamiyeti anlamamışlardır onların cahil dedikleri Müslümanlar kendilerinden daha bilgili ve daha anlayışlıdırlar evliyanın ve peygamberlerin aleyhi müsselava ve teslimat mezarlarına gidip onların vasıtas ile onları sebep kılarak Allah Teala'dan bir şey istemenin ve kıyamet günü bize şefaat etmeleri için kendilerine yalvarmanın caiz olduğu hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Ve İslam alimleri söz birliğiyle haber vermişlerdir. İnsanların en üstünü olan Muhammed Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerine ve onun yolunda giden seçilmişlerin, sevilmişlerin kitaplarına inanmak nimetini bize ihsan eden Allahü Talaya hamd ve şükürler olsun. Bu büyük nimeti Rabbimiz bize ihsan etmeseydi kendimiz anlayamaz, bulamaz, helak olurduk. Peygamberlerin ve evliyanın vasıtası ile, yani onları sebep yaparak, vesile ederek Allahü Talanın yaratmasını istemek caiz olduğunu gösteren. Ayet-i kerimeleri bildirelim. Maide suresinin 35. ayetinde mealen Ey iman edenler Allahü Teala'dan korkunuz. Ona yaklaşmak için vesile arayınız. Ve İsra suresinin 57. ayetinde mealen Ol kimseler ki dua ve ibadet ederler. Rablerine yaklaşmak için vesile ve sebep ararlar. Sebeplerin Allahü Teala'ya en çok yaklaştıranını isterler. Buyuruldu. Bu ayeti kerimelerde Allahü Teala sebebe vesileye yapışmayı emretmektedir. Vesilenin kendisine en çok yaklaştırıcı bir şey olduğunu bildirmektedir. Vesilenin belli bir şey olduğu bildirilmedi. Bunun için Allahü Teala'nın rızasına kavuşturan her şey. Yani haricilerin dedikleri gibi yalnız duaları değil, şefaatleri ve Allahü Teala indinde mertebeleri ve kıymetleri ve kendileri hep vesiledirler. Ve Kitabının 97. sayfasında da bu ayeti kerimelerden ikincisi yazılı olup, Katadenin Allahü Teala'ya Razı olduğu ibadetleri yaparak yaklaşınız dediğini bildiriyor. Vesile peygamberlerin ve onların yolunda olanların gittikleri yoldur. Onların yolu vesiledir. Kendileri vesile değildir. Diyor. Ehli sünnet alimleri ise peygamberlerin ve onlara tabi olanların gittikleri yol yani iman ve ibadet ve ihlas vesile olduğu gibi, o büyüklerin şefaatleri, makamları, kerametleri, duaları ve kendileri de vesiledir, dedi. Kendileri vesile olamaz diyenler, Kur'an-ı Kerime ve hadis-i şeriflere ve peygamberlere ve evliyaya iftira ediyorlar. Peygamberlerin ve evliyanın kendilerinin vesile edilmesi, Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde açıkça bildirilmektedir. Enfal suresinin 33. ayetinde mealen sen aralarında bulundukça o kafirlere azap etmem buyuruldu. Tefsir kitaplarında ve buhari'de bildirildiği gibi kâfirler, peygamberimiz ile alay ediyorlardı. Rabbine söyle de bize çabuk azap göndersin diyorlardı. Bu sözleri üzerine yukarıdaki ayeti kerime nazil oldu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek cesedi şerifinin kâfirler arasında bulunması onlara azap gelmesini önlemektedir, buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik makamı ile yahut dua ederek yahut şefaat ederek azap gelmesini önlüyordu denilemez çünkü kâfirlere dua ve şefaat edilmediği gibi inanmadıkları peygamberliğin onlara faidesi olamaz. Enfal suresinin 33. ayetinin devamında mealen onlar istiğfar ettikleri için Allahü Teala onlara azap yapmaz buyruldu. Selef-i salihinden birçoğu bu ayet-i kerime için onlardan istiğfar edecek olan çocuklar dünyaya geleceği için onlara azap etmem demektir dedi. Allahü Teala kâfirlerden müminler dünyaya getirmeyi ezelde takdir buyurduğu için o kâfirlere azap etmem buyurdu. Böyle söyleyen alimlere göre kâfirlerin kanında bulunan Müminlerin zerreleri azabı önlemeye sebep olmaktadır. Bakara suresinin 251. ayetinde ve Hac suresi 40. ayetinde mealen Allahü Teala insanları birbirine karşı serbest bıraksaydı, yeryüzü alt üst olurdu. Buyuruldu. Tefsir alimlerinden birkaçı kaçı bu ayeti kereimeye Allahü Teala Müminleri yaratmayıp yalnız kâfirleri yaratsaydı yeryüzü karma karışık olurdu. Müminlerin vücutları yeryüzünün karışmasını önlemektedir, dedi. Saadet insanın kendisindedir. İşleriyle hasıl olmaz. Bunun için hadisi i şerifte insan dünyaya gelmeden önce saittir, iyidir yahut şakidir, kötüdür, buyrululdu. İnsana sahit olmasında iyi işlerinin tesiri bulunması görünüştedir. Hakikatte böyle değildir. Bunun içindir ki hadisi i şerifte bir kimse cehenneme götürücü kötü işleri yapar, cehenneme yaklaşır. Ümmül Kitap'ta yani ilmi ilahi de sahit ise son günlerinde cennete götürücü bir iş yaparak cennete gider. Buyuruldu. Amel insanı cennete götürmez. Cennete gitmeye sebep olur. Bunun içindir ki hadisi şerifte hiç kimse iyilikleriyle ibadetleriyle cennete girmez buyuruldu. Senin için de böyle midir ya Rasulallah? Dediklerinde benim için de böyledir. Ancak Allahü Teala'nın merhametiyle ihsanı ile kurtulurum buyurdu İyi işler ibadetler yapan elbet cennete gider denilemez ezelde sayt yazılmış olan elbet cennete gider denilir Saadet ve şakavet insanların işlerine değil kendisine göredir Allahü Teâlâ'nın Muhammed aleyhisselam'ı insanlar arasından seçmesi ve onu bütün peygamberlerinden üstün yapması mübarek zatı içindir kendisi içindir bunu her mümin bilmektedir resullerin nebi'lerin velilerin üstünlükleri de hep böyledir mevki mertebe ve her yükseklik zata tabidir zat mevkiye tabi değildir mesela insan paşa olduğu için kıymetlidir denilmez kıymetli olduğu için paşa olmuştur denir vehabilerin madde cisim ve zat sebep olamaz sözlerinin yanlış olduğu anlaşıldı ayet-i kerimeler ve hadisi i şerifler ve Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyyesi onların yanlış ve bozuk yolda olduğunu göstermektedir Hadisi i şerifte toprağımızın ve birimizin tükrüğünün bereketiyle ve Rabbimizin izniyle hastamız şifa bulur buyuruldu. Bir kimse temiz toprağı, temiz tükrüğiyle karıştırıp hastaya ilaç yaparsa Allahü Teala şifa ihsan eder. Toprak ve tükrük ve eczacının tesiri belli olan ilaçları hep maddedir cisimdir yani zattırlar bunların mevkii, rütbesi ve şefaati düşünülemez İmam-ı Müslim Şafii'nin rahmetullahi aleyh Sahih-i Müslim kitabındaki hadisi i sahihte buyuruldu ki Zemzem suyu içenin niyetine göre faide verir Zemzem suyu dünya ve ahiretin herhangi bir faidesi için niyet ederek içilirse istenilen fayda hasıl olur. Böyle olduğu çok görünmüştür. Zemzem suyu zattır, maddedir. Şifa fayda vermek için rütbesiyle tesir etmesi yahut dua ve şefaat etmesi düşünülemez. Sahih olan hadisi i şerifte ve bütün fıkıh alimlerinin söz bildirdikleri gibi Kâbe kapısı ile Hacer-ül Esfet taşının arasındaki tavaf yerine mültezem denir. Bir kimse burada karnını Kâbe duvarına değdirip mültezemi vesile ederek Allahü Teala'ya yalvarırsa Allahü Teala onu zarardan kusurdan korur. Böyle olduğu çok tecrübe edilmiştir. Herkesin bildiği gibi mültezem. Kabe duvarında birkaç taştır. Bu taşlar zatdır, yani maddedir. Allahü Teala her maddeye belli hassalar, özellikler verdiği gibi bu taşlara da hayra, faydaya vesile olmak hassasını vermiştir. Aspirine ağrı kesmek, kinine sıtma plasmodiumlarını öldürmek, ispirtolu suya aklı gidermek hassalarını verdiği gibi. Bu taşlara başka taşlardan fazla olarak duaların kabul olmasına sebep olmak hassasını vermiştir. Kâbe'nin kuzey tarafında bulunan su oluğunun altındaki tavaf yerine ve Mescid-i Haram içindeki Kâbe kapısı karşısında bulunan Makam-ı İbrahim denilen yere ve Hacerü'l-Esved denilen Kâbe köşesindeki taşı öpmeye ve elini yüzünü sürmeye de böyle faydeli hassalar verilmiştir. Bunlara tevessül edenlerin yani bunları vasıta kılarak dua edenlerin duaları kabul olmak hassasını, kıymetini Allahü Teala bu maddelere vermiştir. Bu maddelerin duaların kabul olmasına vesile oldukları biliniyor ve görülüyor ve İnanılıyor da Resulullahı ve onun yolunda olan Allahü Teala'nın sevgili kullarını vesile ederek yapılan dualar hiç kabul olmaz mı Eğer bir kimse yerdeki toprağın ve bazı kimselerin tükrüğünün ve zemzem suyunun ve mültezemdeki taşların ve İbrahim aleyhisselam'ın mübarek ayaklarının izi bulunan makamı İbrahim'in ve Hacerül Esved taşının yani bu maddelerin hepsinin faydeli şeyler için vesile sebep olmaları peygamberlerin ve evliyanın mezarlarının da vesile olacağını göstermezlerse bu kimsenin din cahili olduğunu Allah'tan ve Resulullah'tan ve Müslümanlardan utanmadığını gösterir. Çünkü Eshab-ı Kiram aleyhimür redvan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zat-ı şerifini çok yüksek bilirler, pek saygı gösterirlerdi. Urve bin Mesud es-Sakafî'nin Buhârî'de ve başka kitaplarda bildirilen sözleri meşhurdur. Urve diyor ki: Hudeybiye sulhu için müşriklerin elçisi olarak Resulullah'ın yanına gelmiştim. İşim bittikten sonra Mekke'ye Kureyş büyüklerinin yanına döndüm. Onlara dedim ki, biliyorsunuz, Acem şahı olan Kisra'lara ve Bizans kralı olan Kayserlere ve Habeş padişahı olan Necaşilere çok gittim geldim. Bunlara yapılan hürmetin Muhammed Aleyhisselam'ın ashabının Muhammed Aleyhisselam'a yaptıkları hürmet kadar çok olduğunu görmedim. Muhammed Aleyhisselam'ın tükrüğünün yere düştüğünü görmedim. Esabı avuçlarıyla kapışıp yüzlerine, gözlerine sürüyorlardı. Abdest almış olduğu suyu da kapışıp bereket için saklıyorlardı. Tıraş olunca bir kılı yere düşmeden önce esabı kapışıyorlardı. En kıymetli cevher gibi saklıyorlardı. Saygılarından, edeplerinden yüzüne bakamıyorlardı dedi Eshab-ı Kiramın radiallahu teala a'yun Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem zatından ayrılan en ufak zerrelere hatta başkaları için pis çirkin sayılan şeylerine bile nasıl kıymet verdikleri bu haberden anlaşılmaktadır Bu saygı ve edepler mübarek tükrüğünün ve mübarek uzuvlarına değmiş olan abdest sularının, onlara dua etmeleri veya şefaat etmeleri yahut rütbe ve kıymetleri olduğu içindir denilebilir mi? Bunlar maddedir. Fakat en şerefli bir zattan, maddeden ayrıldıkları için kıymetli olmuşlardır. habiler ve onların yolunda olanlar, hakiki din adamıyız, tevhid ehliyiz diyerek övündükleri halde, Resulullahı sallallahu aleyhi ve sellem Lat putu ile bir tutuyorlar. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabının radiyallahu anhum ecmain yaptıklarını ve emrettiklerini puta tapmaya benzetiyorlar. Onlar gibi söylemekten, onlar gibi düşünmekten ve onlar gibi inanmaktan Allahü Teala'ya sığınırız. Peygamberleri Aleyhimüsselavatü't teslimat ve onların yolunda olan seçilmiş, sevilmiş velileri vasıta kılarak Allahü Teala'dan dilekte bulunmanın caiz olduğunu gösteren hadis-i şerifler o kadar çoktur ki bunlara kötü düşmanlarımız hiç cevap veremiyor. Şaşırıp kalıyorlar. Buhari ve Müslim kitaplarında yazılı olduğu üzere Esma binti Ebi Bekr radıyallahu Teala anha ve Ebiha, yanındakilere Peygamberimizin yeşil bir cübbesini gösterdi. Yakası ipekten idi. Bu palto Hz. Ayşe'nin yanındaydı. O vefat edince ben aldım. Bu cübbeyi hastalarımıza giydirerek tedavi etmekteyiz. Hastalarımız bununla iyi oluyorlar. Dedi. Görülüyor ki Allahü Teala'nın sevgili Peygamberi sallallahu Teala aleyhi ve Alihi ve sellem ve bütün üstünlüklerin sahibi giymiş olduğu için eshab-ı kirâm rıdvan bu cübbeyi şifa bulmak için vesile etmektedirler. Muhammed, Hümeydi ezdi maliki Endülüsî'nin dipnot 1, Hümeydi 488, miladi 1095'te Bağdat'ta vefat etti. İki sahih kitaptan toplayarak hazırladığı kitabında, Abdullah bin mevhip diyor ki, Zevcem beni, Ümmü Seleme validemize gönderdi. Elime, içinde su bulunan bir kadeh verdi. Ümmü Seleme hazretleri, gümüşten bir kutu getirdi. İçinde Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, sakalı şerifi vardı. Sakalı şerifi, elimdeki suya sokup, kaşık gibi çalkaladı ve çıkardı. Nazar değmiş olanlar ve başka derdi olanlar, su getirip hep böyle yaparlar, bu suyu içerek şifa bulurlardı. Gümüş kutuya baktım. Birkaç tane kırmızı kıl gördüm, dedi. Hümeydî'nin, Buhari'den ve Müslim'in sahihinden topladığı kitabında, Sehl bin Sa'd diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek gömleğini bana hediye etmişti. Annem benden almak istedi. Bunu kefen yapmak için saklayacağım dedim. Rasulullah efendimizin mübarek gömleğiyle bereketlenmek istedim dedi. Görülüyor ki esâb ı kiram Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek gömleğini azaptan kurtulmak için vesile ve sebep yapıyorlardı. Buhari ve Müslim'de Ümmi Selim'den haber veriliyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yanımda uyuyordu. Mübarek yüzü ince gibi terlemişti. Terlerini alıp bir yere koyarken uyandı. "Ya Ümmi Selim, ne yapıyorsun?" buyurdu. "Ya Rasulallah, mübarek terin ile çocuklarımızın bereketlenmesini istiyorum" dedim. "İyi yapıyorsun." buyurdu. İbn Melek Mesabih kitabının şerhinde diyor ki: Bu hadisi i şerif gösteriyor ki tasavvuf büyüklerinin ve alimlerin ve salihlerin kullandıkları şeylerle de Allahü Teala'nın rızasını kazanmak caizdir. İmam-ı Müslim rahimehullahü Teala sahihinde diyor ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kılınca Medine halkı içinde su bulunan kaplarla huzuruna gelirlerdi. Her kaba mübarek ellerini sokardı. İbnül Cevzi Beyanül Müşkilil Hadis kitabında diyor ki: "Medine ahalisi, böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bereketlenirler idi. Bir alime gelip de böyle bereketlenmek isteyenleri Alimin boş çevirmemesi iyi olur. İbn Cevzi'nin bu sözü ve İmam-ı Nevevi'nin Sahih-i Müslim şerhindeki yazıları ve Kadi İyad'ın Müslim şerhi ve Hanefi alimlerinden Abdüllatif İbn Melek'in rahmetullahi aleyhi ecmaîn. Dipnot 1. İbn Melek 801. Miladi 1399'da Tire de vefat etti. Yazılarından anlaşılıyor ki, böyle bereketlenmek, faydelenmek, haricilerin zannettikleri gibi, yalnız Resulullah'a, sallallahu aleyhi ve sellem, mahsus değildir. Haricilerin, bu alimlerin kitaplarından haberleri olmadığı, yahut bile bile inat ettikleri anlaşılmaktadır. Bu ise, kötü niyetli, Art düşünceli olmak demektir. Buhari kitabında İbn Sirin'den haber veriyor. İbn Sirin diyor ki: Rasulullah Efendimizin sakalı şerifinden bir parça ilime geçti. Bunu Ubeyde'ye söyledim. Ben de bir sakalı şerif bulunmasını dünyada olan her şeyden daha çok severim." dedi. Buhari Şerif'te de diyor ki: Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem çok zaman hizmetinde bulunmakla şereflenmiş olan Enes bin Malik kendisiyle beraber bir sakalı şerifin defnolunmasını vasiyet etti. Kabirde Allahü Teala'nın huzuruna sakalı şerif ile birlikte çıkmak istedi. Kadiiyat Şifa kitabında diyor ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, faziletlerinden ve kerametlerinden ve bereketlerinden birisi de şudur ki, Halit bin Velid, radıyallahu anh, başında sarığı arasında bir sakal-ı şerif taşırdı. Bunu taşıdığı her muharebede zafer kazanırdı. Halit mübarek bir kılı sebebiyle muradına kavuşuyor da, Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek zatı şerifini vesile ederek Allahü Teala'dan dilekte bulunanlar kavuşmaz olur mu Büyük İslam alimi Resulullah'ın sallallahu Teala aleyhi ve sellem aşığı olan İmam Muhammed Busayri Şazili rahmetullahi aleyh dipnot 1 Busayri 695 Miladi 1295'te Mısır'da vefat etti. Kaside-i de bu inceliği çok güzel anlatmaktadır. Buhari ve Müslim sahihlerinde diyor ki: Abdullah İbn Abbas'ın haber verdiği hadisi i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kabrin yanına geldi. İkisinin de azapta olduğunu anladı. Bir hurma dalı istedi ikiye ayırıp kabirler üzerine dikti. Bunlar yeşil kaldıkça azapları hafifler, buyurdu. Bir kabirde azabın hafiflemesi için üzerine yeşil hurmadalı konulması hadisi şerifte bildirilmiştir. Allahü Teala yeşil otların bereketiyle kabirdeki azabı hafifletmektedir. Yeşil ot bir zatdır, bir maddedir. Bunu dikmekle azabın azalması Rasulullah'a mahsus değildir. Yeşil hurma dalının her zaman kabir üzerine dikilmesini İslam âlimleri söz birliğiyle bildirmektedir. İslam mezarlıklarına servi ağaçları dikilmesi bundan ileri gelmektedir. Hurma dalı gibi bir madde, azabın azalmasına sebep oluyor da varlıkların Maddelerin en kıymetlisi olanı sebep ve vesile etmek caiz olmaz mı? Aklı olan, doğru düşünebilen kimse buna olmaz diyebilir mi? Maddeyi zatı Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya vesile etmek caizdir. Ebu Süfyan'ın zevcesi olan Hint, Uhud gazvesinde Hazreti Hamza'nın radıyallahu anhuma kara ciğerinden bir parçasını ağzına alarak çiğnemişti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hamza, indi ilahi de çok kıymetlidir. Onun bedeninden hiçbir parçasını cehennemde yakmaz, buyurdu. Hindin imana geldiği, cehenneme gitmeyeceği buradan da anlaşılıyor. Malik bin Sinan, Radiyallahu an Rasulullah'ın mübarek kanını içtiği zaman cehennem ateşi seni yakmaz buyuruldu. Bunun gibi Abdullah bin Zübeyir, Radiyallahu an mübarek hacamat kanından içince insanlardan sana çok şeyler olur. Senden de insanlara çok şeyler olur buyurdu. İçtiği için darılmadı. Mübarek arttığını içen kadına da karın ağrısı hiç çekmezsin buyurdu. Bu hadisi i şerif sahihtir. Kadının ismi Berekedir. Bunu birçok alimler mesela Kadıiat Şifa kitabında ve Kastalani Mevahi'l-dünyâ kitabında yazmışlardır. Ey Müslümanlar! Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Mübarek bedeninden ayrılan kan ve benzeri şeyler bunları içenlerin cehennem ateşinden kurtulmasına sebep ve vesile oluyor ve ağrıları önlüyor da mübarek vücutlarının zatının bu iyiliklere vesile ve sebep olmasına niçin inanılmasın Mübarek zatı Allahü Teala'nın nurundan idi Gölgesi yere düşmezdi. Böyle olduğunu Câbir ve başkaları, radıyallahu Talâ anhum bildirdiler. Allahü Talâ'nın sevgilisi ve Peygamberlerin en üstünü için vesile edilmez, Allahü Talâ'nın yaratmasına sebep olmaz diyen bir kimse, o yüce Peygamberin ümmetinden midir yoksa düşmanlarından mıdır? Kâfirlere bile rahmet olduğu ayet-i kerimelerde bildirilmiştir. Müslümanlar için ve ona âşık olan ehli sünnet vel cemaat için rahmete vesile ve sebep olmaz mı? Vesile arayınız. Ayet-i kerimesinin emrettiği vesile hem ibadetlerdir, hem dualardır, hem de mübarek kıymetli zatların kendileridir. Yukarıda bildirdiğimiz hadis i şerifler ve olaylar, bunu açıkça göstermektedir. Mahluklardan her şeyi, hatta insanın yapamayacağı fakat keramet olarak, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın evliyasına ihsan ettiği şeyleri istemek caiz olduğunu gösteren, çeşitli ayeti i kerimeler vardır. Bunlardan biri, Neml suresindeki ayeti i kerimedir. Bu ayeti i kerime, Süleyman aleyhisselamın mealen ey cematim onu kürsesi ile hanginiz getirirsiniz dediğini bildirmektedir. Cemaatin içinde cin ve insanlar ve şeytanlar da vardı. Cinnin kötü kısımlarından ifrit sen yerinden kalkmadan onu getiririm dedi. Süleyman aleyhisselam bundan daha çabuk gelmesini istiyorum dedi. Süleyman aleyhisselamın katibi olan Asaf bin Berhiya ben daha çabuk getiririm dedi. Berkis'in kürsesi Yemen'deydi. Süleyman aleyhisselam Şam'daydı. Arada insan yürüyüşüyle üç aylık yol vardı. Oradan Şam'a yer altından hemen getirdi. Bu kürsi altın ve kıymetli taşlarla süslü bir kanepeydi. Bu bir keramet idi. Allahu Teala velileri için, sevdiği iyi kulları için adetinin kanunlarının dışında olarak keramet vermektedir. Allahu Teala salih kulu olan bir velisine verdiği kerameti Kur'an-ı Kerim'de överek bildiriyor. Bu kerameti istediği için Süleyman aleyhisselam darılmıyor. Ben sana şah damarından daha yakın iken niçin başkasından istedin? İnsanların yapamayacağı bir şeyi benden başkasının gücü yetmeyeceği bir şeyi niçin benden istemedin? demedi. Çünkü Süleyman Aleyhisselam Allahü Teala'nın peygamberiydi. Bu sözün, bu dileğin sebeplere yapışmak olduğunu ve sebeplere yapışmanın onun dinine uygun olduğunu biliyordu. Allahü Teala sebeplere yapışmayı emretmektedir. Resulullah'tan ve şehitlerden ve salih kullardan bir şey istemek de bunun gibidir. Allahü Teala'nın onlara ihsan etmiş olduğu kerametlerden faydalanmaktır. Onlar sebeptir, vasıtadır, vesiledir. Yaratan ve yapan yalnız Allahü Teala'dır. Velilerin kerameti peygamberlerin salavatullahi aleyhim ejma'ın üstünlüklerinden mucizelerindendir. Veliler peygamberlere uydukları için onların vasıtalarıyla kerametlere kavuşmaktadırlar. Allahü Teala'nın sevdiği kullarına ve her şeyden önce peygamberlerin efendisi olan Muhammed aleyhisselama tevessül etmenin, onlardan şefaat istemenin caiz olduğunu gösteren, ayeti i kerimelerden birisi de, Bakara suresinin 89. âyet-i kerimesidir. Hadis alimleri söz birliğiyle bildiriyorlar ki, bu ayeti i kerime, Hayber Yahudileri için gelmiştir. Câhiliye zamanında, yani Resulullah'tan önce, bu Yahudiler, Esed ve Gatvan kabileleriyle harbediyorlardı. Harbederken, Ya Rabbi, Ahir zamanda göndereceğin peygamber hakkı için bize yardım et, diyerek yalvarıyorlardı. Ahir zaman peygamberini vesile ederek, zafer kazanıyorlardı. Fakat, Resulullah gelip, İslamiyet'i bildirince, kıskandılar, inad ettiler, inanmadılar. İbnül kayyım mı Cevzi'ye, bedai ferayit kitabında diyor ki Yahudiler cahiliye zamanında komşuları olan Araplarla harp ederlerdi Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmeden önce onun mübarek vücudu ile Allah Teala'dan yardım isterlerdi Allah Teala onlara yardım eder Galip gelirlerdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelip İslamiyeti yaymaya başlayınca inanmadılar, kafir oldular. Dünyaya gelmeden önce inanmamış olsalardı, onun sebebiyle yardım istemezlerdi. Beydavi Tefsirinin bazı açıklamalarında Sadetti'nin Taftazani'den şöyle naklonlıyor ki, Rasulullah'ın mübarek ismini söyleyerek yardım istiyorlardı, mübarek ismini şefaatçi ediniyorlardı, salih ve zahit alimlerden Takiyüddin Husni Mevlidün Nebi kitabında diyor ki bir müslüman Resulullah'ın iyi huylarını, yumuşaklığını, affını ve sabrını öğrenince onun Allahü Teala yanındaki kıymetini, üstünlüğünü anlayıp her işinde onu vesile eder. Çünkü o şefaatçıdır. Allahü Teala onun şefaatini reddetmez. Allahü Teala'nın sevgilisidir. Onu vesile kılarak, onu şefaatçi ederek istenilenleri Allahü Teala verir. Allahü Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor ve evliyasına ilham ediyor. Onun ve bütün Müslümanların düşmanı olan bile onu vesile kılarak istediklerine kavuştuklarını Kur'an-ı Kerim haber veriyor onu çok sevdiği çok üstün yaptığı için onların dileklerini verdim buyuruyor. Abdullah İbn Abbas buyuruyor ki cahiliye zamanında Hayber Yahudileri Gatvan denilen Arap kâfirleriyle dövüşürlerdi. Yahudiler mağlup olurdu. Allahü Teala'ya dua ederek "Ya Rabbi, ahir zamanda bize göndereceğini söz verdiğin sevgili peygamberinin hakkı için" Hürmeti için bize yardım et diyerek yalvarırlardı. Her zaman böyle dua ederek gafan kâfirlerine galip gelirlerdi. Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderince inanmadılar, kâfir oldular. Allahü Teala bunu yukarıdaki ayeti kerimede bildirmektedir. Muhammed Aleyhisselam'ın Allahü Teala yanındaki kıymetine, şerefine ve üstünlüğüne bakınız ki, onu vesile eden kâfirlerin bile duasını kabul buyurmaktadır. Yahudilerin, o sevgili peygambere en büyük düşman olacaklarını ve o yüce peygamberi çok inciteceklerini bildiği halde onu vesile ederek yaptıkları duaları kabul buyururdu. Dünyaya teşrif etmeden önce, şerefi, şefaati böyle olunca, alemlere rahmet olarak gönderildikten sonra onu vesile ve şefaatçi etmenin suç olacağını hangi akıllı, insaflı kimse iddia edebilir Buna inanmayanların Yahudilerden daha kötü oldukları anlaşılmaktadır Peygamberlerin Aleyhisselam birincisi olan Adem Aleyhisselam da onu vesile yaparak dua edince duası kabul olmuş idi Tefsirler ve hadis kitapları bunu uzun bildirmektedir. Bunları anlayanlar onu vesile etmeye inanmayanların nasıl kimseler olduklarını iyi anlarlar. Fasl, Peygamberleri aleyhisselam ve teslimat ve evliyayı rahimehumullahü teala vesile ve şefaatçi yaparak. Allah Teala'dan istenilen şeylerin hasıl olması onların kerametinden ve üstünlüklerindendir. Öldükten sonra da kabirlerinde keramet sahibidirler. Ehli sünnet vel cemaat alimleri kerametin var olduğunu ve keramette inanmak vacib olduğunu Söz birliğiyle bildirmişlerdir. Evliyanın kerameti olduğunu Allahü Teala'nın kitabı haber vermektedir. Ayeti i Kerime Süleyman aleyhisselamın Belkıs'ın kürsisi'nin bir anda Yemen'deki Sebe şehrinden Şam'a getirilmesini istediğini haber veriyor. Bu kürsi altın ve kıymetli taşlarla süslenmişti. Bunu Asaf bin Berhiya bir anda getirdi. Tahtın hiçbir yeri bozulmadan geldi. Asaf veli idi. Tahtı bir anda getirmesi keramet oldu. Hazreti Meryem'in kerameti de Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 37. ayetinde bildirilmektedir. Hazreti Meryem'in yanına Zekeriya Aleyhisselam'dan başka kimse girmezdi. Zekeriya aleyhisselam her girişinde Hz. Meryem'in yanında taze meyve görürdü. Bunların Allahü Teala'dan geldiğini söylerdi. Ehli sünnet alimleri söz birliğiyle bildiriyor ki peygamberlerin mucizeleri olduğu gibi evliyanın da kerametleri vardır. Çünkü peygamberlere tabi olanları Onlara uyanları Allahü Teala Teâlâ çok sever. Onlara diriyken de öldükten sonra da kerametler ihsan eder. Peygamberlerin ve evliyanın öldükten sonra da mucize ve keramet göstermeleri, onların doğru söylediklerini daha iyi bildirmektedir. Çünkü diriyken olan mucizeleri ve kerametleri gören düşmanlar, kafirler, bunları, Başkasından öğrenerek yapıyorlar sanırlar. Fakat öldükten sonra hasıl olan mucize ve kerametler için öyle sanmak ve söylemek olmaz. Mucizeleri ve kerametleri Allahü Teala yaratmaktadır. Yalnız Onun kudretiyle olmaktadır. Peygamberlerine ve velilerine ihsan ederek ikram ederek Onların sebebiyle, Onların şefaatleriyle yaratmaktadır. Mucize peygamberlerden keramet ise peygamberin yolunda olduğu bilinen salih müminden hasıl olmaktadır. Peygamberler masumdur, hiç günah işlemezler. Şeytan peygamberin şekline giremez. Evliya da peygamberlerin varisleridir. Şeytan onlara da yaklaşamaz. Ömer radıyallahu anh ve Abdullah ibne Mesud radıyallahu anh ve daha birçok sahabeden, radıyallahu anhüm, şeytanın kaçtığı kitaplarda yazılıdır. Ali Uşi Ferganevi, rahmetullahi aleyh, bedül Emali kasidesinde, Veli'nin kerametleri dünyada vardır, onlar ihsan sahipleridir, buyuruyor. Anlayışlı akıllı kimseler için bu beytte, takılacak bir şey yoktur çünkü velilerin kerametleri dünyada hasıl olur demektedir çünkü ehli sünnet ile mutezile arasında dünyadaki keramet için ayrılık olmuştur onlar dünyada keramet olmaz dedi keramet olursa mucize ile karışır peygamber ile veli ayrılamaz sandılar ehli sünnete göre mucize sahibinin peygamber olduğunu bildirmesi lazımdır. Keramet sahibinin veli olduğunu söylemesi yasaktır. Söylerse veli olmadığı anlaşılır. Mezhepsizler bunu anlasalardı zındıkların, yalancıların çirkin sözlerini ileri sürerek evliya'ya dil uzatamazlardı. Yukarıdaki beyt, velinin kerametleri dünyada da vardır. Kendilerinden istenilen şeyleri ve şefaat etmelerini Allahü Teala dilek sahiplerine ihsan eder demektir. Anlayışı az olanlar yukarıdaki beyti velinin yalnız dünyadayken kerameti olur sanıyor. Veli ölünce kerameti olmaz diyorlar. Böyle anlamak yanlıştır. Çünkü derin alimler, mesela Şerefüddin Halil Nedjari Yemeni Hanefi Dipnot 1. Halil Yemeni 332, miladi 943'te vefat etti. Nefî Sürriyat ismindeki emâli kasidesi şerhinde ve eşbah muhşisi Şeyh Ahmet ve kamus mütercimi Ahmet Asım Efendi rahmetullahi aleyh, emâli kasidesini şerh ederken bu beyti bizim bildirdiğimiz gibi açıklamışlardır. Hatta insanlar kıyamet kopuncaya kadar yani ahiret hayatı başlayıncaya kadar dünyadadırlar denir. Muhammed bin Süleyman Halebi Reyhavi rahmetullahi aleyh Emali kasidesinin şerhi olan Nuhbetü'l-Ali kitabında da bunu uzun açıklamaktadır. Velilerin öldükten sonra Sayılamayacak kadar çok kerametleri görülmüştür. Alimler bunları söz birliği ile bildirmişlerdir. Burada yalnız birkaç tanesini bildireceğiz. Buhari kitabında diyor ki, Eshab-ı kiramdan Asım radıyallahu anh, hiçbir müşrike dokunmamak için ve hiçbir müşriğin de kendisine dokunmaması için Allahü Teala'ya söz vermiş idi. Kâfirler kendisini şehid edince yanına yaklaşmak istediler. Cenâb-ı Hak arılar göndererek Asım'ı korudu. Arılar o kadar çoktu ki müşrikler yanına yaklaşamadılar. Bu Asım'a ölümünden sonra ihsan edilen keramet idi. Eshab-ı kiramdan Hubeyb'i kâfirler yakaladı. Muhammed yalancıdır dersen seni bırakırız. Böyle söylemezsen öldürürüz, dediler. Muhammed aleyhisselamın, mübarek ayağına bir diken batmaması için, canımı feda ederim, buyurdu. Şehid ettiler. Birkaç sahabi gece gelip, şehidin ipini kestiler. Alıp kaçırırlarken, yere düştü. Yerde göremediler. Nereye gittiğini anlayamadılar. Hanzala ismindeki sahabi. Rasulullah ile gazaya gitmek için acele etti. Guslabdesti almaya vakit bulamadı. Şehit oldu. Kendisini melekler yıkadı. Bunun için Gasilül Melaike adıyla meşhur oldu. Bunların hepsi Buhari kitabında yazılıdır. Muhammed bin Abdullah Tebrizi Şafii dipnot 2. Tebrizi 749 Miladi 1348'de vefat etti. Mişkat kitabında diyor ki, Ayşe radıyallahu anhâ buyurdu ki, Habeş padişahın necaşi imana geldi. Kabri üzerinde her zaman nur parladığını çok kimseden işittim. hazret Ali'nin kardeşi olan Cafer, şehid olduktan sonra, Yemen'deki Bişe şehrine meleklerle giderek, yağmur yağacağını müjdelediğini, Resulullah haber verdi. Bunu yukarıda bildirmiştik. Hz. Hüseyin'in radıyallahu anh mübarek başı yanında kâri yani hafız Kehf suresini okuyordu. Eshab-ı Kehf bizim ayetlerimizden şaşırıp kaldı. Mealindeki i kerimeyi okuyunca mübarek baştan beni öldürmek ve sürüklemek Eshab-ı Kehf'ten daha çok şaşılacak bir şeydir. Sesi işitildi. Nasrül Hazai Memun Halife tarafından asılmıştı. Elinde mızrak olan biri yanına bırakılıp Nasrın yüzünü kıbleden çevirmesi emrolunmuştu. Gece karanlık basınca Mübarek yüzü kıbleye döndü. O sırada Ankebut suresinin iman ettik diyenlerin kendi haline bırakıldıkları mı sanıldı? Meali Şerif'indeki ikinci ayeti i kerimesini okuduğu işitildi. Bir kabirde Mülk Suresi'nin sonuna kadar okunduğu işitildi. Bunu yukarıda yazmıştık. Bu haberlerin hepsi doğrudur. Hadis alimleri bildirmiştir. İbn Asakir Ali dipnot 1. İbn Asakir 571 miladi 1176'da Şam'da vefat etti. Bildiriyor ki Umeyr bin Habbab Selemi dedi ki, sekiz arkadaşımla birlikte, Emeviler zamanında Rumlara esir olduk. Bizi Rum Kayseri'ne götürdüler. Bunların boynunu vurunuz emrini verdi. Önce öldürülmek için, arkadaşlarımın önüne geçtim. Papazlar bana acıdı. Benim bu halime şaşırdılar. Beni affetmesi için, Kayser'in elini ayağını öptüler. Papazın biri, Beni evine götürdü. Güzel bir kızı yanıma getirdi. ''Bu benim kızımdır. Sana nikah ediyorum.'' dedi. ''Ve bizim dinimize gir.'' dedi. ''Zevce için ve mal için dinimi bırakmam.'' dedim. Birkaç gün geçti. Bir gece papazın kızı beni bahçeye çağırdı. ''Babamın dediğini niçin yapmıyorsun?'' dedi. ''Ben kadın için, mal için dinimden dönmem.'' dedim. Burada kalmak mı yoksa memleketine gitmek mi istersin dedi. Memleketime gitmek isterim dedim. Gökte bir yıldız gösterdi. Geceleri bu yıldıza doğru git. Gündüzleri gizlen. Böylece vatanına kavuşursun dedi. Ve yanımdan ayrıldı. Üç gece yürüdüm. Dördüncü günü saklanmıştım. Sesler işittim. Umeyr, Umeyr diyerek beni çağırıyorlardı. Baktım. Şehid olan arkadaşlarımı gördüm. Siz şehid olmadınız mı? Evet olduk. Fakat Allahü Teala şimdi şehitlere emretti. Ömer bin Abdülaziz'in rahmetullahi aleyh cenazesinde bulununuz dedi. At üzerindeydiler. İçlerinden biri Ya Umeyr, Elini uzat dedi. Elimi uzattım. Beni arkasına oturttu. Süratle gittik. Kendimi El-Cezire'de Evimin yanında buldum dedi Abdurrahman İbnül Cevzi, Dipnot 2 İbnül cevzi Hambeli 597 Miladi 1202'de vefat etti diyor ki Ebu Ali berberi Şamdan Tarsus'a ilk olarak gidip yerleşen üç kişiden biridir Rumlarla gaza ediyordu arkadaşlarıyla birlikte esir oldu umey'rin başına gelenler bunlara da oldu. İki arkadaşını şehit ettiler. Papazlardan biri bunu kurtarıp evine götürdü. Bunu aldatmak için kızını araya koydu. Fakat Allahü Teala kıza hidayet ihsan eyledi. İkisi yola çıktılar. Gündüz saklandılar. Ayak sesi duydular. Şehit olan iki arkadaşını gördü. Yanlarında melekler vardı. İki arkadaşına selam verdi, hallerini sordu. Allahutaala bizi sana gönderdi. Bu kız ile nikahında sana şahit olacağız dediler. Nikahtan sonra gittiler. Bunlar Şam'a geldi. Beraber çok yaşadılar. Bu hal Şam'da yayıldı. Muhammed Masumu Faruki Serhendi 1068 miladi 1658 senesi iptidasında, Hindistan'dan ayrılarak deniz yolu ile önce Medine-i Münevvere'ye sonra Recep başında Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Mübarek oğullarıyla hac yaparak 1069 başında Hindistan'a avdet eyledi. Bu bir sene içinde Cennetül Muallada ve Cennetül Bakide ziyaret ettiği zevat-ı kiram ve hücre-i saadet ziyaretinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bedenleriyle görünerek verdikleri müjdeleri her gün oğullarına haber vermiştir. Bunlardan Muhammed Ubeydullah, bu haberleri arabi olarak toplamış, hasıl olan Risale'ye, Yevâkitül Haremeyn ismini vermiştir. Üç sene sonra Farisiye tercüme edilmiştir. İbni Ebit Dünya'nın kitabında böyle vakalar ve ölülerin kabir hayatı yazılıdır. Ebu Nuaym'ın Hilye kitabında, ve İbnü'l Cevzi'nin Safetü's saffe ve Uyunü'l Hikayat kitaplarında ve daha birçok kitaplarda yazılıdır. İbni Teymiye ve İbnü'l Kayyimi Cevziyye de evliyanın kerametlerini güzel yazmışlardır. Şafii alimlerinin büyüklerinden İsmail Musuli rahmetullahi aleyh Müzi'lül Şübuhât fi İspat'il Keramat kitabında Evliyanın keramet sahibi olduklarını vesikalarla ispat etmektedir. Kendisi 654, miladi 1255'te vefat etmiştir. Hanefi mezhebindeki birkaç din adamının ve vehhabilerin, Evliyanın az zamanda uzak yerlere gitmelerine inanmamaları şaşılacak şeydir. Bu da çeşitli kerametlerden biridir. Hanefi alimleri fıkıh ve akaid kitaplarında bunlara güzel cevap vermişlerdir. Mesela garta bulunan bir kimse, şartta bulunan bir kadınla evlense, zevcesinden uzun zaman uzak kalsa, birkaç sene sonra zevcesi hamile kalsa, doğacak çocuk bu adamın olur, dediler. Çünkü tay mekan ile zevcesinin yanına gelmesi mümkündür. Böyle keramet sahibi olması caizdir, dediler. Fıkıh alimleri bunu söz birliğiyle bildirmektedir. Akaid kitaplarında da yazılıdır. Vehbaniye kitabında tayy mesafe yani bir anda uzak yere gitmek evliyaya ihsan olunan kerametlerdendir. Buna inanmak vaciptir demektedir. Nesefî'de Fıkh-ı Ekber'de ve Sıvâd-ı Azam ve vasîyet Ebu Yusuf'te ve bunların şerhlerinde ve Mevâkıf ve Mekasit kitaplarında ve bunların şerhlerinde ve İbn Abidin'de de yazılıdır. Buna nasıl inanılmaz ki ayet-i kerimede açıkça bildirilmiştir. Ehli sünnet alimleri ayet-i kerimeden alarak yazmışlardır. Keramete inanmak vaciptir demişlerdir. Ayet-i kerimede bildirilen Belkıs'ın arşının bir anda Şam'a getirilmesi tayyi mesafenin keramet olduğunu göstermektedir. Hakîm-i Semerkandî İshak bin Muhammed'in Rahimehullahü Teala Dipnot 1 Semerkandî 342 Miladi 953'te vefat etti. Es-Sivâdül-Azam kitabının 32. maddesinde Evliyanın kerameti çok güzel anlatılmaktadır. Burada bildirmeyi uygun gördük. Evliya'nın kerametine inanmak lazımdır. Evliya'nın kerametine inanmayan bidat sahibi sapık olur. Evliya'nın kerametine inanmamak iki türlü olur. Kerametleri bildiren ayet-i kerimelere inanmıyorsa kafir olur. Bu ayet-i kerimelere inanır fakat onlar peygamber idi derse yine kafir olur. Ayet-i kerimelere inanır ve onlar peygamber idi demezse ve ayet-i kerimeler evliyanın kerametlerini bildiriyor demesi caiz olur. Çünkü Allahü Teala yukarıda bildirdiğimiz ayet-i kerime de belkısın arşını bir anda getirenin ilim sahibi olduğunu bildiriyor. Bu da Asaf bin Berhiya idi, veli idi. Peygamber değildi. Süleyman aleyhisselamın ümmetinden idi. Süleyman aleyhisselamın ümmetinden birinin kerameti, Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor da, Muhammed aleyhisselamın ümmetinin kerametlerine niçin inanılmasın? Muhammed aleyhisselam, Süleyman aleyhisselamdan elbet daha üstündür. Muhammed aleyhisselamın ümmeti de, Süleyman aleyhisselamın ümmetinden, Elbet daha üstündür. Mezhepsizler bu sözümüze karşılık bu keramet Süleyman Aleyhisselam'ın idi derse ona deriz ki bu ümmetin evliyasının kerameti de Muhammed Aleyhisselam'dandır. Meryem Suresi'nin 24. ayetinde mealen hurma kütüğünü kendine doğru çek sana ondan taze hurma düşer buyuruldu. Teala hurma kütüğünden Hz. Meryem için meyve çıkardığını bildiriyor. Hz. Meryem peygamber değildi. Zekeriya aleyhisselamın Hz. Meryem'in yanında gördüğü meyveler ve Eshab-ı Kehf vakası hep keramet idi. Bu kerametlerin sahipleri peygamber değildiler. Önce gelen peygamberlerin ümmetlerinde Keramet sahibi veliler bulunuyor da, Muhammed aleyhisselamın ümmetinde keramet sahibi evliya niçin bulunmasın? Ali İmran suresinin 110. ayetinde mealen, Siz ümmetlerin en iyisi oldunuz buyuruldu. Keramete inanmayanlar bu sözümüze karşılık, Bir kimsenin bir gecede Kâbe'ye gidip gelmesi olamaz derse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir anda yedi kat göklere ve Allahü Teala'nın dilediği yerlere götürülüp getirildi. Bundan büyük keramet olur mu? Yine deriz ki, mü'min mi kıymetlidir, kâfir mi? Kâfirlerden birinin bir anda şarktan garba gidip geldiğini işitiyoruz ve inanıyoruz. Bu kâfir, Bildiğimiz iblistir. Bu kâfire verilen şey, Allahü Teala'nın sevgili kullarından için verilmez olsun. Bunu iyi düşünmek ve insaflı konuşmak lazımdır. Sivadül azam kitabının şerhinden tercüme, burada tamam oldu. İbn-i ve başkaları bildiriyor ki, Evliyanın kerametlerine inanmayanlar, hariciler ve müteziliği, ve bazı Şiilerdir. Çünkü bu sapıkların kerametleri yoktur, keramet sahipleri de yoktur. Bunun için görmüyorlar, işitmiyorlar ve inanmıyorlar. Fethül Mecid ismindeki Vehhabi kitabına cevap olarak Davud bin Süleyman'ın Minhatül Vehbiye fi Reddil Vehabiye kitabından yaptığımız tercüme burada tamam oldu. Bu hayırlı sebep ile kitabın tamamı tercüme edilmiş oldu. Hasen-i Basri 110 Miladi 727'de Basra'da Ebu Kılabe Abdülmelik 276 Miladi 889'da Bağdat'ta sadüddîn Taftazani Mesud Şâfiî 792 Miladi 1389'da Semerkant'ta Ali Uşi 575 Miladi 1180'de Şerefüddin Halil Neccari Yemeni 632 Miladi 1235'de Seyyid Ahmet Asım Efendi Ayn -Tabi, 1235 Miladi 1820'de İstanbul'da Muhammed bin Süleyman Halebi Reyhavi 1228 Miladi 1813'te, Halife Meymun bin Harun 218, Miladi 833'te ve Davud bin Süleyman Bağdadi 1299, Miladi 1881'de vefat etmiştir. Rahmetullahi aleyhim ecmain. Abdülganî Nablusî, Keşfün nur min eshabil kubur, kitabında buyuruyor ki, Allahü Teala kendisine yaklaşmış olan kullarına kerametler ihsan etmiştir. Keramet evliya denilen insanlarda Allahü Teala'nın yarattığı adet ve fen bilgileri dışında olan şeylerdir. Allahü Teala kendi kudretiyle ve iradesiyle yani dilediği zaman bu şeyleri bu kullarında yaratmaktadır. Kulun kudretini de Allah-u yaratmaktadır. Bu şeylerin yaratılmasında kulun kudretinin ve iradesinin tesiri yoktur. Kulun iradesi ve kudreti kerametlerin yaratılmasına ancak sebep olmaktadır. Kul, istediği zaman kendi kuvvetiyle keramet yapar diyen kimse ve böyle inanan kimse kafir olur. Kendisinde keramet hasıl olan veli, bu kerametin yalnız Allahü Teala'nın dileğiyle ve kudretiyle yaratıldığını, kendi dileğinin ve kudretinin hiçbir tesiri olmadığını bilmektedir. Bunun gibi, kendi bedenindeki görmek, işitmek, tadalmak, sertlik, sıcaklık duymak, düşünmek, ezberlemek, hatırlamak gibi duygularının ve İç ve dış organlarının hareketlerinin, hasılı, bütün işlerinin hep Allahü Teala'nın dilemesiyle ve kudretiyle ve yaratmasıyla olduğunu her an bilmektedir. Evliyalık da bu demektir. Yani böyle olduğunu her an bilen ve inanan kimse Allah'a yakin olmuş veli olmuştur. Bu bilgisi her an, bütün varlığını kaplamaktadır. Allahü Teala velisine bazen gaflet verir. Bu bilgisini unutturur. Bu zaman, veliliği kalmaz ise de, önceki zamanlarında veli olduğu için, böyle zamanlarda da, kendisine veli denilir. Bunun gibi, imanı olan insana, mü'min denildiği için, uyku zamanında, Gaflet halinde olduğu zaman da kendisine mümin denilmektedir. Bu gaflet zamanı evliyanın aşağı halleridir. Allahü Teala'nın "Sen elbette ölüsün, onlar da ölüdürler" buyurduğu ölü olmak hali de bunun gibidir. Bunun için veliler Rehimehumullahü Teala her şeylerinin Allahü Teala'dan olduğunu anlamaları hallerine fena fillah veya mevti ihtiyari demişlerdir. Hadisi i şerifte kendini tanıyan Rabbini tanımış olur buyuruldu. Bütün hareketlerinin ve işlerinin görünen ve görünmeyen kuvvetlerinin kendisinden olmadığını, başka bir irade ve kudret sahibi tarafından meydana getirildiğini anlayan kimse bu kudret sahibi olan Allahü Teâlâ'yı tanımış olur. Allahü Teala'nın emrettiği farzların hepsini yapan ve ayrıca Muhammed Aleyhisselam'ın ibadetlerini yaşayışını hallerini yani nafile ibadetleri de yapan bir müslüman Allah'a yaklaşır veli olur. Duyguları ve hareketleri kendisinden değil Allahü Teala'dan olduğu meydana çıkar böyle olduğunu bildiren hadisi i şerif tasavvuf kitaplarında yazılıdır ariflere göre veli olmak için kendisinin mevti ihtiyari denilen bir mevt ile ölü olduğunu bilmek lazımdır velilerde rahimehullahu teala kerametin hasıl olması için böyle ölü olmaları lazımdır böyle olduğunu anlayan kimse Mehyet'te keramet olmaz diyebilir mi? Cahiller, gâfiller kendi işlerini kendi iradeleriyle ve kudretleriyle yaptıklarını sanırlar. Her şeyi Allahü Teala'nın yarattığını unuturlar. Evliyanın öldükten sonra da keramet sahibi olduklarını fıkıh kitapları da bildirmektedir. Hanefi mezhebinde kabir üzerine basmak, oturmak, uyumak, abdest bozmak Mekruhtur. Çünkü bunlar, ihanet, hakaret etmektir. Hadisi i şerifte, Kabir üzerine basmaktansa, ateşe basmayı tercih ederim, buyuruldu. Bu sözler, insana öldükten sonra da saygı göstermek lazım olduğunu bildiriyorlar. Yani dinimiz, ölülerin keramet sahibi, yani muhterem olduklarını bildiriyor keramet adet harici yapılan iş demek olduğunu yukarıda bildirmiştik. İnsanın yeryüzünde yürümesi, oturması adet olduğu için müminin kabri üzerine basılmaması, oturulmaması ona keramet yani ikram ve ihsan olmaktadır. Her mümine öldükten sonra böyle keramet veren dinimiz İlm, irfan sahibi olan evliyaya, daha kıymetli kerametler de ihsan olunacağını göstermektedir. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, baki kabristanını ziyaret eder, mezar yanında, ayakta dua ederdi. Bu da, ölülerin keramet sahibi olduklarını göstermektedir. Çünkü mü'minin kabri başında yapılan duanın, kabul olacağını bilmeseydi, orada dua etmezdi. Mü'minin kabri başında duanın kabul olması, onun keramet sahibi olduğunu göstermektedir. Her mü'min için böyle keramet olunca, evliya için, rahimehumullâhu teâlâ, daha çok olacağı meydandadır. Mü'min ölünce, onu yıkamak, kefenlemek ve defnetmek lazımdır. Dinimiz bunu emretmektedir. Bu emir müminin öldükten sonra da keramet sahibi olduğunu göstermektedir. Kafirlerin ve hayvanların ölülerinde bu keramet yoktur. Mümin ölürken necasetlenmektedir. Onu bu necasetten kurtarmak, temizlemek için yıkamak emir olundu. Bu emir müminin öldükten sonra da keramet sahibi olduğunu göstermektedir. Camiül Fetava kitabında alimlerin ve seyitlerin mezarları üzerine bina, türbe yapmak mekruh değildir diyor. Yine bu kitapta ölü yıkayanın temiz olması lazımdır. Cünüp olması mekruhtur diyor. Bu da her müminin öldükten sonra keramet sahibi olduğunu göstermektedir. Halbuki Diriyken her mümin keramet sahibi olmaz. Yalnız evliya diriyken de keramet sahibidir. İmam Abdullah Nesefî'nin rahimehullahü teala Umdetül İtikad kitabında "Her mümin uykuda da mümin olduğu gibi öldükten sonra da mümindir. Bunun gibi peygamberler öldükten sonra da peygamberdirler. Çünkü peygamber olan ve iman sahibi olan ruhdur. İnsan ölünce ruhunda bir değişiklik olmaz demektedir. İnsan beden demek değildir. İnsan ruh demektir. Beden ruhun konak yeridir. Kıymetli olan ev değil, evde oturanlardır. Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize insan şeklinde görünürdü ek seriye ismindeki sahabi şeklinde görünürdü. Eshab-ı bazıları da Cebrail aleyhisselamı insan şeklinde gördüler. Cebrail aleyhisselam insan şeklinden çıkarak kendi şekline girince ruh gibi olunca yok oluyor denilemez. Şekil değiştirdi denilir. İnsan ruhu da bunun gibidir. İnsan ölünce Ruhu bir âlemden başka âleme geçmektedir. Ruhun böyle değişikliğe uğraması kerametinin kalmayacağını göstermez. Camiül Fetâvan'ın yazarı Muhammed Semerkandî Hanefi 556 milâdi 1162'de Abdullah Nesefî Hanefi 710 milâdi 1310'da Bağdat'ta vefat etti. Evliyanın öldükten sonra da keramet sahibi olduklarını bildiren birçok vak'a ve hikayeler kitaplarda yazılıdır. Mesela Büyük Veli Muhyiddin-i Arabî'nin Kut kitabında Ebu Abdullah bin Zeynül Burî işbiliğinin çeşitli kerametleri yazılıdır. Bir gece Ebu'l Kasım bin Hamd'in ismindeki kimsenin İmam Muhammed Gazali'yi reddeden kötüleyen bir kitabı okurken gözleri kör oldu. Hemen secde edip yalvardı. Bu kitabı hiç okumayacağına yemin etti. Allahü Teala kabul buyurup görmek ihsan eyledi. Bu da İmam-ı Gazali'nin öldükten sonra olan bir kerametini göstermektedir. İmam-ı Yafi'i Riyahin kitabında diyor ki: Evliyadan biri, kabirdekilerin derecelerinin kendisine gösterilmesi için dua etti. Bir gece çeşitli kabirler gösterildi. Kimi tahta üzerinde, kimi ipek yatakta, kimi kokulu çiçekler arasında, kimi sevinçli, kimi ağlar, kimi güler idi. Bir ses işitti. Bu halleri dünyadaki amellerinin karşılığıdır, diyordu. Güzel huylular, şehitler, nafile oruçları da tutanlar, Allahü Teala için sevişenler, günah işleyenler, tövbe edenler ayrı ayrı haldeydiler. Mezardakilerin halleri bazı evliya'ya uykuda, bazılarına da uyanık haldeyken gösterilir. İmam-ı Ya'fiî rahmetullahi aleyh kifayetül tekat kitabında, bazı evliyanın, babasının mezarına gidip konuştukları yazılıdır. El-Kâî, Es-Sünnet kitabında, Yahya bin Moyin diyor ki, ''İnandığım, güvendiğim, mezarcı bir arkadaşım'' dedi ki, ''Şaşılacak çok şeyler gördüm. En çok şaştığım şey, bir meyyitin, müezzinin ezanını tekrar ettiğini işittim'' dedi. Hübeyullah el-Kayy, rahmetullahi aleyh, 418 miladi 1027'de vefat etti. Ebu Nuaym Hilye kitabında diyor ki: Şeyban bin Cisr'den işittim. Sabitül Benani'yi mezara koyduk. Hamidü't-Tavil de yanımdaydı. Kabrin kerpici düştü. Sabit'in kabirde namaz kıldığını gördüm. Sabit diriyken her zaman ya Rabbi, bir kuluna kabirde namaz kılmak kerametini ihsan edersen, bana da ihsan et, diyerek dua ederdi. Abdullah Yâfi'yi 768, Mîlâdi 1367'de Mekke'de, Yahya bin Mo'in Bağdâdî Şâfi'yi 233, Mîlâdi 848'de Medine'de, Ebu Nuaym İsvehânî 430. Miladi 1038'de vefat etti. Rahmetullahi aleyhi ecmaîn. İmam Tirmizi ve Hakim ve Beyheki bildiriyorlar. Abdullah İbni Abbas söyledi ki: Birkaç sahabî yolculukta bir çadır kurduk. Burada kabir olduğunu bilmiyorduk. Birisinin sûre i Mülk'ü başından sonuna kadar okuduğunu işittik. Medine'ye gelince bunu Resûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söyledik. Bu sure, meyyiti kabirdeki azaptan kurtarır buyurdu. Ebu'l-Kasım Sa'di, İsfah kitabında bunu anlatıyor ve bu, meyyitin kabirde Kur'an okuduğunu ispat etmektedir diyor. i̇bn Mende haber veriyor. Talha, Ubeydullah'tan haber veriyor ki, Ormandaydım. Akşam oldu. Abdullah bin Amir bin Hizam'ın kabri yanında oturdum. Kabirde çok güzel sesle Kur'an okuduğunu işittim. Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem haber verdim. Bunu okuyan Abdullah'tır. Allahü Teala ruhları kabzedince cennetteki yerlerinde muhafaza olunur. Her gece sabaha kadar kabirlerine bırakılır buyurdu. Muhammed İbn Mende rahmetullahi aleyh 395 miladi 1005'te vefat etti. İnsan ölünce ruhta ölmez. Ruh bedenden başka bir varlıktır. Mezardaki beden ile toprak olduktan sonra da ilgisi yok olmaz. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okumamış olan cahiller ve mezhepsizler ve cehenneme gidecekleri bildirilmiş 72 fırkadan olan sapıklar, ruhun bedenden ayrı bir varlık olduğunu bilmiyorlar. İnsan ölünce, hareketi yok olduğu gibi, ruhun da bedenin bir sıfatı, özelliği olduğunu, hareketin yok olduğu gibi, ruhun da yok olacağını sanıyorlar. Evliya da her insan gibi ölür, Toprak olur, insanlığı ve ruhaniyeti kalmaz, diyorlar. Mevtalarına hürmet etmiyorlar, hakaret ediyorlar. Evliyanın kabrini ziyaret ederek, onlarla bereketlenmeyi, tevessül etmeyi inkar ediyorlar. Bir gün, Veli Arslan Dımışkî'nin kabrini ziyarete gidiyordum. Sapıklardan birisi, toprak ziyaret olunur mu, dedi. Buna çok şaştım. Müslüman olduğunu bildiren bir kimsenin böyle söylemesine çok üzüldüm. Hadisi i şerifte, Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçedir, yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur, buyuruldu. Bu hadisi i şerif, ruhların çürümüş cesetlerle birleştiklerini açıkça bildirmektedir. Mü'minlerin mezarlarının muhterem, mübarek olduğunu göstermektedir. Alime hakaret edenin, düşmanlık edenin kafir olmasından korkulur. Meyyitler de diriler de Allah'ın mahluklarıdır. Hiçbirinin hiçbir şeye tesiri yoktur. Her şeye tesir eden yalnız Allahü Teâlâ'dır. Fakat müminin ölüsüne de dirisine de tazim, saygı göstermek vaciptir. Çünkü Müminlerin ölüleri de dirileri de Allahü Teala'nın şeayiri oldukları için tazim edilmelerini Kur'an-ı Kerim emretmektedir. Hac suresinin 32. ayetinde mealen Allahü Teala'nın şeayirini tazim etmek kalplerin takvasından dolayıdır buyruldu. Şeayir Allahü Teala'yı hatırlatan bildiren şeyler demektir. Alimlerin, salihlerin, ölüleri ve dirileri Şeyahirdir. Alimleri, velileri tazim etmek, bunlara saygı göstermek çeşitli şekilde olur. Bunlardan biri kendilerine tahtadan tabut yapmak ve mezarları üzerine kubbe yapmaktır. Sarıklarının büyük olması, elbiselerinin geniş ve temiz olması da. Bunları tazim etmek içindir. Câmiül Fetavada âlimlerin, velilerin, seyitlerin mezarları üzerine bina, türbe yapmanın mekruh olmadığı yazılıdır. Evliyanın kabirlerine nefret edilmemek, saygı göstermek için sanduka, örtü ve sarık koymak, bunları kabir sahiplerine hakaretten korumak, tazim ve saygıya sebep olmak niyetiyle yapmak, bize göre caizdir. Selef-i Salihin, Rahmetullahi Teâlâ Aleyhim Ecmâin, zamanında bunlar yapılmazdı. Fakat, o zaman herkes kabirlere hürmet ederdi. Fıkıh kitaplarında, veda tavafından sonra, geri geri giderek, Mescid-il Haram'dan çıkmalıdır. Böyle çıkmakla, Kâbe'ye tazim edilmiş olur, yazılıdır. Selef-i Salihin, Geri geri çıkmazdı. Fakat onlar kabeyi tazim etmekte kusur yapmazlardı. Kabe'ye örtü koymak eskiden yoktu. Buna sonradan fetva verildi, meşru oldu. Kabirler üzerine örtmek de bunun gibi meşru olmaktadır. Hadisi şerifte bir kimse güzel yani İslamiyete uygun çığır açarsa bu yolda bulunanların her birine verilen sevap gibi. Buna da verilir. Buyuruldu. Camiül Fetavada diyor ki: Kabir üzerine el koymanın sünnet veya müstehap olduğunu bildiren bir haber görmedik. Caiz olmadığını da söyleyemeyiz. Bunların haram olduğunu söyleyenlerin hiçbir delili vesikası yoktur. Bunlara haram diyebilmek için edille erba'anın birinden yani Kur'an-ı Kerim'den veya hadîs-i şeriften veya icma ümmetten yahut kıyas-ı fükahadan birinden bir delil göstermek lazımdır. Müçtehid olmayanların yaptıkları kıyasların, delillerin hiç kıymeti yoktur. Bazı cahiller, evliyanın kabirlerine hürmet edilirse, onlardan bereket ve yardım istenirse, bunların dilediklerini yapacaklarını, Allahutaala gibi tesir edeceklerini zannedenler olur. Böylece kafir olurlar, müşrik olurlar. Bunun için mani oluyoruz ve kabirlerini, türbelerini yıkıyoruz. Onlara böylece hakaret edince herkes bunların bir şey yapamadıklarını, kendilerini hakaretten kurtaramadıklarını anlayarak kafir olmaktan, müşrik olmaktan kurtulurlar diyorlar. Sapıkların bu sözleri küfürdür. Firavun'un sözüne benzemektedir. Mümin Suresi'nin 26. ayetinde mealen "Bırakınız Musa'yı öldüreyim. O Rabbine yalvararak kendini benden kurtarsın. Onun dininizi değiştireceğinden ve yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum." buyruldu. Bu cahiller Allahü Teala'nın Evliya'yı sevdiğini ve sevdiklerinin dualarını kabul edeceğini ve öldükten sonra ruhlarının dileklerini yaratacağını inkar ediyorlar. Zan ile, şüphe ile, vehm ile ve hayal ile konuşuyorlar. Hakk'ı batıldan fark edemiyorlar. Müslüman olan kimse bin seneden beri gelen Ümmeti Muhammediyye'nin dalalette olduklarını söyleyemez. Bunlara suizan edemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, münafıkların hepsini, yani kafir oldukları halde, Müslüman görünenleri bildiği halde, hiçbirini açığa vurmazdı. Soranlara, biz söze, işe, görünüşe bakarız. Kalpleri ancak allah Teala bilir, buyururdu.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 Müslüman olduğunu söylememiz lazımdır. Yani küfrü gösteren 99 manaya bakılmaz. İmanı gösteren bir manaya bakılır. Bunun için Müslümanlara kafir dememeli, müşrik dememelidir. Müslümanlara suizan etmemelidir. Bu sözümüzü yanlış anlamamalı bunu yanlış anlamamak için, iki noktaya dikkat etmek lazımdır. Birincisi, söz veya iş sahibinin Müslüman olduğu bildirildi. Yoksa, bir kâfirin değil bir sözü veya değil bir işi, birçok sözleri ve işleri imanı gösterse de, bu kâfire Müslüman oldu denilemez. Bir Fransız, Kur'an-ı Kerim'i överse, bir İngiliz, Allah birdir derse, bir Alman felsefecisi, en iyi din İslamiyettir derse, bunların Müslüman olduğu söylenemez. Bir kafirin, Müslüman olması için, Allah vardır, birdir. Muhammed aleyhisselam, Allah'ın peygamberidir. Onu dünyanın her tarafında, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara peygamber olarak göndermiştir. Onun her dediğine inandım demesi ve imanın altı şartı ile otuz üç farzı hemen öğrenip hepsine inanması lazımdır. Dikkat edilecek ikinci noktaya gelince bir sözün veya bir işin yüz manası olsa denildi. Yoksa yüz sözden veya yüz işten biri imanı gösterse, doksan dokuzu küfrü bildirse, bu kimseye Müslüman denileceği bildirilmedi. Çünkü bir kimsenin yalnız bir sözü veya bir işi açık olarak küfrü gösterse, yani imanı gösterecek hiçbir manası olmasa, o kimsenin kafir olduğu anlaşılır. Başka sözlerinin ve işlerinin imanı göstermeleri, İmanlı olduğunu bildirmeleri, o kimseyi küfürden kurtarmaz, Müslüman olduğuna hükmolunmaz. Keşfün nur kitabı, el yazması olarak İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde vardır. İlk olarak 1397, miladi 1977 tarihinde, Pakistan'ın Lahor şehrinde nefis olarak basılmış, 1398, Miradi 1978 senesinde İstanbul'da bunun fotokopisi alınarak Minhatul Vehbiye kitabıyla birlikte bastırılmıştır. 25 Ehli Sünnet alimlerinin rahimehumullahü teala haklı olduklarını Vehabiler de söylemektedir. Allahü Teala bu doğru sözü onlara da söyletmektedir. Bakınız bu kitabın 432. sayfasında ehli sünneti nasıl önmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muazı Yemen'e hakim olarak göndereceği zaman ne ile hükmedeceksin buyurdu. Allah'ın kitabı ile dedi. Allah'ın kitabında bulamazsan o zaman Resulullah'ın sünneti ile hükmederim dedi. Orada da bulamazsan buyurunca içtihat ederek anladığıma göre hükmedeceğim dedi. Bunun üzerine Rasulünün hakimine Rasulünün razı olduğunu ihsan eden Allahü Teala'ya hamd ederim buyurdu. Muaz eshab-ı kiram'ın fıkh, halal ve haram bilgilerini en çok bilenlerden idi. Bunun için içtihat yapabilecek yüksek alim idi. Allahü Teala'nın kitabında ve Rasulullah'ın sünnetinde bulamadığı şeyleri kendi içtehadına göre hükmetmesi caiz idi. Fakat bugün ve bundan önce Allahü Teala'nın kitabındaki hükümleri ve Rasulülün sünnetini bilmeyenler böyle cahil oldukları halde kendilerinin içtihat edebileceklerini sanıyorlar. Bunlara yazıklar olsun diyor. Bütün vesikalarını ehli sünnet alimlerinin rahimehumullahü teala kitaplarından almış olduğu gibi, bu satırlarını da o büyük alimlerin kitaplarından almıştır. Çünkü İbn Teymiyyeden önce onun sapık fikirleri gibi yazanlar yoktu. Bu çığırı o açtı. Ondan sonra gelenler işi azıttılar, taşkınlık yaptılar ehl sünnet kitaplarından aldıkları kıymetli yazılara, yanlış, bozuk manalar verdiler. Herkes, Arabî öğrenmeli ve içtihat yapmalıdır, dediler. Doğru yoldan ayrıldılar. Milyonlarca insanı da saptırdılar. Yukarıdaki yazı, kendi iddialarını çürütmekte, onlar gibi cahillerin içtihat yapamayacaklarını, çıkaracakları hükümlerin, manalarının yanlış, Bozuk olacaklarını göstermektedir. Son günlerde, içtihada inanmayanlar çoğalmaktadır. Mezhep neymiş? Mezhepler, Müslümanları bölmüşler. Dini güç duruma sokmuşlar. Allah kolaylık emrediyor. İslamiyet'te mezhep diye bir şey yoktur. Bunlar sonradan uydurulmuştur. Ben, eshabın yolundayım, başka yol tanımıyorum, diyorlar böyle sözleri din cahilleri çıkarmıştır. Şimdi de müslümanlar arasına yayıyorlar. Hem de çok kurnaz davranıyorlar. Önce ehli sünnet alimlerinin kitaplarından doğru bir bilgi söyleyip bundan sonra kendi yalanlarını söylüyorlar. Doğrusunu işitenler hepsini doğru sanıp aldanıyorlar. Kurtuluş yolu eshabı kiramın yoludur. Rıdvanullahü teala aleyhi ecmaîn. Beyheki'nin haber verdiği ve Kunuzü'd-Dekaik kitabında yazılı hadisi i şerifte "Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete kavuşursunuz." buyuruldu. Bu hadisi i şerif gösteriyor ki, Eshab-ı Kiram'dan herhangi birine uyan, onun yolunu tutan dünya ve ahiret saadetine kavuşacaktır. Deylemi'nin bildirdiği hadisi i şerifte, Eshâbım iyi insanlardır, allah Teala onlara hep iyilik versin, buyuruldu. Yine Deylemi'nin rahmetullahi aleyh, bildirdiği hadisi i şeriflerde, Eshâbımın kabahatlerini konuşmayınız ve Muaviye elbet melik olacaktır, buyuruldu. Esabu kiramın yolundayız diyenler bu yolu nereden öğrenecekler Bin sene sonra gelmiş olan mezhepsizlerden mi yoksa esap zamanında bulunan onların yetiştirdikleri alimlerin kitaplarından mı Esabu kiramın yetiştirdikleri ve onların talebesinin yetiştirdikleri alimler ehli sünnet ve cemaat mezhebinin alimleridir Rahimehumullahü Teala. Mesep yol demektir. Ehli sünnet ve cemaat mezebi demek Resulullah'ın ve onun cemaatinin yani ashabının yolunda olan Müslümanlar demektir. Bu mübarek alimler hep ashab-ı kiramdan öğrendiklerini yazmışlardır. Kendi görüşleriyle bir şey yazmamışlardır. Kitaplarında Vesikasız, senetsiz bir kelime yoktur dört mezhebin imanları birdir eshabı kiramın rıdvanullah teala Aleyhim ecmaîn yolu ancak ehli sünnet âlimlerinin kitaplarından öğrenilebilir eshabı kiramın rıdvanullah teala Aleyhim ecmaîn yolunda olmak isteyenin ehli sünnet mezhebinde olması lazımdır sonradan türeyen bozuk yollardan sakınması lazımdır. 26. Fethül Mecid ismindeki Vehhabi kitabının 485. ve sonraki sahifesinde de, hak olan ehli sünnet bilgilerini yazmak zorunda kalmış, bunların arasında bozuk, zehirli saldırılarından da geri kalmamıştır. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kabir ziyaret ederken, ahireti hatırlamayı, meyyite dua ederek, ona ihsanda bulunmayı, ona acımayı, istiğfar etmeyi emretmiştir. Ziyaret eden kimse, hem kendisine, hem de meyyite iyilik etmiş olmaktadır. Müslüm'ün, Ebu Hureyre'den, radıyallahu anh, bildirdiği hadiste, kabirleri ziyaret ediniz. Kabir ziyareti, Ölümü hatırlatır buyuruldu. Abdullah İbni Abbas diyor ki, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de kabristan yanından geçiyordu. Kabirlere bakarak, Esselâmü aleyküm ya ehlal kubur Yavfirullahü lena ve leküm entüm selefuna ve nahnu bil buyurdu. Bu hadisi i şerifi İmam-ı Ahmed ve Tirmizi bildirmektedir. İbnül Kayyım-ı Cevziyye'nin İmam-ı bildirdiği hadisi i şerifte "Size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Şimdi kabirleri ziyaret ediniz. Böylece ahireti hatırlarsınız." buyurdu. İbn Mace'nin Abdullah İbni Mes'ud'dan bildirdiği hadisi i şerifte, ''Kabir ziyaretini önce yasaklamıştım. Şimdi ziyaret ediniz. Böylece dünyaya gönül vermekten kurtulur, ahireti hatırlarsınız.'' buyuruldu. İmam Ahmed'in Ebu Said'den bildirdiği hadisi i şerifte, ''Kabir ziyaretini size yasaklamıştım. Şimdiden sonra ziyaret edebilirsiniz.'' Böylece ibret alır gafletten uyanırsınız Buyuruldu. İbnül Kayyım-ı Cevziyye Seleme't-Ebni Merdandan haber veriyor. Diyor ki: Enes bin Mali'yi gördüm. Resulullah selam verdi. Sonra bir kabrin duvarına dayandı, dua etti. Müşrikler kabir ziyaretini değiştirdiler. Dini tersine çevirdiler. Kabre giderek meyyiti Allah'a şerik yapıyorlar. Meyyit'e dua ediyorlar. Meyyit vasıtasıyla Allah'a dua ediyorlar. İhtiyaçlarını meyyitten istiyorlar. Bereketin ondan gelmesini bekliyorlar. Düşmanlarına karşı onun yardım etmesini diliyorlar. Böylece kendilerine de, ölüye de kötülük yapıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu kötü adetleri önlemek için, Kabir ziyaretine erkeklere yasak etmişti. Sonra tevhid kalplere yerleşince, kabir ziyaretine izin verdi. Fakat kabirde hücr, saçma, çirkin söz söylemek yasak edildi. Hücrün en büyüğü, kabir başında söz ve hareketle şirk yapmaktır. Şimdi türbeleri süslüyorlar, camilere bakmıyorlar. Allah'ın peygamberlerle bildirdiği dini tersine çeviriyorlar. Şiiler insanların en cahilleri ve dinden en uzak kalanları olduğu için türbeleri yapıyorlar, camileri yıkıyorlar, diyor. Cahillerin ve sapıkların kabir başlarında ve türbelerde yaptıkları taşkınlıklara, şirke ve Allahü Teala'nın yarattığını düşünmeyenlere karşı biz de vehhabilerle birlikteyiz. Elbette şirkin ve müşriklerin düşmanıyız. Bunu İmam-ı Rabbani rahmetullahi teâlâ aleyh çeşitli mektuplarında ve en çok üçüncü cildin kırk birinci mektubunda çok güzel ve açık anlatmaktadır. Bu mektup Saadet-i Ebediyye kitabının üçüncü kısmının ikinci maddesinde yazılıdır. Fakat Vehhâbîler kabir ziyaretine kuran ı Kerim okuyup sevabını meyyitin ruhuna göndermenin, dua etmenin meyyite fayda vereceğine inandıklarını yazdıkları halde meyyit işitmez hissetmez ona bir şey söylemek peygamberden şefaat istemek evliya'yı vesile ederek Allahü Teala'ya dua etmek şirk olur diyorlar sözleri birbirini tutmuyor kitabımızın başından beri görüldüğü gibi vehabilerin ehli sünnetten farkı bu noktada toplanmaktadır. Biz de din kardeşlerimizi korumak için, bu nokta üzerinde durmayı uygun görüyoruz. Osmanlı Devleti zamanında, mekteplerin, medreselerin, üniversite üstünlüğünde olan, Medresetül Mütehassisin adındaki yüksek kısmında, Tasavvuf Müderrisi, yani profesörü bulunan, büyük İslam alimi ve olgun veli, Seyyid Hakim Efendi rahmetullahi aleyh 1342 Hicri ve 1924 Miladi yılında İstanbul'da basılan Rabıta-i kitabında buyuruyor ki Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlanmış ve müşahede makamına varmış olgun bir veliye kalbini bağlayarak yanındayken ve yanında olmadığı zamanlarda o zatın yüzünü hayalinde bulundurmaya rabıta denir. Onlar görülünce Allahü Teala hatırlanır ve buharide ve müslimde bildirilen onlarla beraber bulunanlar şakî olmaz. Hadisi şeriflerinde bildirildiği gibi bu kemale ermiş olanları düşünmek insana birçok faydeler sağlar. Sadık ve temiz bir Müslüman, böyle bir Allah adamını düşünmekle, onun sıfatları halleri kendisinde hasıl olur. Hadisi şerifler salih Müslümanlarla, yani Allahü Teala'nın sevdiği kimselerle beraber bulunmayı emretmektedir. Deylemi'de ve taberani'de ve kunuzu dekaik'de bildirilen hadisi şerifte, ben ilm şehriyim, Ali onun kapısıdır. Buyuruldu. Bu hadisi i şerifin gösterdiği gibi Allahü Teala'nın sonsuz feyz deryasının kapısı gibi olan Allah adamlarının kalplerinden bunları seven ve hatırlayan Müslümanların kalbine feyz, marifet, nur akar. Bu feyze kavuşmak için ehli sünnet itikadında olmak, Resulullah'a tam uymak ve Allahü Teala'nın sevdiği Allah adamlarını sevmek kalbinde onların sevgisini bulundurmak lazımdır. Bu şartlardan mahrum olanlar Allah adamlarının feyizlerinden, marifetlerinden mahrum kalmışlardır. Bilmediklerini inkardan başka çare bulamıyorlar. Allah adamının kalbinden feyiz almak için ikinci şart o zatın Resulullah Efendimizin tam varisi olması, onun yolunda, izinde bulunması ve allah Teala'nın sevgili kulu olması lazımdır. Vehhâbîler arasında böyle bir Allah adamı bulunmadığından da, onlar için feyz ve marifet kapıları kapalıdır. Putlara, heykellere tapınan müşriklerin ve cahillere, sahte rehberlere gönül veren zavallı Müslümanların bir feyz ve faide edinememeleri, bundan ileri gelmektedir. Ebu Cehl, Ebu Talip ve Ebu Leheb'lerin Rasulullah'dan (sallallahu aleyhi ve sellem) feyz ve hidayet alamamaları ise birinci sebeb'in kendilerinde bulunmamasından ileri gelmektedir. Peygamberler (aleyhiümüslam) Allahü Teala'nın yeryüzünde halifeleridir. Evliya kiram Peygamberlerin varisleri oldukları için onlar da bu şereften pay almışlar, mübarek kalpleri. Allah-u aynası olmuştur. Sa'd suresinin 26. ve En'am suresinin 165. ayeti i kerimeleri ve benzerleri bu sözümüzün vesikalarıdır. Olgun bir velinin, Rahimehullah-u kalbine bağlanan bir Müslüman, onun mübarek kalbi vasıtasıyla Allahü u Teala'dan gelen feyzlere kavuşur de ve künûz de dekaikte rahmetullahi ala âlâ müellifîhima yazılı hadîs-i şerifte ehli arasında bir alim ümmeti arasındaki peygamber gibidir buyuruldu. Kalbin feyizlere, marifetlere kavuşmasında Allah adamının diri ve ölü olması arasında hiç fark yoktur. Onun kemalâtı, Ruhaniyetinden hiç ayrılmaz. Ruhaniyet de zamana ve mekana ve ölüliğe ve diriliğe bağlı değildir. Yukarıdaki iki şart mevcut ise her nerede olursa olsun, diri olsun, ölü olsun, Allah adamlarına bağlanan yani onları seven ve hatırlayan Müslümanlar hemen feyz ve marifete kavuşurlar. Bunların ruhlarının tasarrufları. Allahü Teala'nın tasarrufu ile olduğuna inanmak lazımdır. İnsan Allahü Teala'dan vasıtasız feyz almaya kadir olmadıkça Allahü Teala'nın sevdiği Allahü Teala'dan feyz alıp talebesine verebilen bir vasıtaya muhtaçtır. Buhara, Hive, Semerkant ve Hindistan alimlerinin rahmetullahü teala aleyhi ecmaîn hicretin 200 yüz senesinden, Bin iki senesine kadar, Söz birliğiyle bildirmiş olmaları, Ve yapmış olmaları, Ve emretmeleri, Yukarıdaki yazımıza, En büyük senet, Ve vesika olmaktadır. Bunların üstünde, Başka bir vesika aramaya kalkışmak, Bin seneden fazla bir zamanda, Koca Asya kıtasında yetişmiş olan, Milyonlarca İslam alimlerini küçültmek, Hatta, Kötülemek olur. Bunların alim ve çoğunun da olgun veli olduklarını gösteren kitapları meydandadır. Maide suresinin 35. ayetinde mealen, Ona kavuşmak için vesile arayınız buyuruldu. Bu emirdeki vesile yani vasıta bir şarta bağlanmamış, mutlak olarak yani umumi olarak bildirilmiştir ibadetler, zikirler, dualar ve evliyanın ruhları bu emrin içinde bulunmaktadır. Umumi olan bu emri sınırlamaya kalkışmak ayet-i kerime'ye iftira etmek olur. Vesilenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu Ali İmran suresinin 31. ayeti kerimesi bildiriyor. Bu ayette mealen Allahü Teala'yı seviyorsanız bana tabi olunuz. Allahü Teala bana tabi olanları sever. Buyuruldu. Müslüman olduğunu söyleyen herkesin buna inanması lazımdır. Alimler Peygamberlerin varisleridir. Hadisi şerifi alimlerin velilerin kaddesallahü Teala esrarhüm de vesile olduğunu göstermektedir. Ayet kelime dedeki tabi olunuz, emrine uymak için, sevmeden tabi olmak mümkün olamaz. Buhari kitabında diyor ki, Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh, kalbinden ve hayalinden, Resulullah'ın hiç ayrılmadığını söyledi. Hatta helada bile, hayalinde olduğundan şikayet etti. Tevbe Suresinin 120. ayetinde mealen, Ey iman edenler! Allah'tan korkunuz, sadıklarla beraber bulununuz, buyuruldu. Bu ayet-i kerimede de, beraber bulunmak, bir şarta bağlanmamış, mutlak olarak, umumi olarak olunmuştur. Bundan dolayı, beden ile ve ruh ile beraberlik demektir. Beden ile beraberlik, sadıkların yanında, edep ile, saygı ile, ve sevgi ile bulunmaktır. Ruhları ile beraberlik ise Allahü Teala'nın sevdiği sadık bir kulunu saygı ile hatırlamaktır. Yusuf suresinin 24. ayetinde mealen Yusuf aleyhisselam Rabbinin burhanını görmeseydi buyruldu. Burada bildirilen burhan Yakup aleyhisselamın şeklinin görünmesinin olduğunu söz birliğine yaklaşık olarak bildirmişlerdir. Keşşaf tefsirinin sahibi olan Zimahşerî, Mu'tezili mezhebindeki sapıklardan olduğu halde, bu da müfessirlerin çoğunluğuna katılarak, Ürdün'de bulunan Yakup aleyhisselam Mısır'da, odada Zilihan'ın yanında bulunan Yusuf aleyhisselama göründü, diyor. Hanefi âlimlerinden ve Eşbah kitabının Muhşisi Ahmet Hamevi rahmetullahi aleyh, Nefahatül kurb vel ittisali bi isbati tasarrufi li evliyâ illâhi teâlâ vel ba'del intikal. Kitabında, evliyâ-i ruhaniyetlerinin cismaniyetlerinden daha kuvvetli olduğunu, bunun için aynı zamanda çeşitli yerlerde görülebileceklerini bildirmektedir. Bu yazılarına vesik olarak, şu hadisi şerifi yazmaktadır. Cennete her kapıdan girecekler vardır. Her kapı bunları kendisine çağıracaktır. Ebu Bekr Resulullah, Radiyallahu an, sekiz kapının hepsinden birden giren olur mu ya Rasulallah? dedi. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Umarım ki sen onlardan olursun." buyurdu. İnsanın ruhu âlem-i emrdeki asl mertebesiyle irtibat kurabilecek gücünü kazanınca, insan bir anda çeşitli yerlerde görünebilir. İnsan ölünce, ruhunun dünya ile ilgisi azalacağından daha kuvvetli olur. Bir anda çeşitli yerlerde görülmesi daha kolay olur. Seyyid Ahmet Hamevi Mısri, 1098, miladi 1686'da vefat etmiştir. Ahmet İbni hacer Mekki, Rahmetullahi Aleyh, Şemail Şerhinde ve Celaleddin-i Tenvirül Halek kitabında, Abdullah İbni Abbas'ın, Resulullah'ı rüyada gördüm, iltifat buyurdu, uyanınca mübarek zevcelerinden birisini ziyaret ettim, aynaya baktım, aynada Resulullah'ı gördüm, kendimi görmedim, dediği yazılıdır. Bu hal yalnız Resulullah'a mahsus olan şeylerden değildir. Çünkü İslam alimleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hasaisini toplamışlardır. Bu hali hasais kitaplarına sokmamışlardır. Fıkın ve usulü fıkhın temel kaidelerine göre Resulullah'ın hasaisinden olmayan her haline Ümmetinin alimleri ve velileri varis olurlar. Mesela namazda Resulullah ile konuşmak namazı bozmaz. Bu Resulullah'ın hasaisindendir. Yani yalnız ona mahsustur. Alimlerle velilerle konuşmak namazı bozar. Resulullahı sallallahu aleyhi ve sellem gözünün önüne getirerek görür gibi salat ve selam vermek hasaisinden değildir. Evliyayı da gözünün önüne getirip ruhaniyetinden yardım beklemek caizdir. Şafii alimlerinden Celaleddin Süyuti'nin Kitabül Münceli fi Tatavurül Veli kitabında Subki'nin Tabaka Tül Kübra kitabından naklederek Kerametin yirmi ikincisi Evliyanın çeşitli insanların şekillerinde görülmesidir diyor. Meryem suresinin 16. ayetinde mealen, ona insan olarak göründü, buyruldu. Yani Cebrail aleyhisselam, Hazreti Meryem'e, insan şeklinde göründü, ayet-i kerimesinden, evliyanın ruhlarının çeşitli şekillerde görüleceğini anlamışlardır. kadîb Ban, Hasan Musûlî'nin meşhur vakası da bu çeşit kerametlerdendir. Bu vak'a ve diğer kerametleri Yusuf Nebhani'nin Camiül Kerametül Evliya kitabında uzun yazılıdır. 570'te Musul'da vefat etmiştir. Şafii alimlerinden Allame Ceyli Buhari kitabını şerh ederken şeytan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şekline giremediği gibi onun varisi olan olgun velilerin şekline de giremez buyurdu. Hanefi alimlerinden Allame Seyyid Şerif Ali Cürcani rahmetullahi aleyh dipnot 1 Seyyid Şerif 816 miladi 1413'te Şiraz'da vefat etti. Şerh-i kitabının sonuna doğru Müslümanların 73 fırkasını yazmadan önce ve ayrıca Şehri Metali kitabına yaptığı haşiyesinde Evliya'nın rahimehullahü teala çeşitli şekillerde talebesine göründüklerini ve diriyken de ölüyken de görülen bu şekillerinden talebesinin feyz aldıklarını faydalandıklarını yazmaktadır. Maliki alimlerinden Tacettin Ahmet İbni Ataullah İskenderi rahmetullahi aleyh Taciye risalesinde olgun veliyi rahimehullahü teala görmekle veya düşünmekle onlardan istifade edileceğini bildirmiştir. Ataullah İskenderi Maliki Şazili 709 miladi 1309'da Mısır'da vefat etti. Hanefi alimlerinden Allame Şemseddin İbnü'n-Nuaym rahmetullahı aleyh Kitabü'r-Ruh'ta diyor ki ruh bedende olduğundan başka bir halde de bulunur. Evliyanın ruhları refiki âlâdadır. Bir yandan ölünün bedenine de bağlıdır. Bir kimse o ruhun sahibinin mezarına gelip selam verse refiki âlâda bulunan ruhu oradan bu selama cevap verir. Böyle olduğu İmamı Suyuti'nin Kitabül Münceli'sinde de yazılıdır. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, veliler vefat ettikten sonra bilemediğimiz kuvvetli bir tasarrufa ve tesire maliktirler. Maliki âlimlerinden muhtasar kitabının sahibi Halil bil-İshak Cendî, rahimehullâhu-teâlâ buyuruyor ki, veli olgunlaşınca kendisine Allahü u Teâlâ tarafından çeşitli şekillerde görünme kuvveti verilir. Bu da olamayacak bir şey değildir. Çünkü başka başka görünen şekiller, ruhaniyettir. Bedeni, cismi görünmemektedir. Ruhlar madde değildirler. Boşlukta yer kaplamazlar. Halil Maliki Mısri, 767. Miladi 1365'te vefat etti. Bu kadar derin alimlerin ve velilerin, açıkça bildirmiş oldukları bilgilere ve vesikalara inanmamak, dine ve akla uymamak olur. Bu inanışlarından dolayı ehli sünnet olan Müslümanlara kafir ve müşrik damgasını basan vehabilere Allahü Teala akıl ve insaf ihsan eylesin. Buna inanan Müslümanları kabirlere tapınan, heykelleri mahlukları yaratıcı sanan müşriklere benzetenlere yazıklar olsun. Kalbi Resulullah'ın ve onun varisi olan Evliyanın aşkı, sevgisiyle yanmış, tutuşmuş olan Sultanül Aşıkin ismiyle tanınmış, Maliki ve Kadiri Ömer bin Farid, rahmetullahi aleyh, Hamriye adındaki meşhur kasidesinde, tasavvuf büyüklerini şanlarına yakışacak surette övmektedir. Ömer bin Farid, 576, miladi 1180'de Mısır'da vefat etti. Ezelde dalalet ve felaket damgası vurulmuş olan sapıklar ne kadar anlatılsa, vesikalar hatta kerametler gösterilse inanmak nimetine kavuşamazlar. Mevlana Abdurrahman-ı Camii rahimehullâhu-teâlâ aşağıdaki rubâisinde bunlara çok güzel cevap vermektedir. Cihan arslanları hep bu zincire bağlıdır. Bu zinciri hileyle tilki nasıl koparır? Evliyaya bir sapık dil uzatırsa eğer, Onlara bir şey olmaz, Ahmaklığın anlatır. Molla Camii, Rahmetullahi Aleyh, 898, Miladi 1492'de, Hirat'ta vefat etti. Cenab-ı Hakk'ın yaktığı çırayı, Üfürerek söndürmek isteyenin, ancak sakalları tutuşur. Rabıta-i Şerife kitabının yazısı burada tamam oldu. 27. Fethül Mecid kitabının müellifi, 486. sahifesinde de hakikati yazmak zorunda kalmıştır. Ebu Davud'un Ebu Hüreyre'den radıyallahu an bildirdiği, Evlerinizi kabir yapmayınız, kabrimi bayram yeri yapmayınız. Bana salavat getiriniz. Her nerede salavat getirirseniz bana bildirilir. Hadisi şerifini yazmıştır. Kendi bozuk inanışlarını ispat etmek için yazdığı bu hadisi şerif, Peygamberlerin (alayhi müstafa ve selam) kabirlerinde diri olduklarını göstermektedir. Çünkü bir söz diri olana bildirilir. 28. 490. sahifesinde Müslim Sahihi ve Ebu Davud ve Tirmizi'nin İmran bin Husayn'dan radıyallahu teâlâ anh bildirdikleri hadisi i şerifte, Ümmetimin en iyileri benim zamanımda bulunanlardır. Onlardan sonra en iyileri onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra da en iyileri, onlardan sonra gelenlerdir. Buyuruldu. Bu hadîs-i bu Buhârî'de de yazılıdır ve en iyiniz diye başlamaktadır. En iyi olmak, ilimleri, imanları ve işleri en iyi olanlar demektir. Bunlar, çıkan bid'atleri inkâr etmişler, yok etmişlerdir. Üçüncü asırda bid'atler çoğaldıysa de, alimler çok idi. İslamiyet revaştaydı. Cihad yapılıyordu. Müslim sahihindeki, Abdullah İbni Mes'ud tarafından bildirilen hadisi i şerif de böyledir. Yalnız burada, sonra gelen asırlar, üç kere tekrar edilmektedir. Dördüncü asrın sonuna kadar, hayrın, şerden çok olduğu anlaşılmaktadır. Diyor. Bu hadisi şerif, ehli sünnet alimle övmektedir. Çünkü ehli sünnet alimleri, rahimehumullahü teala, en hayırlı olan bu dört asrın en üstünleri, en kıymetlileriydiler. Bu üstünlükleri kendi asırlarında bulunan milyonlarca Müslümanın söz birliğiyle bildirilmektedir. Müellif Ehli sünnet alimlerini işine geldiği yerde övmekte, onların yazılarını ictihad buyurarak bildirdikleri şeyleri kendi sözlerine vesiko olarak yazmaktadır. Bir yandan ehli sünnet alimlerini övmek zorunda kalıyor, bir yandan da ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere ehli sünnet alimlerinin verdikleri manaları beğenmiyorlar. Bu manalardan birçoklarına ''Şirk'' diyorlar. Ehli sünnete, müşrik damgasını basmaktan haya etmiyorlar. Müellif, birçok yerinde, hadis alimlerinden İsmail bin Ömer İbni Kesir imad ettiğinin kitaplarından vesikalar vermektedir. Çünkü, İmad bin Kesir, İbni Teymiye'ye göre fetva verirdi. ebul Fida Hafız İsmail İbni Kesir Şafii Basri'yi, 734. Miladi 1372'de Şam'da vefat etti. 29. Müellif, 503. sayfede diyor ki, Bir işin yapılması için, diri olan herkesten şefaat istemek, yani yardım etmesini ve dua etmesini istemek caizdir. Hazret Ömer, Medine'den Mekke'ye ömre yapmaya giderken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salih duadan bizi de unutma kardeşim buyurdu. Bu hadisi i şerif Ebu Davud'un ve İmam Ahmed'in Müsned'inde yazılıdır. Hazreti Ömer buyuruyor ki bu hadisi i şerifteki kardeşim sözü kadar bana sevgili olan bir sözü hayatımda hiç işitmedim. İslamiyet Ölülere yalnız dua etmeye izin vermiştir. Fakat ölüden dua istemek bildirilmemiştir. Ayet ve hadisler bunu yasak etmiştir. Fatır suresinin 13. ayetinde Allah-u Teâlâ'dan başka ibadet ettiğiniz putlar, hurma çekirdeği üzerindeki zar kadar bile size faide veremezler. O putlara dua edersiniz, işitmezler. İşitmiş olsalar dahi faide vermeye güçleri olmadığı için size cevap vermezler. Kıyamet günü de putlar kendilerini Allahü Teala'ya ortak yapmanızın yanlış olduğunu söyler.'' buyuruldu. Bu ayet, ölülerden dua isteyenlerin kıyamette kafir olacaklarını bildiriyor. Böyle olduğunu Ahkaf suresinin 6. ayeti olan Kâfirler kıyamette haşrolunca mabutları onlara düşman olup onların ibadetlerinin yanlış olduğunu bildirirler. cümlesi de bildirmektedir. Öyleyse hiçbir ölü ve gâib olan diri kimse işitmez, faide ve zarar veremez. Sahabe ve büyükleri olan hulefâ-i râşidin Resulullah'ın kabrine gelip bir şey istememişlerdir. Hazreti Ömer radıyallahu anh yağmur duasına Hazreti Abbas'ı götürüp yağmur için dua yapmasını diledi. Çünkü o diriydi, Rabbine dua edebilirdi. Ölüden yağmur duası istemek caiz olsaydı Hazreti Ömer ve ashab-ı kiram Resulullah'ın kabrinden isterlerdi diyor. Kitabın 486. sayfasında benim için her yerde okuduğunuz salat ve selam bana bildirilir. Hadisi şerifini yazmış ve bu hadis sağlamdır ve meşhurdur demişti. Şimdi Resulullah'ın bir şey işitmeyeceğini, dua edemeyeceğini, ondan dua istemenin şirk olduğunu yazıyor. Yazıları birbirine uymuyor. Vesiko olarak yazdığı Fatır Suresi'ndeki ayet-i kerime Allahu Teala'ya inanmayan, ona ibadet etmeyip putlara, heykellere tapınan kâfirleri bildirmektedir. Allahü Teala'nın sevgili peygamberinin veya velisinin kabrine gidip şefaat ve dua etmesini isteyen müminlere müşrik damgasını basabilmek için kâfirleri anlatan ayet-i kerimeleri vesika olarak yazmak Kur'an-ı Kerim'e de müminlere de iftiradır. Bu ayeti i kerime mezarları ve ölüleri bildirmiyor. Allahu Teala'ya inanmayan, putlara tapınan kâfirleri bildiriyor. Müminlere karşı bu ayeti i ileri sürenlere hak verdirecek zerre kadar bir vesika yoktur. Ahkaf suresinde yazdığı ayeti i kerimeden bir önce Allahü Teala mealen Allahü Teala iman ve ibadet etmeyip, işitmeyen putlara ibadet eden kimseden daha kötü daha sapık yoktur buyuruyor. Bu ayeti kerime de kafirleri bildirmektedir. Hazret Ömer'in yağmur duasına çıkması sünnete uymak için idi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yağmur duası yaptığı için Hazreti Ömer de sünnete uyarak dua yaptı. Yağmur duası bir ibadettir. İbadetler elbette sünnete uygun yapılır. Böyle olmakla beraber Hanefi mezhebi alimlerinden Hasan Şen Bilali dipnot 1 Şen Bilali 1069 miladi 1658'de Mısır'da vefat etti. Nurul İza ve bunun şerhi olan Merakül Falah kitabında diyor ki: Medine'de olanların yağmur duası için Mescid-i Nebi'de toplanmaları daha iyi olur. Çünkü orada Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey vasıtasıyla Allahü Teala'dan bir şey istenmez ve bir şeye kavuşulmaz. Resulullah Efendimizin de Sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid-i Nebi içinde yağmur duası yapmış olduğu, buharide ve Müslim'de yazılıdır. Dua edilen yer ne kadar şerefliyse, rahmet yağması o kadar çok olur. Önce iki halifesini vesile yaparak Resulullah'a yalvarılır. Sonra üçü vesile edilerek Allahü Teala'ya yalvarılır. Kitabın kabir saadeti ziyaret ederken kıbleye dönülüp kabirler arkada bırakılır demesi de iftiradır. Merak il kabirlere dönülür, kıble arkada bırakılır. Her kabrin ziyaretinde de böyle yapılır denilmektedir. Yağmur istemek için sünnete uygun toplanarak dua etmek ayet ile ve sünnet ile belli olan bir ibadettir. Bu ibadeti sünnete uygun yapmayıp da kabri saadete gidip istemek ibadeti değiştirmek olur. Kılınmayan namazların günahını affettirmek için kazaların kılınması emrolundu. Kılınmayan namazları kaza etmeyip de affedilmeden kabri saadetten istemek caiz olmadığı gibi yağmuru da kabri saadetten istemek caiz olmaz. Fakat böyle ibadetleri Kabri saadetin yanında yapmak başka yerde yapmaktan binlerce defa haydil olduğu meşhur olan hadisi şerifte bildirilmiştir. Evet, evliyaya namaz kılınmaz. Evliyanın kabrine karşı namaz kılınmaz. Böyle yapmak büyük günah hatta şirk olur. Fakat evliyanın kabri yanında yalnız Allah için ve kıbleye karşı namaz kılmak çok sevap olur. Çünkü evliyanın kabirlerine rahmet yağmaktadır. Kabir yanında, türbe yanında namaz kılmak caiz olmasaydı, eshab-ı kiram kabri saadeti mescit içine almazlardı. Eshab-ı kiramın hepsi ve 1400 seneden beri gelmiş olan milyarlarla Müslüman kabri saadetin yanında namaz kılmışlardır. Burada namaz kılmanın faziletinin çok olduğu, hadisi i şerifle bildirilmiştir. Mescid-i saadette, arka safta namaz kılanlar, kabr-i saadete karşı durmaktadırlar. Bin dört yüz seneden beri, hiçbir İslam alimi buna bir şey dememiştir. Evliyanın, Kaddesallahü Teala esrâ kabirleri yanında namaz kılmanın caiz olduğuna, Bundan daha büyük vesika olabilir mi? Kabre karşı kılmayı kastetmek, bu niyet ile kılmak hadis-i şerif ile nehyedilmiştir. Fakat kıbleye karşı kılmayı kastedince kabre tesadüf etmesi caiz olduğu icma ümmet ile sabittir. İbn -i Hacer el Mekki rahimehullahü teala Zevacir kitabında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 Ve her istediğini veririm. Buyuruldu. 95. beşinci sayfesindeki hadisi şerifte bir kimse bana salavat okursa bana bildirilir. Ben de ona dua ederim. Buyuruldu. Bir hadisi şerifte bir Müslüman bana selam verince ruhum bedenime gelir. Selamına cevap veririm. Peygamberler mezarlarında diridirler, buyuruldu. Ebu Derda'nın bildirdiği hadisi i şerifte, Toprak, peygamberlerin cesetlerini çürütmez. Cuma günleri bana çok salavat okuyunuz. Ümmetimin okuduğu salavat, her cuma günü bana bildirilir, buyuruldu. Ya Resûlallah, sen mezarda çürüdükten sonra, selamlar nasıl bildirilir? dediler. Cevabında Allahü Teala toprağın peygamberleri çürütmesini haram etmiştir. Buyurdu. Bunlar gibi hadis-i şerifler gösteriyor ki peygamberler aleyhisselatu ve teslimat mezarlarında diridir, çürümezler. Evliya da onların varisidir. İbni Ebi Şeybenin dipnot bir. İbni Ebi Şeybe Abdullah 235 Miladi 850'de vefat etti. Ve Ebu Nuaim'in bildirdikleri ve Künuzü'de Kayık'ta yazılı hadisi şeriflerde evliya görününce Allahü Teala hatırlanır ve Allahü Teala'nın evliyası vardır. Bunlar görününce Allahü Teala hatırlanır. Buyuruldu. Deyleminin bildirdiği ve künûz-ü dekaikta bildirilen hadisi i şerifte, kabirdekiler olmasa, şehirdekiler yanardı buyuruldu. Bu hadisi i şerifler gösteriyor ki, cenab ı Hak, kabirdekilerin sebebiyle ve bereketleriyle dirilere iyilikler vermektedir. Askerinin bildirdiği ve münavinin künûz kitabında yazılı hadisi i şerifte, Yahya bin Zekeriya'nın kabrini bilseydim, ziyaret ederdim, buyuruldu. Abdürra'yuf Münavi Şafii, rahmetullahi aleyh, 1031, miladi 1621'de Kahire'de vefat etti. 30. Kitabın 146. ve 158. sahifelerinde Allah'tan başkası için hayvan kesmek haramdır. Keserken, bu ümmetin münafıklarının yıldızlara yaklaşmak için yaptıkları gibi, besmele ile kesse bile mürtet olurlar. Kestiklerini yemek helal olmaz. Zemahşeri diyor ki, Ev satın alınca yahut yeniden yaptırınca, cin çarpmasın diye hayvan kesmek de böyledir. İbrahim Meruzi diyor ki, Sultan veya devlet adamları gelince, onlara yaklaşmak için hayvan kesmek haramdır. Çünkü Allah'tan başkası için kesilmiş olur. İhlal demek, yüksek sesle başkası için kesmek demektir. Allah'tan başkası için yapılan nezir adak hayvanları böyledir. Kesmeden önce söylemek, mesela bu hayvan falan seyyide içindir. Filan seyit içindir demek böyledir. Böyle olan nezirleri keserken bismillah demek faide vermez. Allah'tan başkası için yiyecek içecek adıyarak onlara yaklaşmak da böyledir. Ölüler için ve onlardan bereketlenmek için türbelere götürüp türbe yakınlarındaki fakirlere dağıtılan yiyecek ve içecekleri de Allah'tan başkası için nezri yapanlar ve putlar için Güneş, ay için, mezarlar için ve bunlar gibi adak yapanlar, Allah'tan başkası için yemin edenler gibidir. Her ikisi de şirktir. Bazı sapıkların mezarlara mum, kandil için yağ adamaları da, Müslümanların söz birliğiyle günahtır. Türbelerde hizmet eden fakirlere mal adamak, kilisedeki putların hizmetçilerine adamak gibidir. Bunlar ibadettir. Bunları Allah'tan başkası için yapmak şirk olur. Hanefi alimlerinden Şeyh Kasım Dürer kitabında diyor ki: Uzakta yolcusu olan veya hastası olan veya malı gayb olan cahiller bazı salih kulların mezarlarına geliyor. Efendim, Allahü Teala yolcuma kavuşturursa veya hastamı iyi ederse da gayb kaybolan malıma kavuşturursa sana şu kadar altın veya yiyecek veya su veya mum nezrim olsun, diyorlar. Böyle nezirler batıldır. Adak yapmak ibadettir. Allah'tan başkası için ibadet olmaz. Ölünün malı mülkü olmaz. Ona bir şey verilmez. Her şeyi Allah yapar. Ölü bir şey yapamaz. Öyle inanmaları küfürdür. İbni Nüceyim, Bahir kitabında diyor ki, bu sapıklıklar, Ahmet Bedevi'nin türbesinde çoktur. Hanefi alimlerinden Şeyh sunullah Halebi, Evliya için hayvan kesmek ve adak yapmak, caiz değildir, diyor. Ahmet Bedevi'nin türbesi, Tanta şehrindedir. Kendisi, mülesseme devletinin bir casusudur. Bu devlet, Fas tarafındaydı. Bu casus, hile ve yalanla Müslümanları aldattı. Şimdi türbesi bir kilise gibidir. Onun için adak yapıyorlar. Ona tapınıyorlar. Her sene 300 bin kişi hac yapmak için bu putun yanına geliyor. Diyor. Kitabın yukarıdaki yazılarına dikkat edilirse, ayetik i kerimeler ve hadisi şerifler ve ehli sünnet alimlerinin kitaplarından. Kıymetli yazılar yazarak, Müslümanların gözlerini boyamakta, haramlara, mekruhlara, hatta mübah olan şeylere, şirk, küfür damgası basmaktadır. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın sevdiği salih kullarına ve onların türbelerine, put, kilise demektedir. Sapık inanışlı, yetmiş iki fırkadan olan cahillerin ve ahmakların yaptığı çirkin ve bozuk işleri öne sürerek, Ehli sünnet evliyasına rahimehumullahü teala halis ve temiz müslümanlara kafir ve müşrik damgasını basmaktadır. Müslümanların böyle hilelere aldanmamaları ve ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri doğru yoldan ayrılmamaları için Davud bin Süleyman Bağdadi'nin rahmetullah aleyh eşhedü'l Cihad, Fî İbdâli Davel İçtihat adındaki kitabının 35. sahifesinden itibaren 10 sahifeyi Arapçadan Türkçe'ye tercüme ediyoruz. Bunu okuyanlar, Vehhâbîlerin yalan söylediklerini hemen anlayacaklardır. Eşeddül Cihat kitabı, Minhatül Vehbiyye kitabının devamı olarak, hakikat kitabı bir tarafından mükerreren bastırılmıştır. Önce bu kitabın put dediği Ahmet bin Ali Bedevi'nin rahmetullahi aleyh hayatını kısaca bildirmek uygun görüldü. Şemseddin Sami Bey Kamusü'l-Alam kitabında diyor ki Ahmet Bedevi hazretleri evliyanın meşhurlarından ve şeriflerdendir. Yani Hazreti Hasen'in soyundandır. Büyük dedesi Haccacın zulmünden Fas'a kaçmıştı. Kendisi, hicretin 596. Miladi 1200 yılında Fas'ta tevellüt etti. Yedi yaşındayken, babası ve kardeşleriyle Mekke'ye geldi. 633 senesinde, gördüğü rüya üzerine Irak'a ve Şam'a gitti. Sonra Mısır'da Tanta şehrinde yerleşti. Çok kerametleri görüldü yüksek bir veli olduğu anlaşıldı. Şöhreti her tarafa yayıldı. Ziyaretçileri ve talebesi binleri aştı. 675 miladi 1276 senesinde Tantada vefat etti. Vehhabi kitabının Ahmet Bedevi Hazretlerine Mülesseme Devleti'nin bir casusudur demesi de alçakça ve çok çirkin bir iftiradır. Mülesseme ve öteki ismi Murâbıtîn olan İslam devleti, hicretin 440 senesinde Fas'ın cenubunda kuruldu. Baş şehri Merrakiş idi. İsmanya'yı ele geçirdi. Yüz sene sonra hicretin 540 senesinde yok oldu. Yerine Muvahhidîn devleti kuruldu. Ahmet Bedevi Hazretleri dünyaya geldiği zaman, mülesseme devletinin yerinde yerler esiyordu. Kendi gitmiş, adı kitaplarda kalmıştı. Kitabın müellifi tefsir ve hadis ilimlerinde cahil olduğu gibi tarih ve fen bilgilerinde de acınacak bir haldedir. Arapça ana lisanı olduğu için ayet-i kerimelere ve hadisi i şeriflere ve İslam alimlerinin kitaplarına çala kalem bozuk manalar veriyor. Bunlardaki ince, yüksek bilgileri, günlük gazete haberiymiş gibi zannederek, boş kafası ve kısa aklıyla anladığı gibi sanıyor. Böyle mezhepsizlerden ve din cahillerinden, Seyyid Kutb adında biri, kendi anladığına göre bir tefsir yapmış, Fî Kur'an adındaki bu tefsirini, Kahire Mason locası başkanı olan, dinde reformcu Muhammed Abdühün, İslamiyeti yıkıcı, bölücü, bozuk yazılarıyla doldurmuştur. Allahü Teala Müslüman yavrularını böyle bozuk, zehirli kitapları okuyup aldanmaktan korusun. Böyle türedi din adamlarının tuzaklarına düşürmesin. Amin. Seyyid Davud rahmetullahi aleyh buyuruyor ki: Allahü Teala için adak yapmak ve hayvan kesmek ve bunların etlerini fakirlere dağıtıp sevaplarını peygamberlere aleyhimüsselavatü ve teslimat ve evliya'ya rahimehumullahü teala hediye etmek küfr şirk olurmuş. Bunlara hemen cevap vermek lazımdır. Böyle söyleyenler mezhepsizdir. Bunlar mezhep imamlarına, İslam alimlerine uymuyorlar. Kendi kısa görüşleriyle Noksan akıllarıyla konuşuyorlar. Burada önce onları reddedeceğiz, sonra İslam alimlerinin bildirdiklerini yazacağız. Bakara suresinin 270. ayeti kelimesinde mealen fakire verdiğiniz sadakaları ve yaptığınız nezirleri Allahü Teala biliyor. Ve Hac suresinin 29. ayetinde mealen Nezirlerini yerine getirsinler buyuruldu Dehr suresinin 7 ayetinde onlar nezrettiklerini yaparlar buyurarak övmektedir Bu ayeti kelimelerde Allahü teâlâ, ''Nezredenleri bilirim diyor Nezredenleri övüyor Nezrin fakirlere nafaka olduğunu bildiriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sordular bir erkek veya bir kadın, Mekke şehrinden başka bir yerde, deve kesmeyi nezrediyor. Bu, cahiliyet zamanında, putların önünde kesilen deve gibi mi olur? Cevabında, hayır, öyle olmaz. Nezrini yerine getirsin. Allahü Teala her yerde hazır ve nazırdır. Herkesin nasıl niyet ettiğini bilir, buyurdu. Bu hadisi i şerif, sapık sözlere cevap olarak yetişir. Allah rızası için kesilmesi nezredilen hayvanı salih kimselerin mezarları yanında keserek etini orada bulunan fakirlere dağıtmak ve sevabını o salih kimsenin ruhuna bağışlamak caizdir. Bir zararı yoktur. Allah rızası için kesilmesi adak yapılan hayvan elbette kesilecektir. Bu hayvanı kesmek bir ibadettir. Etinin fakirlere dağıtmak da ayrı bir ibadettir. Bu her iki ibadetin başka başka sevapları vardır. Müellifin ölüler için adak yapılmasını ve mezar yakınında Allahü Teala için hayvan kesmesini puta tapmaya benzetmesi Müslümanlara büyük iftiradır. Bu sözünü ayeti kerime ile ve hadisi şerif ile ispat etmesi lazımdır. Adak için böyle bir ispat yapamıyor. Kâfirler için, müşrikler için gelmiş olan ayet-i kerimeleri Müslümanlara bulaştırmaya kalkışıyor. Fıkıh âlimlerinin kitaplarında haram veya mekruh hatta caiz olduğu bildirilen şeyleri yazarak küfürdür, şirktir yaygarasına basıyor. Zaten mezhep imamlarına, fıkıh âlimlerine kıymet vermiyor. Ehli sünneti aldatmak için, Müslümanların gözünü boyamak için işine gelen, çıkarına yarayan yerleri yazıyor. Halbuki ayet-i kerimelerden ve hadisi şeriflerden kendi anladığına uymaktadır. Bakara suresinin 173. ayet-i kerimesinde mealen müşrikler Allah'tan başkası için ihlal ediyorlar buyuruldu. Bu ayet-i kerimeyi ileri sürüyor hep bu ayeti kerimeyi koz olarak kullanıyor. Allahü Teala'dan başka niyet ile hayvan kesen kafir olur, müşrik olur diyor. Bunun sözüne göre bütün Müslümanlar kafir olmaktadır. Çünkü İslam memleketlerinde her gün yemek için milyonlarca hayvan kesiliyor. Bunların hiçbiri Allahü Teala'nın rızası için ibadet olmak için değil, ticaret için veya yemek için kesilmektedir. Allahü Teala'dan başkası için hayvan kesen müşrik olur diyen kimse buna nasıl cevap verebilir? Başka yerlerde keserek sevabını ölülerin ruhuna göndermek caiz olur diyorlar. Onlara göre bunun da küfr ve şirk olması lazım gelir. Bunları Allah için kesiyoruz. Etini fakirlere dağıtıp sevabını ölülerimize bağışlıyoruz diyorlar. Onlara deriz ki peygamber için ve evliya için diyerek de bu niyet ile kesilmektedir. Bunlar için hayvan kesenin niyetinin bozuk olduğunu nereden anlıyorsunuz? Herkesin niyetini yalnız Allahü Teala bilir ve onun haber verdiği kimse bilir. Başka kimse bilemez. İleri sürdükleri yukarıdaki ayet-i ihlal kelimesi bağırarak söylemek demektir. Cahiliye zamanında putlara tapanlar hayvan keserken blat için ve Uzza için diyerek bağırırlardı. Müslümanlar Bismillah veya Allahü Ekber diyerek keser. Müşrikler Allah adı yerine putların ismini söylerlerdi. Bir Müslüman Allahü Teala'nın ismi yerine mesela Abdülkadiri Geylani Rahmetullahi Aleyh veya Ahmet Bedevi rahimehullahu teala için diyerek keserse bunu bilerek söylemesi haram olur. Bilmeyerek söylediyse alimlerin buna öğretmesi lazımdır. Buna hemen kafir denemez. Bu söylediklerimizi daha da izah edelim. İbnü'l-Ceyyim Zeinü'l-Abidin-i Mısrî'nin Dipnot 1. Zeinü'l-Abidin 970 Miladi 1562'de vefat etti. Bahrül Raik ve kardeşi Ömer ibni Nüceymin dipnot 2. Ömer 1005 Miladi 1597'de vefat etti. Nehrül Faik kitaplarında ve Kasım bin Katlû Büğân'ın Dürerül Bihâr şerhinden alarak Reddü'l Muhtar'ın yemin kısmında diyor ki: Cahillerin ölüler için yapmakta olduğu adaklar ve evliyaya yaklaşmak için türbelerine götürülen kandil yağları, mumlar ve paralar yalnız ölü için olursa batıldır, haramdır. Fakat yine küfür değildir, şirk değildir. Fukaraya dağıtmak ve sevabını evliyanın ruhuna göndermek için olursa caizdir. Kasım bin katlı büga nezri yapmak ibadettir. Mahluk için ibadet yapmak caiz olmaz diyor. Bu sözü nezr bir faide getirmez. Cimrinin malının gitmesine sebep olur. Hadisi i şerifine uymamaktadır. Bu hadisi i şerif nezrin mekruh olduğunu gösteriyor. Mekruh olan şey ibadet olmaz. Müslümanların hayvan adamaları ve başka şey adamaları hep evliyanın türbesinde bulunan veya başka yerlerdeki fakirlere dağıtmak içindir. Malın, etin ölüye verilmesini, ölünün kullanmasını düşünen hiç kimse yoktur. Hanefi mezhebinde, nezrin bir yerde yapılmasını belli etmek lazım değildir. Belli edilen yerde yapılması da lazım olmaz. Mesela Falan veli için nezrim olsun demek caizdir. Böyle söylemek, Allah için yaptığım nezrin sevabı, Bu veli için olsun demektir. Bu hayvanı, bu velinin mezarı yanında kesmek lazım olmaz. Başka yerde kesmek, Başka yerdeki fakirlere dağıtmak da caiz olur. Nerede kesilirse kesilsin, Sevabı niyet edilen velinin ruhuna gider. Bununla beraber, yukarıdaki yazı, Kasım'ın sözüdür. Kendisi Kemalettin Muhammed İbni Hümam'ın talebesidir. İbni Hümam 790 miladi 1388'de tevellüt ve 861 miladi 1456'da vefat etmiştir. Önce gelen alimlerden hiçbiri Kasım gibi söylememiştir. Yalnız İbni Teymiyye söylemiştir. İbni Teymiyye çeşitli adaklar yapmak, bilhassa hayvan kesmeyi adamak ve kabir ziyareti gibi işlerde, Müslümanları kötülemekte aşırı gitmektedir. Kendisine, zamanında bulunan ve sonra gelen ehl-i sünnet alimlerinin çoğu, cevaplar vermiş, ortaya attığı sapık düşünceleri çürütmüşlerdir. Kasım'ın sözüne doğru denilse bile, bu sözün Müslümanları lekelemeyeceğini, İslam alimleri bildirmişlerdir. Çünkü, Kasım da, fakirlere dağıtmak niyet edilirse, caiz olur, demektedir. Bütün Müslümanların adaklarını, bu niyet ile yaptıklarını yukarıda bildirmiştik. ehli sünnetin, Kasım'a benzeyen sözlerini, vesika olarak ileri sürmeleri, Müslümanları aldatmak içindir. Çünkü onlar, kuran ı Kerim'den ve hadis i şeriflerden, Başka sözleri vesikî olarak kabul etmemektedirler. Biz de onlara sorarız. Peygamberlere ve evliyaya adak yapmanın şirk olduğunu gösteren ayet-i kerime ve hadisi şerif isteriz. Karşımıza yalnız yukarıda yazdığımız ihlal ayeti kerimesini çıkarıyorlar. Bu ayet-i kerimeye dayanmaları bir şüphe ve ihtimaldir. Şüphe ile ve ihtimal ile mantık yürütülmez. İstil yapılamaz. Dürrül muhtar fıkıh kitabında bu ayeti kerime için hayvanı kesip toprakla örtmek fakirlere dağıtmamaktır diyor. Görülüyor ki haç zamanında minada kesilen yüzbinlerle hayvanı toprak altında bırakmaları açlara muhtaçlara dağıtmamaları ihlal olmaktadır. Böyle yapanların müşrik kafir olmaları icap eder. Yemek için mesela misafir için hayvan kesmek ihlal olmaz. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir. Yemek için hayvan kesmek ihlal olsaydı müşriklerin ihlalini İbrahim Aleyhisselam elbet yapmazdı. Zemahşeri, Ebu'l-Kasım Mahmut Carullah Mutezili 538 Miladi 1144'te Cürcaniyede Ebu İshak İbrahim Meruzi Şafii 340 miladi 952'de Sunullah Halebi Mekki Hanefi 1117 miladi 1705'te vefat etti. Bunun Seyfullah Alamen Kezzebe Ala Evliya illa kitabı Evliya'nın rahimehullahü teala kerametlerini uzun anlatmaktadır. Şerif Ahmet Bedevi 675 miladi 1276'da Mısır'da Tantada Şemseddin Sami Bey 1322 miladi 1904'te İstanbul'da Erenköy'de vefat ettiler. Rahmetullahi aleyhim ecmaîn. Seyyid Kutb 1386 miladi 1966'da Mısır'da çıkardığı fitne sonunda öldürüldü. Kasım bin Katlû Büğrâm Mısrî Hanefi, 879 milâdi 1474'te vefat etti. Şemsüddîn Muhammed Konevî'nin Dürerül Bihârı şerh ederken nezr adak bahsinde verdiği bilgileri İbn Abidin açıklamaktadır. Tekrar edelim ki evliya için yani Allahü Teala'nın sevdiği kulları için hayvan kesmeyi adamakta üç niyet bir arada düşünülmektedir: hayvanı Allahü Teala için kesmek, etini ve başka şeylerini fakirlere dağıtmak, sevabını velinin ruhuna bağışlamak. Her Müslüman hayvanını böyle adamaktadır. Böyle hayvan adamak misafir için kesmekten daha iyidir. Çünkü çok olur ki, misafir zengin olur. Sadaka alması caiz olmaz. Evet, devlet adamları ve sultan yahut beklenilen yolcu gelince, onlar için hayvan kesmek ve etini fakirlere dağıtmayıp, boş yere bırakmak, kafirlerin putları için hayvan kesmesine benzemektedir. Bu da Şafii mezhebinde haramdır. Allame İbn -i hacer Mekki'ye, rahmetullahi aleyh, soruldu. Diri olan veli rahimehullahü teala için nezr yapmak caiz midir? Nezir olunan şeyleri o veliye veya herhangi bir fakire vermek lazım mıdır? Ölmüş olan veli için nezr yapmak caiz midir? Nezir olunan malı velinin çocuklarına ve akrabasına yahut onun yolunda bulunanlara talebesine, hizmetçilerine vermek lazım mıdır? Mezar üzerine, kabir, duvar, parmaklık, sıva gibi şeyler yapmak için nezr sahih olur mu? Cevap Diri olan veli için adak yapmak sahihtir. Adak olunan malı ona vermek vaciptir. Başka hiçbir yere vermek caiz olmaz. Ölmüş olan veli için nezr yapmaya gelince, mal meyyitin olsun diye niyet edilirse, nezr, batıl olur, sahih olmaz. Başka bir hayır için, mesela çocuklarına, talebesine, türbesindeki veya başka yerdeki fakirlere vermeyi, yedirmeyi niyet ederse, adak, sahih olur. Niyet ettiği şeyleri vermesi, vacip olur. Adak sahibi hiçbir niyet etmediyse, Zamanındaki Müslümanların adetlerine bakılır. Hemen her Müslüman ölü için nezrim olsun diyerek yazdığımız yerlerden birine vermeyi ve sevabını ölüye bağışlamayı düşünmektedir. Adak yapan da bu yerleşmiş kökleşmiş adetleri bildiği için onlar gibi nezretmiş olur. Vakıfda olduğu gibi nezri sahih olur. Vakıfta, Şartlarını söylemese yerleşmiş adetlerdeki şartlara göre vakfetmiş sayılmaktadır mezarların yapılması sıvanması için yapılan nezirler batıldır fakat İmam-ı ve zerkeşi ve başkaları buyurdu ki peygamberlerin evliyanın ve alimlerin mezarlarını ve yırtıcı hayvanların hırsızların ve düşmanların açmasından korkulan mezarları korumak için üzerlerine duvar, parmaklık gibi şeyler yapmak caizdir. Böyle faydalı şeylere adamak sahih ve caiz olur ve iyi olur. Bunlar için vasiyet yapmak da böyledir. İbn Hacer el Mekki'nin fetvası daha uzundur. Kitabımıza bu kadarı yetişir. Bu konuda Hayrettin Remli'nin de fetvaları vardır. Bu fetvaların aslı İmamı Rafi'inin Rahimehullâhü Teala, Cürjan'daki kabri için yapılan adak üzerindeki yazılardır. İbn Hacer-i Mekki, bunları Tuhfe kitabında ve fetvalarında uzun bildirmiştir. Şafii mezhebinde söz birliğiyle caizdir. Ahmet İzraî Şafii 783, Miladi 1381'de Şam'da, Muhammed Zerkeşi Şafii, 794. Miladi 1392'de Mısır'da, Abdülkerim Rafi'yi Şafi'yi 623, Miladi 1227'de Kazvin'de vefat ettiler. Rahmetullahi Teâlâ aleyhim ecmain. Hanefi mezhebindeki fıkıh kitaplarının en kıymetlilerinden olan, Dürer ve Gurer kitabında, Molla Hüsrev, Rahmetullahi aleyh, Yemini anlatırken diyor ki, farz veya vacip olan ibadetlerden birine benzeyen ve namaz, oruç, sadaka, itikaf gibi başlı başına ibadet olan bir şeyi nezredenin bunu yapması lazım olur. Hasta ziyaret etmek, cenaze taşımak, camiye girmek, yol, çeşme, hastane, mektep, cami yapmak gibi Farz veya vacip cinsinden olmayan şeyler nezd edilmez. Bunlar nezd edilirse yapılmaları lazım olmaz. Allah rızası için recep ayında oruç tutayım demek gibi mutlak nezr ve yolcum gelirse Allahü Teala için sadaka vermek nezrim olsun demek gibi istenilen bir şarta bağlanan muallak nezr söylenince şart hasıl olduğunda. Nezrolunan ibadetleri yapmak vacip olur. Hadisi i şerifte nezrolunanı yapmak lazımdır buyuruldu. Hastalıktan kurtulursam bir koyun kesmek nezrim olsun demek nezir olmaz ve koyunu kesmesi lazım gelmez. Allahü Teala'nın rızası için bir koyun kesmek demek lazımdır. Allahü Teala için deyince nezrolup kesmesi lazım olur. Bin lira sadaka vermeyi nezreden kimsenin yüz lirası olsa, yüz lira vermesi lazım olur. Malı varsa, satıp bin lirasını sadaka verir. Şu yüz lirayı, şu günde falan fakire vermeyi nezredip, başka yüz lirayı, başka günde, başka yerde, başka fakirlere vermesi caiz olur. Molla Muhammed Husrev 885, M. 1480'de, Bursa'da vefat etti. İbn Abidin nafile namazları anlatırken "Nezr bir şeyin husulüne mani olmaz." hadisini bildirerek bundan bir nafile namazı kılmadan önce bunu şarta bağlı nezretmenin yasak olduğu anlaşılıyor, diyor. Çünkü nezrolunan namazın bir isteğe karşılık olmasını andırmaktadır. Buhari kitabını şerh edenler bunun yasak olması Nezrolunan namazın şart edilen şeyin hasıl olmasına tesir edeceğini sanan kimseler içindir dediler ise de hadisi i şerif nafilelerin mutlak nezri yapılarak kılınmasını da yasaklamaktadır diyor. Bundan anlaşılıyor ki şarta bağlı yapılan nezr ibadeti şart edilen şeye karşılık yapmak değildir. Allahü Teala'ya şükür olarak yapılmaktadır. Şükür secdesi yapmak gibidir ibadet ile ve ibadetin sevabı hediye edilen salih kimsenin duası ile Allahu Teala'nın merhametini istemektedir. Maliki mezhebi alimlerinden Şeyh Halil'in dipnot 1 Şeyh Halil 767 miladi 1365'te vefat etti. Muhtasar-ı Halili şerhinde diyor ki: Niyet ederek veya söyleyerek Mekke'den başka bir yere, mesela Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem veya bir velinin kabrine kesmek için deve, koyun gibi hayvan götürürse, bunları keser, etlerini fakirlere dağıtır. Bu kabirlere elbise, para, yemek gibi şeyler göndermek isterse, oradaki hizmet edenlere zengin olsalar bile, dağıtmayı niyet ettiyse, onlara gönderir. Eğer sevabını onlara bağışlamayı niyet ettiyse bunları kendi memleketinde fakirlere dağıtır. Hiçbir şey niyet etmediyse yahut niyetini bildirmeden kendisi öldüyse memleketindeki adete göre olur. İbnü'l-Arefe ve Bürzülî de böyle yazmaktadır. İbnü'l-Arefe Ahmet Endülüsî 536 miladi 1142'de Merak işte, ebul kasım Muhammed Bürzili Maliki, 844 (Miladi 1438'de Tunus'ta vefat etmiştir. Hambeli mesebine gelince, Mensur Behuti İknâ Kitabı Haşiyesinde ve İbn Müflih Furu Kitabında İbn Teymiyyeden alarak bildiriyor ki, belli bir veliden. Sıkıntısını gidermesi veya özlediğine kavuşturması için bir şey adamak, Allah'tan başkası için adamaktır. Allah'tan başkası için yemin etmek gibidir. Başkalarına göre bu nezr sahihtir fakat günahtır. Buradan anlaşılıyor ki, evliyadan yardım için onlara nezr yapmak, İbn Teymiyyye'ye göre tenzihen mekruhtur. Hanbeli alimlerinden başkalarına göre, günahtır demesi, İbn Teymiye'nin günah demediğini anlatmaktadır. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem kandil, mum adayan kimsenin, bunları Medine şehrinde bulunan fakirlere vermesini, İbn Teymiye'nin bildirmekte olduğu ikna haşiyesinde yazılıdır. Mensur bin Yunus, 1051, miladi 1642'de Mısır'da, Şemsüddin Muhammed bin Müflih 763 Miladi 1361'de Şam'da vefat etti. Peygamberler aleyhissalavatü vesselam ve veliler rahimehullahü teala için hayvan kesmeyi adamak, Allahü Teala'nın rızası için keserek sevabını bunlara bağışlamak demektir. Hadisi i şerifte Allah'tan başkası için hayvan kesene Allah lanet eylesin buyuruldu. İbn mi Cevziyye Kitabül Kebair kitabında ve İmam Zehebi Kebair kitabında ve İbn Hacer Mekki Zevacir kitabında bu hadisi şerifi açıklıyorlar. Allahu Teala'dan başkası için kesmek demek keserken seyidim filan veli için demektir diyorlar. Kafirler de keserken putun ismini söyleyerek kesiyorlar allah Teala'nın ismi yerine başka isimler söyleyerek kesmek böyledir. İmam-ı Nebevi, Rahmetullahi Aleyh, Ravda kitabında diyor ki, Beytullah olduğundan dolayı, Kâbe için diyerek kesmek ve Rasulullah olduğundan dolayı, Peygamber için diyerek kesmek caizdir. Mekke'ye veya Kâbe'ye hediye göndermek de böyledir. Muhammed Zehebi, 748- Miladi 1348'de Mısır'da vefat etti. Sultan veya devlet adamları gelince, onların gözüne girmek için hayvan kesmenin haram olduğunu yukarıda bildirmiştik. Bunlar geldiği zaman, sevinerek kesmek ve çocuğu dünyaya gelince, sevinerek kesmek veya kızmış birinin gönlünü almak için kesmek cahizdir. Gönlünü almak başkadır, gözüne girmek başkadır. Put için kesmek, büsbütün başkadır. Cin için kesilen kurbanlara gelince, Allah için keserek, Allah'ın böylece cinden korumasını düşünmek caizdir. Böyle düşünmeden kesmesi haramdır. Görülüyor ki, İslam alimleri her şeyi cevaplandırmışlar, kimsenin bir şey söylemesine ihtiyaç bırakmamışlardır. Herkes, aradığını kitaplarda bulmuşlardır bir ahmak ve cahil kimse ortaya çıkarak, Müslümanları parçalamak, bölücülük yapmak ve İslam alimlerini kötülemek ve hak yolunda çalışanları gözden düşürmek için bozuk fikirler yayarsa, bunun sapık veya zındık olduğu anlaşılır. Aklı olan kimse, buna inanmaz ve aldanmaz. Deccalın askerleri gibi olanlar, ancak o ahmaka inanacaklardır. Her doğruya iğri, her güzele çirkin diyeceklerdir. Müezzin efendi, ezan okurken, resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ismini söyleyince, bunu işitenler, iki elin baş parmaklarının tırnaklarını gözlerinin üstüne koyarak, iki gözümün nurusun sen ya Resûlallah der. Bunu bazı alimler mesela, Deyrebi, mücerrebat, Kitabında yazmaktadır. Bunu bildiren bir hadisi şerif görmedik. Fakat salihler zikrolundukta rahmet iner. Hadisi şerifi bu işin caiz olduğunu göstermektedir. İmamı Ahmed ibn Hanbel ve ibn Cevzi ve ibn Hacer bunun hadis olduğunu bildiriyorlar. İmamı Süyuti de bu hadisi Câmiü Sagir'de bildirmektedir. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem hiç şüphesiz peygamberlerin ve salihlerin en üstünüdür. Onun ismi anılınca Allahü Teala rahmet ve merhamet etmektedir. Allahü Teala'nın rahmet ettiği zamanda yapılan dua kabul olur. Ezan okunurken seninle gözüm nurlanır, kalbim sevinir ya Allah demek dünyada ve ahirette sevinmek için duadır. Öyle dua etmek İslamiyete uygundur. Hanefi alimlerinden Tahtavi Merakül felah haşiyesinde Kuhistaniden bildiriyor ki ezan okunurken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ismini ikinci işitince iki başparmağı gözler üzerine koyup Kurret ayneye bike ya Resulallah Allahümme metni biz vel basarı demek müstehaptır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapanı cennete götürür. Şeyhzade Muhammed Hanefi Beydavi tefsiri haşiyesinde Ebil Vefadan alarak bildiriyor ki bazı fetvalarda gördüm ki Ebu Ebubekir Sıddık, ezan okunurken Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem ismini işitince, iki baş parmağının tırnağını öptü. Sonra gözlerine sürdü. Niye böyle yaptın buyrulunca, senin mübarek isminle bereketlenmek için ya Resulallah. dedi. Güzel yaptın. Böyle yapan göz ağrısı çekmez buyuruldu. Tırnakları göze koyunca, Allahüm mahfaz ayneye ve nevvirhüma. Demelidir. Deylemi, Firdevs kitabında Ebu Bekri Sıddık'ın radıyallahu an haber verdiği hadis-i şerifi yazıyor. Bu hadis-i şerifte, müezzin Muhammeden Rasulullah deyince, bir kimse iki baş parmağını öper, sonra gözlerine sürer ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Radi tu billahi rabben ve bil islam dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selle nebiyen. derse şefaatim ona helal olur buyuruldu. Tahtavinin yazısı tamam oldu. Bir hadisi i şerifte ezan okunurken ismimi işitince iki baş parmağını gözüne koyanı kıyamet günü arar bulur ve cennete götürürüm buyuruldu. Kuhistani Kenzül İbat kitabından alarak diyor ki ezan okunurken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ismini ilk işitince sallallahu ve selleme aleyke ya Resulallah demek ve ikinci işitmekte kurret ayneye bike ya Resulallah demek sonra iki başparmağını gözleri üstüne koyup çekmeden Allahümme meddeni biz sem'i vel basari demek müstehaptır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu kimseyi cennete götürür Ahmet Tahtavi 1231 miladi 1815'te Şehzade Muhammed Hanefi 951 Miladi 1544'te İstanbul'da Ebul Vefa 896 Miladi 1490'da İstanbul'da Kuhistanî Muhammed Hanefi 962 Miladi 1508'de Buhara'da Muhammed bin Süleyman Medeni Şafii 1194 Miladi 1780'de Medine'de Muhammed bin Abdulazim Mekki 1052 Miladi 1643'te İbni Hazm Ali zahiri 456, yüz elli altı Miladi bin altmış dört'te davi Dizahiri issvehani Miladi se yüz Ahmet İbni Hillyan 681, seksen bir miladi iki8ksen1'de Şamda Haccacı zalim Sekafi abdülmelik ve oğlu Velid zamanında Medine ve Irak Valisiyen doksan Miladi 714'te vefat etti. 31. Eşet cihad kitabında diyor ki, Muhammed bin Süleymanı Medeni Şafi'i Rahmetullahi aleyhden Muhammed bin Abdülvehhabı Necdi'yi soruldu. Cevab olarak, bu adam son zamanın cahillerini sapık yola sürüklemektedir. Allah Teala'nın nurunu söndürüyor. Allahü Teala müşrikler istemese de nurunu söndürmeyecek. Her yeri ehli sünnet alimlerinin nurlarıyla aydınlatacaktır." dedi. Muhammed bin Süleyman'ın fetvalarının sonundaki sual ve cevap da şöyledir. Sual: Büyük alimler, mahlukların en iyisinin yolunu gösteren yıldızlar size soruyorum bir kimse çeşitli din kitaplarını okuyup bilgilerini kısa görüşüyle ve noksan aklıyla tartarak bu ümmetin hepsinin dinin özünden ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yolundan ayrıldıklarını sapıttıklarını söylese ve kendisinin müçtehit olduğunu Allah kelamından ve Rasulullah'ın hadislerinden bilgiler çıkardığını ileri sürse Halbuki alimlerin bir müktehitte bulunması lazım dedikleri şartlardan hiçbiri bunda bulunmasa bu sözleri yaymasına izin verilir mi yoksa vazgeçip İslam alimlerine uyması lazım mıdır kendisinin imam olduğunu her müslümanın ona uyması vacib olduğunu. Mezhebinin lazım olduğunu söylüyor. Müslümanları mezhebine sokmaya zorluyor. Kendisine uymayanlara kâfir diyor. Bunları öldürmeli, mallarını paylaşmalı diyor. Bu adam doğru mu söylüyor, yoksa yanlış mıdır? Bir kimse de, içtihad için lazım olan şartların hepsi bulunsa, bir mezhep kursa, herkesi bu mezhebe girmeye zorlaması caiz olur mu? Belli bir mezhebe girmek lazım mıdır? Yoksa herkes dilediği mezhebi seçmekte serbest midir? Salih bir kulun veya sahabinin kabrini ziyaret eden, buna adak yapan, kabir yanında hayvan kesen, onu vesile ederek dua eden, toprağından alıp bereketlenmek için saklayan, tehlikeden kurtulmak için, Rasulullah'tan, sallallahu teala aleyhi ve sellem, veya sahabiden yardım isteyen bir Müslüman dinden çıkar mı? Ben bu kabrin sahibine tapınmıyorum. Onun bir şey yapacak güçte olduğuna inanmıyorum. Onun Allahü Teala'nın sevgili kulu olduğuna inandığım için, Allahü Teala'nın dileğime kavuşturması için onu vesile, sebep yapıyorum dediği halde böyle yapanı öldürmek helal olur mu? Allah'tan başka bir şey ile yemin eden kimse, dinden, imandan çıkar mı? Cevap, İyi anlamalıdır ki, ilm, üstattan öğrenilir. İlmi, dini, kendi kendine kitaptan öğrenenler, çok yanılır, yanlışı doğrusundan çok olur. Bugün, içtihat edecek kimse yoktur. İmam-ı ve İmam-ı ve Fahrettin Razi dediler ki bugün hiç müçtehit kalmadığında alimler söz birliğine varmıştır. İmamı Suyuti gibi her ilimde deniz gibi olan derin bir alim nisbi müçtehit yani mezhep içinde müçtehit olduğunu bildirince hiçbir alim bu sözünü kabul etmedi. Halbuki mutlak müçtehit olduğunu, mezhep sahibi olduğunu söylememişti. 500'den fazla kitap yazdı. Her kitabı tefsir ve hadis ilimlerinde ve din bilgilerinin her birinde çok yüksek derecede olduğunu göstermektedir. İmamı Suyuti gibi bir alimin nisbi müçtehit olduğu kabul edilmeyince onun yüksek derecesinden çok uzak olanların böyle sözlerine inanılır mı? Hiç dinlenmez bile. Hele İslam alimlerinin kitaplarının bozuk olduğunu da söylerse bunun aklından ve dininden şüphe olunur. Çünkü bu kimse Rasulullahı sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram'dan hiçbirini görmediğine göre ilmini nereden öğrendi? Bir şeyler öğrendiyse İslam alimlerinin kitaplarından öğrenmiştir. O alimlerin kitaplarına bozuk derse kendisi doğru yolun nereden bulmuştur? Bunu bize açıklasın. Dört mezhebin imamları ve bunların mezheplerinde yetişmiş olan büyük alimler bütün bilgilerini ayet-i kerimelerden ve hadisi i şeriflerden çıkarmışlardır. Bu adam onlara uymayan bilgilerini nereden çıkarmıştır? Onun içtihad derecesine varamamış olduğu meydandadır. Bu adama düşen iş sahih bir hadis görüp anlamadığı zaman müçtehitlerin bu hadisi i şeriften anlayıp bildirdiklerini araştırmalıdır. Bunlar arasında beğendiğine uymalıdır. Böyle yapmak lazım geldiğini derin alim İmam-ı Nevevî rahimehullahü teala Ravda kitabında bildirmektedir. Ayet-i kerimeleri ve hadisi i şerifleri ancak içtihat derecesine yükselmiş olan derin alimler anlayabilir. Müctehit olmayanların ayet-i kerimeleri ve hadisi i şerifleri anlamaya kalkışmaları caiz değildir. Abdülvehaboğlu'nun doğru yola gelmesi bozuk sözlerinden vazgeçmesi lazımdır. Vehhabi kitabını yazan müellifin Müslümanlara kâfir demesine gelince hadisi i şerifte bir kimse bir Müslümana kâfir dese ikisinden biri kâfir olur. Söylediği kimse Müslüman ise, kendisi kâfir olur, buyuruldu. i̇mam Abdülkerim Rafi'yi, rahmetullahi aleyh, dipnot 1, Rafi'yi 623, miladi 1226'da, Kazvin'de vefat etti. Şerhul Kebir kitabında, tuhfe'den alarak diyor ki, Müslümana kâfir diyen, ve tevil demeyen kimse kafir olur çünkü İslam'a küfür demektedir. İmamı Nevevi de Ravda kitabında bunu bildiriyor. Ebu İshak İbrahim İsferayini dipnot 2. İsferayini 418 miladi 1027'de Nişapur'da vefat etti. Ve Hüseyin Halimi Cürcani dipnot 3. Halimi 403 Miladi 1012'de vefat etti. Ve Nasrul Mukaddesi Nablusi ve Gazali ve İbnü'd-Dakik ve daha birçok alimler tevil etse de etmese de kafir olur diyorlar. Nasrul Mukaddesi 490 Miladi 1096'da vefat etti. Müslümanların kanı ve malı helal olur demesine gelince hadisi i şerifte Kafirlere la ilahe illallah dedirtinceye kadar harbetmekle emr olundum buyuruldu. Bu hadisi şerif gösteriyor ki Müslümanı öldürmek caiz değildir. Bu hadisi şerif, Tövbe suresinin altıncı ayetinin, tövbe edenleri ve namaz kılıp zekât verenleri serbest bırakınız. Meâl-i şerifinden alınmıştır. Tövbe suresinin on ikinci ayetinde mealen onlar din kardeşlerinizdir buyuruldu. Bir hadisi i şerifte biz görünüşe göre anlarız. Gizli olanları Allahü Teala bilir buyuruldu. Kitabın müellifi bu hadisi i şerife de inanmıyor. 146. sayfasında biz söze bakmayız. Maksada ve manaya bakarız diyor. Bunun gibi kitabının birçok yerlerinde Ayet-i kerimelere ve hadisi i şeriflere uymayan yazılar vardır. Bir hadisi i şerifte "İnsanların kalplerini yarmak, gizli şeylerini anlamak için emir olunmadım." buyuruldu. Üsame Hazretleri "La ilahe illallah" diyen bir kimseyi öldürdüğü zaman "Kalbinde iman yoktu." deyince Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem "Kalbini yardın mı?" buyurdu. Bir müçtehidin insanları kendi mezhebine girmek için zorlaması caiz değildir. Müçtehit olan zat mahkemede kadi ise o zaman kendi içtihadı ile karar verir ve bu kararın yapılmasını emreder. Evliya için adak yapmaya gelince Şafii alimleri bunu uzun bildirmektedir. Hibek kitabı Tuhfe kitabından alarak bildiriyor ki Ölmüş bir veli için nezreder ve adak ettiği malın ölünün olmasını niyet ederse, bu nezr sahih olmaz. Ölünün olmasını niyet etmezse, nezri sahih olup, nezrolunan mal, hizmetçilere, türbe yanındaki mektep talebe ve hocalarına, fakirlere verilir. Türbe yanında adak malını almaya alışık kimseler toplanmış ise ve veliye nezrolunan malın, Bunlara verilmesi adet olmuş ise bunlara verilir. Böyle bir adet yoksa nezr batıl olur. Semlavi'den ve Remli'den de böyle haberler gelmiştir. Herkes bilir ki evliya için adak yapanlar arasında hiç kimse yoktur ki adak olunan malın ölüye verilmesini düşünmüş olsun. Çünkü ölünün bir şey almayacağını, bir şey kullanmayacağını herkes bilir. Bu malların Fakirlere veya türbede hizmet edenlere verileceğini bilmeyen yoktur. Bunun için ibadet olmaktadır. Çünkü şafiî mezhebinde mübah olan, mekruh ve haram olan şeylerin nezredilmesi sahih olmaz. Yapması zaten farz ve vacib olmayan ibadetler ve sünnetler nezronulur. Kabirleri öpmek, yüzünü gözünü sürmek için caiz olur da denildi, olmaz da denildi. Caiz olmaz diyenler mekruh dedi. Haramdır diyen olmadı. Peygamberleri Aleyhissalatu vesselam ve salih kulları tevessül etmek, onları vesile ederek Allahü Teala'ya yalvarmak caizdir. Hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Bunları kitabımızın başında bildirmiştik. Salih ameller ile tevessül etmek caiz olduğunu bildiren çok hadis-i şerif vardır. İyi işlerle tevessül caiz olunca iyi insanlarla tevessül daha çok caiz olur. Allahü Teala'dan başka şeylere yemin etmeye gelince yemin olunan şey tazim olunursa Allahü Teala'ya şirik, ortak tutulursa ancak o zaman küfr olur. Hakimin ve İmam-ı Ahmed'in bildirdikleri ve Münavvi'de yazılı Allah'tan başkasıyla yemin eden kafir olur. Hadisi şerifi de bunu bildirmektedir. Fakat imamın evvibi rahmetullahi Aleyh, alimlerin çoğundan alarak mekruh olduğunu bildirmekte ve Müslümanların icmağı hujjettir demektedir. Nisa sûresinin 114. ayetinde mealen kendisine tevhid ve doğru yol bildirildikten sonra Rasulullah'ın doğru yolundan sapan ve itikat ve amelde müminlerden ayrılan kimseyi ahirette kafirlerle birlikte cehenneme sokarız. Buyuruldu. Her müminin ehli sünnet ve cemaat mezhebine uyması lazım geldiği bu ayeti kerimeden de anlaşılmaktadır. Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar sözünü unutmamalıdır. Ehli sünnet ve cemaatten ayrılan da cehenneme gider. Derin alim Muhammed bin Süleyman Medeni'nin fetvası uzundur. Biz kısaltarak bildirdik. Allahü Teala'nın hidayet nasip ettiği kimseye bu kadar yetişir. Bu alim 1195 miladi 1780 senesinde vefat etmiştir. Muhammed bin Abdülvehhap 1111 miladi 1699 senesinde Neç çölünde tevellüd ve 1206 miladi 1792'de öldü. Muhammed bin Süleyman bunun cahilliğini ortaya çıkardı. Sözlerini çürüttü. İctihad ediyorum demesini yalanladı. Onun hiçbir İslam aliminden ilm ve feyz almadığını, Müslümanlara kâfir dediği için kendisinin dalalete düştüğünü yaydı. Hanefi alimlerinden Muhammed bin Abdulaziz Mekki'nin rahmetullahi aleyh dipnot 1 İbn Abdulaziz 1052 miladi 1642'de vefat etti. El Kavlus Sedit kitabında İbn Hazm Muhammed Ali'nin sapık yazıları bildirilmekte ve cevap verilmektedir. İbn Hazm herkese ictihad yapmayı emrediyordu. Başkasına uymak haramdır, diyordu. Bu sözlerini Nisa suresinin 58. ayetinin, Uyuşamadığınız şeyi, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın ve Rasûlünün bildirdiği gibi yapınız, meal şerifiyle ispat etmeye kalkışıyordu. Abdül-Azim buna cevap verirken, Biz, elhamdülillah, Büyük İslam alimi İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye, Rahimehullahü Teala uymak derecesinden dışarıda kalmıyoruz. Biz o yüce imama ve onun büyük talebelerine ve daha sonra gelen Şemsül Eymme gibi dünyaya nur saçan derin alimlere ve on asırdan beri yetişen böyle hakiki alimlere Rahimuhullahü Teala uymakla şerefleniyoruz diyor. İbni Hazım. Endülüslüdür Zahiri Zahiriye mezhebindeydi Bu mezhebi Davud-i İsvehani kurmuştu Kendi de mezhebi de yok oldu unutuldular İbnül ehet ve Zehebi ve İbni Hilliyan diyor ki İbni Hazma selam verenler ondan nefret ederlerdi Sözlerini beğenmezlerdi Onun sapık olduğunda söz birliğine vardılar Onu kötülediler. Sultanlara ondan sakınmalarını bildirdiler. Müslümanlara ona yaklaşmamalarını söylediler. İbnül Arif diyor ki İbn Hazm'ın dili ve haccacın kılıncı aynı şeyi yapmışlardır. İbn Hazm'ın hadisi şeriflere uymayan habis sapık çok sözleri vardır. Hacac zalim 120 bin masumu sebepsiz ve suçsuz öldürdü. İbn Hazm'ın dili de hadis-i şerif ile bildirilen hayırlı zamanlardan sonra yüz binlerle Müslümanı doğru yoldan saptırdı. Çünkü kendisi 456 miladi 1064 senesinde öldü. Allahü Teala bütün Müslüman kardeşlerimi sapık ve bozuk yola kaymaktan muhafaza buyursun. Hepimize dört mezhep alimlerinin hak olan içtihatlarına uygun İman ve ameller nasip eylesin. Kıyamet günü, onların mezhebinde olarak, peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle ve salihlerle birlikte haşreylesin. eylesin. Amin. Davud bin Süleyman'ın Eşeddül Cihat kitabından tercüme burada tamam oldu. Bu kitabın yazılması, hicretin 1293 senesinde tamam olmuştur. Arabî'den Türkçe'ye tercümesi de 1390. Miladi 1970 senesinde yapılmış ve neşredilmiştir. 32. mesâil Mühimme'ye Cevâb-ı adında bir kitap elimize geçti. İslam harfleriyle 1385. Miladi 1965'te Şam'da ikinci baskısı yapılmış. Kitabı yazan Anadolu'nun Gümüşhane vilayetinde, eski Şiran müderrisi Mustafaoğlu Osman Efendi'nin oğlu, Gümüşhaneli Osman Zeki adında bir Vehhabi'ymiş. Bu çocuğun Şiran kazasından Hicaz'a gidip sapıtmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu bozuk ve zararlı kitap Hicaz'da Türk hacılarına parasız dağıtılmaktadır. Din bilgisi az olanlar, kitaptaki yanlış ve yalan yazıları doğru sanarak, felakete sürüklenmektedir. Bid'at ehline aldananların haçları ve hiçbir ibadetleri kabul olmaz. Hacı olalım derken, doğru yoldan çıkmış, bid'at dalalet felaketine sürüklenmiş olurlar. 96 sahife ve küçük olan bu kitabında diyor ki, Kur'an-ı Kerim, ve Rasulü Rabbil Alem'in namaz kılmayana müşrik ve kafir dedi. Vitr namazını kunut okumadan bir rekât kılmak yetişir. Rasulullah dahi Şevval ayının hilalini bilmiyordu. Bunun için filan gaybı biliyor, imdah ediyor diyenler Allah'tan korkup insanlardan utansınlar. Çünkü böyle şeyleri Kur'an ve Peygamber yasaklamıştır. Bu utanmazlar Peygamber Efendimizle konuşup onun emriyle hareket ettiklerini yutturuyorlar. Eşekten daha aşağı olduklarını yayıyorlar. Bu doğru olsaydı, ashab-ı kiram arasında harp olmazdı. Resulullah ile konuşup onun emriyle sıkıntıdan kurtulurlardı. Vesile ayet-i kerimesinin manası emirleri yapmak, yasaklardan sakınmaktır nafilelerle meşgul olmaktır. Kabirde olanlardan imdat ve bereket istemek değildir. Çünkü böyle yapmak eşeklik ve müşrikliktir. Müslümanlıkta böyle bir şey yoktur. Dini İslam böylelerine müşrik ve kafir diyor. Gayri ihtiyari haricinde farz namazı terk edeni Allah ve Resulü tekfir ediyor. Bunların kaza kılmaları da kabul olmaz. Filan falanın sözleri ahirette insanı kurtarmaz. Kitaba ve sünnete güvenmeyip filanların sözleriyle ibadet yapanlar cehenneme gideceklerdir. Kabirde o büyük denilen zatlardan sual olmayacak. Allah'tan ve Resul'ünden olacaktır. Allahü Teala bilmediğinizi ehil olanlardan sorup anlayın buyurdu yakalarını kurtarmak için Kur'an'ın ve hadisin zahiri ve batıni manaları vardır. Biz batınîsini anlamayız derler. Allah ehli imana anlayamayacağı, yapamayacağı şeylere emretmez. Bu hususta Ömer Rıza'nın kitabına bakınız. Pırlanta dürbin takınız diyor. Korkulu zamanda ayakta yürürken de namaz kılmak Bakara suresinin 238. ayetinde emrolunuyor. Hadiste kunut okumak emrolunmadı. Kunutsuz vitr kılmak sahihtir. Yalnız farzları ve bir rekat vitri kılana dil uzatılmaz. Sünnetleri kılanlara sevap vardır. Kılmayanlara günah yoktur. Ey kardeşlerim, ayetten hadisten söylüyorum. Kafamdan söylemiyorum. Hırlayan ve ulayan müşrikler, Resulullah'a yalancı, büyücü diyenler gibidir. Kitabı ve sünneti bildirenlerden kaçanlar, haktan kaçan alçaklara benziyor, diyor. Mevlid okumak, tarikatlar, delâ ile şerif okumak, iskat ve telkin sonradan ortaya çıkarıldı. Batıl ve merdut durlar. Bunları çıkaranlar kendilerine Allahü Teala yerine koymuş oluyor. Kabul edip yapanlar da bunlara tapmış oluyorlar. Dinde her şey bildirildi. Söylenmedik kalmadı. Ümmet 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan yalnız benim ve hesabımın yolunda olanlar kurtulacaktır. buyuruldu. Bütün tarikatler batıldır. Resulullah zamanında olmayan şeyler merduttur. Kadiri, Şazili, Mevlevi, Nakşibendi, Rifai, Ticani, Halidi, Üveysi daha nice tarikatler doğru yoldan ayrılmak Kur'an'a uymamaktır. Müslüman adından başka her ismi atmalıdır. Zaman-ı Saadet'teki gibi kardeş olmalıdır. Selameti kabirlerden ölülerin ruhlarından istemek gibi dini İslam'da olmayanı yaparak kafir müşrik olmamalıdır. Dinimiz zikr, tesbih ve tekbir için boncuklar ve tekkeler ve kabirler üzerine türbe, kubbe yapmayı emretmedi. Türbeleri yıkmayı emre iledi. Teala bana dua ediniz, kabul ederim dedi. Peygamberlere dua ediniz veya evliyaya dua ediniz demedi. Yani mevtâ ile tevesül veya kabirlerinden ve ruhaniyetlerinden imdat talep ediniz demedi. Peygamberlerin bize faide ve zarar veremeyeceğini Allah bildiriyor. kuran ı Kerim'in yoktur dediğini istemek, Allah-u inanmamak olur. Mevtâdan imdat talep edenler, kâfir ve müşriktirler. Peygamberin okuduğu salavatlar vahiydir. Başkasının söylediği salavatlar bid'attır. Bidat vahiden üstün olamaz. Delail kitabını yazan kendini Allah makamına koymuş. İbadet icat etmiş. Okuması için günler tayin etmiş. Allah'a inabe yerine şeyhlere inabe ediyorlar. Esab-ı kiram tarikat mevlit ve salavat tertip ve ihtisas etmediler. Sonra gelenler vatan himayesi ve düşmanın kahrolması için salat-ı münciye Salat-ı nâriye gibi bid'atler emrettiler. Millet iskat yapılır diyerek ibadeti terk ediyor. Terkini de ölü işitmez. İslam'da yeri yoktur. Vehhabi kâfir'in yalan, bozuk sözleri tamam oldu. Allahu Teala ve onun Resûlü namazın emrolunduğuna inanmadığı, ehemmiyet vermediği için kılmayana akafir dedi. Tembellikle kılmayan kafir olmaz. Fasık günahkar olur. Hanefi mezhebinde vitr namazını üç rekat kılmak vaciptir. Peygamberimizin vitri üç rekat kıldığı Merakül Felahta ve Şüneni Ebi Davud'da ve Münavi'de yazılıdır. Kunut duası okumak da vaciptir i̇mam Ebu Yusuf'e ve Muhammed'e ve i̇mam Ahmed'e ve Şafi'ye rahmehümullahü Teala göre, sünnettir. Ebu Davud'un bildirdiği ve münavide yazılı olduğu gibi, Rasulullah bitir namazını kılarken, kunut duasını okurdu. Kunut olarak, belli olan duayı okumak, söz birliğiyle sünnettir. Bunu bildiren hadisi i şerif, Şen Bilâli'nin, Merak-ı kitabında yazılıdır. Vacip ve sünneti ehemmiyet vermediği için terk eden kafir olur. Ehemmiyet ve değer verip tembellikle vacibi bir kerre, sünneti ise devamlı terk eden günaha girer. Bu bozuk kitabı yazan alçak ve habi Hanefi olan Müslümanları mezhebinden çıkarmak istiyor. Mezhepsiz yapmak istiyor. Mes olan ehli sünnetten ayrılmış olur. Ehli sünnetten ayrılanın da yaz sapık yahut kafir olduğu El Besair kitabında yazılıdır. Bu kıymetli kitabı Hindistan alimlerinden Muhammed Hamdullah yazmış. 1395 miladi 1975'te İstanbul'da da bastırılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden gaybı bilmez fakat Allahü Teala peygamberine vahiy ile ve evliyasına ilham ve keramet ile gaybı haber verir. Hazreti Ömer'in İran'daki askeri görmesi ve komandanlara sariye'ye söylemesi onun da işitmesi böyle olmuştur. Evliyanın kendisi gaybı bilmez fakat Allahü Teala dilediği şeyleri onlara bildirir veya ruhlarına kuvvet vererek, görür ve bilirler. Böyle olduğunu, Kur'an'ı ı Kerim ve Hadisi i şerifler haber vermektedir. Fethül Mecid, Vehhâbî kitabı da, 268. sahifesinde, Yeryüzü bana küçültüldü, doğuyu, batıyı, avucumdaki aynadaymış gibi hep gördüm, Hadisi i şerifini yazmaktadır. 192. sahifeden başlayan, 24. maddeyi lütfen okuyunuz. Resulullah diriyken de öldükten sonra da eshabı arasında olacak fitneleri dilediklerine söyledi. Kazaya razı olmalarını bildirdi. Çoğuna şehit olacaklarını müjdeledi. Taberani'nin haber verdiği ve Kunuzü'd-Dakaik kitabında yazılı hadis-i şerifte Hüseyin 60 senesinde öldürülür buyuruldu. Bunun gibi, Hazreti Osman'ın ve hazret Ali'nin ve başka sahabilerin radıyallahu anhüm, şehid olacaklarına haber verdi. Sabreylemelerine emir buyurdu. Eshab-ı kirama şehid olacaklarını bildirmek, onlara müjde vermek idi. Onlar, şehid olmamak için değil, şehid olmak için dua ederlerdi. Resulullah Esabının imdadına niçin yetişmedi sözü cahilce bir sözdür. Allahü Teala uhud muharebesinde Rasulülünün imdadına niçin yetişmedi demeye benzemektedir. Rasulullah esabı arasındaki muharebeleri görseydi, seslerini işitseydi, onlara emir verir, sıkıntıdan kurtarırdı gibi ahmakça sözler Haşa Allahü Teala'nın uhud günü olan Facia ve sıkıntıları görmediğini, dua ve istigazeleri işitmediğini söylemek demektir. Cevabı Nuaman ve Habib kitabının böyle ahmakça, alçakça sözlerine inanmaktan, aldanmaktan Allahü Teala'ya sığınırız. Din büyükleri kaza ve kaderi değiştirmek istemez. Onu haber alırlarsa razı olurlar. Hadisi i şerifte, işlerinizi şaşırdığınız zaman, kabirdekilerden yardım isteyiniz.'' buyuruldu. İşlerine gelmeyen hadisi i şerifleri örtbas ediyorlar. Fakat güneş balçıkla sıvanamaz. Cevap veremeyince, ''Şirktir, eşekliktir.'' diye işi gürültüye getiriyorlar. Tembellik ederek, dünya işlerine dalarak namaz kılmayan kâfir olmaz.'' namazı, vazife, borç bilmeyen, farz olduğuna inanmayan kâfir olur. Filan falanın sözleri diyerek ehli sünnet alimlerine taş atmaktadır. Ehli sünnet alimleri Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden anladıklarını ve ashab-ı kiram'dan işittiklerini kitaplarına yazmışlardır. Kendi görüşlerine ve düşündüklerine güvenmemişlerdir. Her yazdıklarına ayetten, hadisten veya Es'ab-ı Kiram'ın sözlerinden vesikalar, senetler bildirmişlerdir. Kitaba ve sünnete uymak ve Es'ab-ı Kiram'ın yolunda bulunmak isteyenlerin Ehli Sünnet kitaplarını okumaları lazımdır. Fetihül Mecid kitabının 492. sayfasında da yazılı olan hadisi i şerif ile övülmüş, hayırlı asrın en iyileri olan Ehli Sünnet alimleri kitabı ve sünneti anlayamamış da Bin sene sonra çölden meydana çıkan Vehhabi sapıkları daha iyi anlamış demek için deli veya ahmak yahut zındık olmak lazımdır. Vehhabi kitabının akla ilme uymayan saçma yazıları Kur'an-ı Kerim'i ve sünnet-i hiç anlamadığını açıkça göstermektedir. Ayet-i kerimeleri ve hadisi i şerifleri oyuncak yapmış, dilediği gibi mana veriyor. Kabirde Allah ve Resulü'nden sorulacaktır. Bu suallere ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi cevap veremeyenler cehenneme gideceklerdir. Bilmediğinizi ehli olanlardan sorup anlayın. Mealindeki ayeti kelimeyi kendi de yazıyor. Her Müslümanın bu ayeti kelimeye uyarak ehli sünnet kitaplarını okuyup öğrenmeleri lazımdır. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okumayanlar bu ayeti i kerimeye uymamış olur. Cahil kalır. Mezhepsizlerin yalanlarına aldanıp cehenneme gider. Deylemi'nin ve Münavi'nin bildirdikleri hadisi i şerifte Batın ilmi Allahü Teala'nın sırlarındandır, Emirlerinden biridir. buyuruldu. Rasulullah Efendimiz ilmi batına haber veriyor. Allahü Teala'nın emridir diyor. Bu kitap ise ilm-i batını ehli sünnet uydurdu diyor. Allahü Teala emirlerini ve yasaklarını herkes için bildirdi. Bunlar anlaşılabilecek ve yapılabilecek şeylerdir. Bunlara uymak herkese farzdır. Batın bilgilerini ve müteşabih ayet-i kerimeleri ise herkes anlayamaz. Bunlarda bildirilenleri anlamak ve yapmak ulema Rasihine mahsustur. Bunlar tasavvuf yolunda ilerleyip olgunlaşmış derin alimlerdir. Bu ilimlerden ve bu rasih alimlerden haberleri olmayanlar inkar ediyorlar. Ömer Rıza'nın dipnot 1. Ömer Rıza Muhammed Akif'in damadıdır. Mezhepsizdir. 1371 Miladi 1952'de öldü. Bozuk yazılarını yalnız mezhepsizler beğenir. Bakara suresi, düşman karşısında ve boğulmak ve yanmak tehlikesinde olanın ve hayvan saldırırken mümkün olan tarafa dönerek namaz kılınacağını bildirmektedir. Fıkıh kitapları buyuruyor ki, korku arttığı zaman cemaat ile kılınmaz. Yalnız olarak ayakta durarak veya hayvan üstünde kılınır. Yukarıdaki tehlikelerden kaçarken vakti kaçırmamak için ancak hayvan üstünde giderek kılınabilir. Ayet-i kerimenin ayakta mümkün olan tarafa dönerek kılmak olduğu Merakül felah haşiyesinde yazılıdır. Ayet-i kerimedeki ricalen kelimesinin yürüyerek demek değil ayakta durarak demek olduğu tefsirlerde ve Cevhere Fıkıh kitabında açıkça yazılıdır. Bu bozuk vehhâbî kitabı, burada da Hanefilere aldatmaya, yürürken namaz kıldırmaya çalışmakta, bunun için de ayeti i yanlış mana vermekten çekinmemektedir. Bir Müslüman, sünnetleri ehemmiyet vermeyerek kılmazsa, kâfir olur. Ehemmiyet verip devamlı kılmazsa günaha girer. Bu kitap ayetten hadisten söylüyor ise de bunlara uydurma mana veriyor. Ehli sünnet alimleri rahimehullahu teala Resulullah'ın ve ashabı kiramın anladıklarını araştırıp onlardan öğrendikleri manaları kitaplarına yazmışlardır. Böyle olduğunu Vehhabiler de bildiriyor. Fethü'l-Mecid kitabı 388. sayfasında Ebu Hanife rahimehullah dedi ki, Kitabullah'a ve Resulullah'ın hadisine ve sahabenin sözlerine uygun olmayan bir sözümü bulursanız, bu sözümü bırakınız, onları alınız. İmam-ı dedi ki, Kitabımda Resulullah'ın sünnetine uymayan bir şey bulursanız, benim sözümü bırakıp Resulullahın sünnetini alınız diyor. Ehli sünnet alimlerinin rahimehumullahü teala kitabullah'a ve hadisi şeriflere ne kadar sıkı sarılmış olduklarını vehabik kitabının bu yazısı da göstermektedir. Bunun içindir ki Kur'anı Kerim'in ve hadisi şeriflerin doğru manalarını anlamak isteyenler ehli sünnet alimlerinin kelam ve fıkıh kitaplarını okumalıdır. Kitabı ve sünneti bildiren ehli sünnet alimlerinin kitaplarından kaçanların haktan kaçan alçaklara benzediklerini kendi kitapları da yazmış oluyor. Mevlid okumak demek Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelişini, miracını ve hayatını anlatmak, onu hatırlatmak, onu övmek Demektir. Her mü'minin Resûlullah'ı çok sevmesi lazımdır. Onu çok seven, onu çok anar, çok söyler, çok över. Deylemi'nin bildirdiği ve künûz dekaik'te yazılı hadîs-i şerifte, Bir şeyi çok seven, onu çok anar buyuruldu. Bu hadis kitabını Münavi toplamıştır. Rasulullahı çok sevmek lazım olduğunu bütün İslam alimleri uzun yazmışlardır ve kitabı bile 336. sayfasında bunu şöyle yazmaktadır: Hadis-i şerifte bir kimse beni çocuğundan ve babasından ve herkesten daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz buyuruldu. Yani imanı olgun olmaz. Allah'ı sevenin onun Resulünü de sevmesi vaciptir. Salih kulları da sevmesi lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlit gecelerinde ashabına ziyafet verir, dünyaya teşrif ettiği ve çocukluğu zamanında olan şeyleri anlatırdı. Hazreti Ebu Bekr halifeyken mevlit gecesinde ashabı kiramı toplayıp Rasulullah'ın dünyaya teşrifindeki olağanüstü halleri konuşurlardı. Doğum gününe önem vermeyi Hristiyanlar Müslümanlardan öğrenip almışlardır. Dünyanın her yerindeki Müslümanlar Peygamberimizin ve Eshâb-ı Kiram'ın yaptıkları gibi Mevlit gecesinde Resulullah'ı anlatan kitapları okurlar ve Rasulullah'ın dünyaya teşrif ettiği bu şerefli gecede şenlik yapar, sevinirlerdi. İslam alimleri bu geceye çok önem vermişlerdir. Bu geceyi bütün mahluklar, melekler, cin, hayvanlar ve cansız maddeler birbirlerine müjdelemekte, Fahre alem dünyaya teşrif etti diye sevinmektedirler. Mevlana Celaleddin Rumi, mevlit okunan yerden belalar, sıkıntılar gider buyurmuştur. Mevlid'i nazm, şiir olarak okumak daha tesirli ve faideli olur. Mevlid okumanın bir ibadet olduğunu ve nasıl okumak lazım geldiğini ve faydelerini bildirmek için, İslam alimleri her dilde kitaplar yazdılar. Bu kitaplardan on adedini Mustafa Kâtip Çelebi'nin, Rahmetullahi aleyh, dipnot bir, Katip Celebi 1067 miladi 1656'da İstanbul'da vefat etti. Keşvezun'un kitabından ve zeylinden alarak bildiriyoruz. 1. Bursalı Süleyman Çelebi'nin Türkçe Mevlid Kasidesi çok şöhret kazanmıştır. Osmanlıların ve Türkiye'nin her yerinde seve seve okunmaktadır. Asıl ismi vesile Tünnecat'tır. Süleyman Çelebi Yıldırım Sultan Bayezid rahmetullahi aleyh hanın imamıydı. 800 miladi 1398'de Bursa'da vefat etmiştir. 2. Muhammed Akşemseddin efendinin dipnot 2. Akşemseddin 864 Miladi 1460'da Göynük'te vefat etti. Oğlu Hamdullah Efendi, rahmetullahi aleyhde bir mevlit kasidesi yazmıştır. 3. Molla Hasanül Bahri, rahmetullahi aleyhde bir mevlit yazmıştır. 994. Miladi 1586'da vefat etmiştir. 4. Vaz Muhammed bin Hamza da yazmıştır. 5. Şemsüddin Ahmed Sivasi rahmetullahi aleyh de yazmıştır. 1006. Miladi 1598'de vefat etmiştir. 6. Hafız İbnü'n-Nasiriddin ki, rahmetullahi aleyh Camiu'l-Asar fi Mevlidil Muhtar kitabını yazmıştır. 7. İbn Esir Muhammed Cezri Et Tarif bil Mevlid-i Şerif kitabını yazmıştır. 833 miladi 1430'da vefat etti. 8. Ebu'l-Kasım Muhammed Lülüvi rahmetullahi aleyh Munzam fi Mevlid-in Nebi'l Muazzam yazmış 867 Miladi 1463'te Şam'da vefat etmiştir. 9. Afifüddin Muhammed Tebrizi mevlid Nebi kitabını yazmış. 855 Miladi 1451'de Medine-i Münevvere'de vefat etmiştir. 10. Seyyid Muhammed Kavukçu Hanefi mevlid Nebi kitabını yazmış. 1305 Miladi 1887'de vefat etmiştir. Bunlardan başka İbn Hacer Heytemi'nin En'metül Kübra Alel Alem fi Mevlid-i Seyyid-i Veled-i Adem kitabı ve Celaluddin Suyuti'nin Er-Reddü Men Enkere Kıraat el-Mevlidin Nebi kitabı ve Yusuf Nebahani'nin dipnot 1 Yusuf Nebahani, 1350. Milâdi 1932'de vefat etti. Cevahirül Bihar Bihâr kitabının üçüncü kısmı ile Hüccetullah-ı Alel-Âlemin kitabının 233 ve sonraki altı sahifesi ve Ahmet said Müceddidi'nin i̇spâh Mevlid kitabı ve Allâme Muhammed Zerkânî'nin Şerhül ül Mevâhibille kitabının Birinci kısmının 136. ve sonraki dört sahifesi, Mevlid okumanın ibadet olduğunu vesikalarla ispat etmektedirler. Bu son altı kitap, bir arada 1397, miladi 1977 senesinde İstanbul'da basılmıştır. Ahmet Said Faruki Müceddidi, 1277, miladi 1861'de Medine'de vefat etti. Urdu diliyle yazdığı Saidül Beyan Mevlid kitabı ile Seyyid Abdülhakim Efendi'nin rahmetullahi aleyh Türkçe Mevlid kıraatinin fazileti de çok kıymetlidir. Hindistan'daki İslam alimlerinin büyüklerinden Mevlana Muhammed Fadlur Resul rahimehullahü teala 1266 miladi 1850 senesinde Farisi olarak yazdığı Tasihül Mesail kitabında Vehabilere satılmış olan Muhammed İshak ismindeki Hindistanlı bir din adamının miyet -e Mesail kitabına cevap vermiştir. Fadlül Resul Bedayuni Rahmetullahi aleyh 1289 Miladi 1872'de vefat etti. Kitabının 253. sayfasından başlayarak diyor ki: Mevlit okumak ilk üç asırda yoktu. Bundan sonra meydana çıktı. Bunun için alimler mevlit cemiyetinin toplanmanın caiz olup olmamasında ihtilaf etti. Sözleri birbirine uymadı. Alimlerin bu ihtilafları Sîret-i Şâmi kitabında uzun yazılıdır. Sîret-i Şâmi kitabının yazarı Muhammed bin Yusuf Şâmî'dir. Rahimehullahü Teala. 943 miladi 1536'da Mısır'da vefat etmiştir. Kitabında yalnız ihtilafları bildirmiş, bunlar arasında bir tercih yapmamıştır. Bununla beraber Mevlevî cemiyetinin müstahap olduğunu bildiren birçok büyük alimleri haber vermiştir. Üstadlarının buna karşı olanları reddettiklerini de bildirmiştir. Çoğunluğu bırakıp da birkaç muhalifi ileri sürerek Mevlit cemiyetine caiz değildir denilirse fıkıh meselelerinin çoğuna itimat kalmaz. Sîret-i Şâmî de diyor ki: Hafız yani hadis alimi Şemseddin Muhammed Sehavi diyor ki: Mevlit cemiyeti yapmak hakkında selef'ten bir haber yoktur. Üçüncü asırdan sonra hasıl oldu. Her sene Mevlit gecesinde Müslümanlar sadaka veriyorlar, seviniyorlar. Hayır ve hasanat yapıyorlar. Toplanıp mevlit kasidesi okutup dinliyorlar. Şemsüddin Sehavi 902 miladi 1496'da Medine-i Münevverede vefat etti. Hafız İzzettin Ali ibni Esir Cezri diyor ki: Mevlit okumak bütün sene zarar ve korkulu şeylerden korur. Mevlit okunan yere o sene rahmet ve bereket yağar. İbni Esir Ali Cezri 630 miladi 1232'de Musul'da vefat etti. Hafız İmamüddin İsmail İbn Kesir Erbil Emirinin Rebiyül Evvel ayında büyük mevlid cemiyetleri yaptığını bildirmektedir. İbn Kesir 774 Miladi 1372'de vefat etmiştir. Ebul Hattab Ömer İbnü Dığye Ettenvir fi Mevlid el-Beşir kitabında Erbil emiri'nin yaptığı mevlit cemiyetlerini uzun anlatmaktadır. Birçok alimler mesela İmamü Nevevi'nin üstadı Hafız Ebu Şame bu kitabı met ve sene etmişlerdir. Abdurrahman Ebî Şâme'nin El-Bâis Ala İnkâr-il Bidâ Vel-Havâdis Kitabı bu senalarla doludur. Ebu Şâme 665 Milâdi 1266'da Ebu'l-Hattab Ömer 633 Milâdi 1236'da vefat etmişlerdir. Allâme Seyfüddin İbni Tuğrul Bey Dürrü Nazim fi Mevliddin Nebi il Kerim kitabında diyor ki Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem aşıkları mevlit gecelerinde mevlit cemiyetleri yapıyorlar Bunlardan biri bni eftal ismiyle meşhur olan Ebul Hasen'in Mısır'da yaptığı büyük mevlit cemiyeti ve Üstadımızın Üstadı, Ebu Abdullah bin Muhammed bin Nu'nın ve Cemalüddin Acemi Hemedani'nin ve Yusuf bin Ali Haccare Mısri'nin mevlit cemiyetleridir. Bunlar Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördüklerini ve bizim için sevinenler bizi de sevindirirler buyurduğunu söylemişlerdir. İbn Tuğrul Bey 670 Miladi 1271 senesinde vefat etmiştir. İbn Battal Maliki fetvasında diyor ki: Mevlid gecesinde sadaka vermek, Müslümanları toplayıp caiz olan şeyleri yedirmek ve caiz olan şeyleri okutup dinletmek ve salih kimseleri giydirmek bu geceye hürmet etmek olur. Bunları Allah rızası için yapmak caizdir ve çok sevab olur. Bunları yalnız fakirler için yapmak şart değildir. Fakat muhtaç olanları sevindirmek daha sevâb olur. Zamanımızda olduğu gibi, toplantıda uyuşturucu, sarhoş edici şeyler kullanılırsa, genç oğlanlar toplanır, kadın erkek karışık olursa ve şehveti tahrik eden şiir ve şarkılar okunursa, çalgı, ney, dümbelek gibi, Lehve aletleri çalınırsa çok günah olur. Böyle haram şeyleri ibadet olarak yapmanın, ibadet arasında yapmanın günahı kat kat ziyade olur. Böyle haramlara İslam müziği diyenlere aldanmamalıdır. İbn Battal 449'da vefat etti. İmam Cezalül Din Abdurrahman bin Abdil Kettani diyor ki. Mevlid günü ve gecesi mübecceldir, mukaddestir, mükerremdir. Şerefi kıymeti çoktur. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem varlığı vefatından sonra ona tabi olanlar için kurtuluş vesilesidir. Onun mevlidi için sevinmek cehennem azabının azalmasına sebep olur. Bu geceye hürmet etmek, sevinmek bütün senenin bereketli olmasına sebep olur. Mevlid gününün fazileti, Cuma günü gibidir. Cuma günü, cehennem azabının durduğu, hadisi i şerifte bildirildi. Bunun gibi, mevlid gününde de azap yapılmaz. Mevlid geceleri sevindiğini göstermeli, çok sadaka, hediye vermeli, davet olunan ziyafetlere gitmelidir. Haram işlenen, haram bulunan toplantılara gitmemeli, Haram işlemekten ve haram işleyenlerin arasına karışmaktan ve ibadetlere haram karıştırmaktan çok sakınmalıdır. Allame Zahirul Din bin Câfer diyor ki, Mevlit cemiyeti yapmak bidâti hasenedir. Salihleri toplayıp salavat okumak, fakirleri doyurmak her zaman sevaptır. Fakat bunlara haram karıştırmak, çalgı, şarkı, raks gibi şeyler yapmak, büyük günah olur. Allame Din diyor ki, mevlit cemiyeti yapmak sünnet değildir. Fakat o gün sadaka, hediye vermek, neş'e ve sürur izhar etmek, oğlanlar ve kadınlar karışık olmadan mevlit kasidesi okutmak ve bu cemiyete gitmek çok sevap olur. Fakat zaruret olmadan kimseden bir şey istememelidir. Zaruret olmadan istemek haramdır. Salih Müslümanların toplanarak Allahü Teala'yı zikretmeleri ve salavat okumaları ibadet olur, sevabı çok olur. Allame Abdurrahman Ebu Şame, dipnot bir, Ebu Şame 665, miladi 1266'da vefat etti. El Bayis kitabında diyor ki, Rebi İmamı şafiiden haber verdi ki bidat iki kısımdır. Bir kısmı kitaba, sünnete, esere, yani eshâb-ı kiramın sözlerine veya icmaya uymaz. Bunlar dalalat, sapıklıktır. Bidatin ikinci kısmı bu dört deliyle uygun olan hayırlı şeylerdir. Hiçbir alim bunların kötü olduğunu bildirmedi. Ömer, radıyallahu an. Ramazan gecelerinde camilerde cemaat ile teravih namazı kılmaya çok güzel bidat dedi. Böyle bidatlere bidat hasene denir. Bidat-i haseneyi işlemenin caiz ve müstehap olduğu söz birliğiyle bildirildi ve bunları Allah rızası için yapana sevap verilir denildi. İslam ahkamına uygun olan bütün yenilikler böyledir. Camilere mimber, yolculara han, talebeye mektep medrese gibi İslam ahkamına uygun olan iyi şeyler bid'ati hasenedir. Bunlar ashab-ı kiram ve tabiini i izam zamanlarında yoktu. Sonradan meydana çıktı. Fakat Allahü Teala'nın emirlerini yapmak için yardımcı olduklarından bid'ati hasene denildi. Bu bid'ati hasenelerden biri Musul civarındaki Erbil şehrinde her sene yapılan mevlid cemiyetleridir. Mevlid-i Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem gecelerinde sadakalar verilir. Zinetler ve sevinçler gösterilir. Fakirlere ihsanlar yapılır. Böylece Resulullah'a Sallallahu Aleyhi ve Sellem olan muhabbet ve tazim ilan olunur. Bu cemiyeti Musul'da ilk olarak büyük alim salihlerden Ömer bin Mela yaptı. Er bir sultanı Ebu Said el Muzaffer Kükburi buna tabi oldu. Ebu Said, Selahud Dini eyyubi'nin rahimehumullahu teala eniştesiydi. 630. M.Ö. 1232 senesinde Hristiyanların Haçlı orduları denilen saldırılarına karşı yapılan Akka Kalası cihadında şehit oldu. Şafii alimlerinden Allame Sadreddin Ömer diyor ki Mevlid cemiyeti yapmak caizdir. Mekruh değildir. Niyete göre sevap verilir. Niyet bozuk olursa hiç sevap verilmez. Hafız diyor ki Mevlid cemiyeti yapmak bid'attir. Yani sonradan meydana çıkmış olan bir ibadettir. Fakat iyi faydeli şeyler yapıldığı için fena şeyler bulunmadığı için bid'ati hasenedir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem, Medine şehrine gelince Yahudilerin Muharrem ayının onuncu gününde oruç tuttuklarını gördü. Sebebini sordu. Bugün Allahü Teala Firavun'u boğdu, Musa Aleyhisselamı kurtardı. Bunun için sevincimizden oruç tutarak Allah'a şükrediyoruz dediler. Musa aleyhisselam kurtulduğu için ben daha çok sevinirim buyurarak oruç tuttu.